الحمد Rabbil رب Ve sallallahu ve وسلم ve على ala محمد Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ama ba'd Fa inna astakal hadithi kitabullah Wa khayral عليه hedyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve Wa وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنْنَرُ İnşallah kardeşler bugün tarih kaç? 06-02-2012 e Pardon 06-01-2012 Günlerden? Cuma. Günlerden Cuma. İnşallah ben bu konuşma serisinde kardeşler çok ama çok önemsediğim bir konuya değineceğim. Tabii bu konu altında özellikle gündemde olan birçok konuya da yer vereceğim. Ben bu konuşma serisinin ünvanını Selefin icmasının önemi bağlamında Çiçek ve Böcek Haftasını kutlamanın nisbi reddi ve Türkiye Selefiliğinin vahim durumu diye isimlendirdim. Tabii bu ünvanın içerdiği anlam ders içerisinde geniş bir şekilde ele alınacaktır. Ee, Tabi bu Kelimeleri tek tek açarak değil. İnşallah bu ünvanın içerdiği anlam ders içerisinde geniş bir şekilde anlaşılacaktır kendiliğinden zaten. Dediğim gibi konumuzun ismi Selefin icmasının önemi bağlamında Çiçek ve Böcek Haftası'nı kutlamanın nisbi reddi ve Türkiye Selefiliğinin vahim durumu. Şimdi kardeşler anlatmak istediklerime ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi özellikle son zamanlarda Türkiye'de özel olarak Selefiyim diyenlerin genel olarak da Diğer Müslümanların gündeminde bir çok, gündemine birçok mesele yerleşmiştir. Yani Müslümanların gündemleri birçok mesele ile meşgul olmuştur son zamanlarda. Mesela özellikle kendisini selefe nispet eden kişilere ele alacak olursak Bu insanların gündemini oy kullanmak, cihat, vela ve bera, tekfir, siyaset, tağut, taklit, mitingler, Allah arşa oturmuş mudur? Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatına istekarra mı denir? Yani yerleşti mi denir? Yoksa Allah Azze ve Celle oturdu mu denir? Arap baharı, Yahudilik vesaire gibi birçok mesele menheç, alimlerle karşı bakış açımız gibi birçok mesele insanların gündemini meşgul etmiş durumdadır. Yani siz buna birçok şey daha ekleyebilirsiniz şu an gündemde olan. Yani ben kabaca birkaç örnek verdim. Bunu hepimiz... Kimi zaman duymaktayız, kimi zaman bizzat müşahede etmekteyiz. Bunlar şu anki Türkiye'nin vakıaları durumunda. Ve bu insanlara biz baktığımızda kardeşler, her bir grup bu mesellerden birini asıl hedef, birini dert edinmiş. Ve o asıl edindiği mesele odaklı davet yapıyor. Dikkat edecek olursanız, herkes bu saydığım ve bundan başka diğer, Gündem meselelerini kendisine asıl davet edilmiş. Mesela görürsün bir vakfı, bir derneği, e, derdi Filistin meselesi. Birilerine bakıyorsun, derdi siyasi meseleler. Birlerine bakıyorsun, e, bakkalı manavı toplamış önünde mesela. Allah Azze ve Celle'nin oturma meselesini dert etmiş. Yani baktığınızda hep gündem, mücerret meselelerle her grubun kendi nispetine göre dolu. Her grup yani kendi mücerred bir meseleyi kendisine dert edinmiş. O meseleyi en problemli, en çok üzerinde durulması gereken mesele olarak görmüş durumda. Bunu da net bir şekilde yaşıyoruz ve görüyoruz. Ve şu an kardeşler ortam dini meseleler bakımından o kadar kargaşa içerisinde ki herkes dini kendince en önemli gördüğü meseleye sıkıştırmış durumda. Şimdi gündem mesela bir mesele gündeme gelir. Sen o meseleyi dert edinirsin. Çünkü önemli bir meseledir. Bu zaten bir derece asıl şeyler yerine getirildikten sonra bir derece buna müsamahakarlık gösterilebilir din tarafından. Ama öyle meseleler de vardır ki adam kendi hayatının başından sonuna kadar o mesele odaklı davet yapıyor. Bu da işin ayrı bir boyutu. Ve dediğim gibi şu an ortam dini meseleler bakımından o kadar kargaşa içerisinde ki herkes kendince en önemli gördüğü meseleyi sıkıştırmış durumda dini. Yani din... O sıkıştırdığı meseleden ibaret gibi sanki. Mesela bir bakmışsınız ki kardeşler birileri tutmuş az önce de söylediğim gibi. Allah'ın istivası ne demektir? İstivaya istekarra mı denir? Kara ne demek bilen var mı? Türkçe karşılığı ne demek? İstekara yerleşti. yerleşti. İstekarra mı denir? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin aştuta e, olma meselesine celese mi denir? Ne demek Ablu Kadir celese? Oturdu. Oturdu demek. Tutmuş mesela bunu. Önünde kasap var, bakkal var, domatesci var, manav var. Tutmuş bunlara bu meseleyi atmış. Bunu gündem etmiş. Ve avam kimselerin gündeminde hiç olmayan o domatesci, manavcının önünde hiç e, hayatında bilmediği bu meseleyi önüne getirmiş. Ve hiç bilmedikleri şeyi önlerine getirerek gündem yapmış. Ve ilim talebelerinin bile, yani bırakın o kasabın, manavın, ilim talebelerinin bile anlamakta zorlandığı meseleleri getirmiş avamın önüne. Tartışmaya açarak, bu avamın daha öncelikli öğrenmesi gereken konulara nisbi olarak da engel olmuş. Çünkü neden eğer sen bir insanın gündemini bir meseleyle meşgul edersen, bakın dikkat edin lafızlara, meşgul ederken de onu tekitlersen, vurgularsan e, avamda zaten ilmi bir ölçü olmadığı için bunu çok önemli görecek. Dolayısıyla da ne olacak? Bu onun zihnini meşgul edecek. Ve hatta öyle ki ilim talebeleri bire konuşurken mesela edepsizce, ahlaksızca araya girip mesela yorumunu söyleyebilecek çok basit bir şekilde. Neden? Çünkü ona göre o katıldığı herhangi bir derste o meseleyi ne yapmış? Yutmuş gibi. Çünkü hoca öyle bir tehditlemiş ki, öyle bir girmiş ki meselenin içerisine ve bunu biz görebiliyoruz. Bunu biz görebiliyoruz. Ee, ama dediğim gibi bunlar nispi olarak da ne oluyor? Bu avam kimselerin veya hatta ilim talebelerini bırakın. Hatta kimi noktalarda alimlerin de daha öncelikli öğrenmesi gereken şeyleri ne yapıyor? Nispi olarak da engelliyor bu türlü gündemler. Bu da kaçınılmaz bir e, durumdur. Yani bir bakmışsınız ki kardeşler birisi, birileri sadece siyasi mesele odaklı davet yapıyor. Mesela bunun içerisini kendi dünyasında ayırmış durumda. İşte oy vermenin hükmü nedir? Meclise girilir mi? Bu insanların hükmü nedir? Şeklinde vesaire. Bu meseleleri asıl edinmiş tevhid anlayışları sadece ne? Bu meseleden ibaret. Desek ne olur? Hata olur. Ama ne? Vakiyada biz görüyoruz ki sanki tevhid sadece bu meselelerden ibaret dışarıdan gören bir insan için. Neden? Çünkü hakikaten tevhidin en önemli konuları olarak görmüş adam onu. Ve sadece bu odaklı davet yapıyor. O yüzden zaten hani dikkat edecek olursanız bu insanların çoğu mesela rubiyet, uluhiyet isim sıfatın tariflerini doğru düzgün bilmezler. Ama gördüğün zaman tağutla alakalı ayet saydı. Sen 8 tane ayeti hemen sayar mesela. Neden? Çünkü adamın hayatı siyasi mesele odaklı. Yani mesela işte şu anda işte millet vekillerinin hükmü nedir? Oy verilir mi verilmez mi? Evet, Allah'ın indirdiği hükmetme meselesi vesaire. Bu meselelere asıl dert edilmiş. Hep bu tip meseleleri gündeme getiriyorlar ve hep sadece bu meselelerle ne yapıyorlar? Meşgul oluyorlar ve başkalarında ne yapıyorlar? Meşgul ediyorlar ve adamların en önemli meselesi bu olduğu için bu onların indinde, bu onların indinde çok şey bir mesele. Ee, yok bu e, ayır dedici, mizam bir mesele, terazi haline gelmiş. Yani mesela o e, zındığı bakın o Almanya'daki o dinsiz tasavvufçu birisi var ya bu şeye davet eden, e, bu hakkında yakalama kararı çıkan. Ha Cemalettin Kaplan dinsizine bakın mesela adam tağuta küfrediyor diye tekfirciler tarafından sevilebiliyor yani. Adam Adamı sırf tağuta küfretmiş, halbuki bakmıyor adamın uluhiyette bile problemi var. Yani bu kadar başı boş bir hal şu anda durum yaşıyoruz. Bir bakmışsınız ki birinin birlerinin derdi sadece Marmara meselesi. Yani affedersin bir kadın onlarca erkeğin arasına katılarak böyle şahadet parmağını kaldırıp böyle bütün vücudunu, bütün hatlarını belli edecek şekilde la ilahe illallah deyip bütün çığlığıyla bağırabiliyor. Yani tamamiyle böyle selefin, sahabe'nin metodundan, menhecinden uzak bir şekilde eğitilmiş durumda. Yani bir bakıyorsun cenaze namazları bidatlerle doluyor. Yani düşünsene şehit dedikleri insanların cenazelerini bidatlarla dolduruyorlar. Bağırıp çağırıp alkışlayıp la ilahe illallah deyip bağırıp kadın erkek e, birbirine karışmış ki orada e, birçoğu bizim avam tabirle manitavına çıkmıştır zaten. Ve bunların hepsini biz yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani toplum o kadar berbat bir durumda şu anda. Bir bakmışsınız birileri tağutu tartışır. Bir bakmışsınız ki mezhepler gündem olmuş. Bir bakmışsınız partiler gündem olmuş. Bir bakmışsınız birileri hambelliye saldırır. Bir bakmışsınız birileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetme meselesini ağır. Arap Baharı, Yahudiler, adamın derdi Yahudilik. Yani bütün bütün ümmetteki işte tevhid oturduğu, menhec oturduğu, herkesi bıraktık tebliğ daveti, tek derdimiz ne oldu? Yahudilik oldu. Zaten Allah onlara lanet etmiştir, lanet etsin onlara. Zaten bunların ne olduğunu, ne kadar pislik, yeryüzünün en şerli insanları olduğunu 2 yaşında çocuk da biliyor. Ama bu adamın derdi bunların pisliğini yaymak. Halbuki bildiğin zaman bu yani... Allah Allah'a fıtratı biraz bozulmamış bir insan, Yahudilerin yeryüzünün en şerli, en lanet insanları olduğunu bilirler. Ama adam ona öyle bir dert edilmiş ki sanki bütün her şey oturmuş, insanlarda tevhid vesaire anlayışı oturmuş, tek bir önümüzde engel Yahudilik kalmış ve bütün hayatını ona vermiş. Dernek çalışmalarını, vakıf çalışmalarını tamamıyla ne, ee, Yahudi'ye saldırma odaklı ne yapmış? Yani o da tutmuş meseleyi Yahudiliğe ne yapmış? hassetmiş durumda. Yani devamlı birileri bir şeyleri gündem ediyorlar kardeşler. Kısası bu. Yani biri bir mesele ortaya atıyor. Devam ediyorum ben açıyorum, vurguluyorum ve tekrarlıyorum. Dediğim gibi bu, da, bu ders aslı itibariyle dolaşlama olacak. Yani bu derste böyle usul getirdin, kayda getirdin, delil getirdin değil. Hayır şu an vakayı tartışıyoruz. Biz bunu ikinci derste yapacağız. Ama biz şimdi dolaşlama yapıyoruz ve bir meseleyi yeri 10 kere de tekrarlarız. Bir bakıyoruz dedim, dediğimiz gibi biri bir mesele ortaya atıyor. Allah arşa oturmuş mudur? Hurra ne oluyor arkadaşlar? Herkes tutuyor bu mevzuları tartışmaya başlıyor. Bakın bu mevzuları zamanında birileri gündeme getirdiğinden beri sırf bana onlarca telefon gelmiştir. Hocam Allah Azze ve Celle'nin istivasına celese denir mi denmez mi? Hatırlarsan en son seninle yaşadık Abdülkadir tramvayda giderken. Doğru mu kardeş? Yani düşünün. Biz bunları devamlı yaşıyoruz. Neden? Çünkü o yani o beni arayan kişi veya kişiler... Kim olduklarını biliyorum. Yani adamların hani doğru düzgün ne bir Arapçaları var ne de başka bir şey ama gündemleri meşgul olmuş durumda ve bunu dert etmiş durumda. Ve hatta bazı öyle öyle anlatılmış ki insanlara ve bunu duyan insanlar artık bunu bir mizan ediyor. Celeseciler, celeseci olmayanlar durumuna gelirse hiç şaşırmayın. Bir bakmışsınız ki kardeşler dediğim gibi her devamlı. E, e, meseleleri gündem ediyorlar birileri. Ya yine bir bakmışsınız gündemde mesela. E, yani sadece bunu hani bu özellikle başta söylediklerim genelde e, kendisini selefe nispet edenlerle alakalı. Özellikle. O yüzden ben dikkat edecek olursanız genel olarak dedim e, özel olarak dedim selefiyim diyenlerin genel olarak da ne Diğer Müslümanların bu genel sıkıntısı. Yani bu benim saydıklarımın içerisinde selefiyim diyenlere has olan şeyler var. E, genel olarak da diğer Müslümanlara ne? E, genel olarak da diğer Müslümanları kapsayan meseleler var. Yine mesela açacak olursak bir bakmışsınız ki mesela Cübbeli Ahmet olayı. Düşünün. Şimdi Yine bir bakmışsınız mesela dinsiz imansız Mustafa İslamoğlu mesela Abdulaziz Bayındır gibi insanlar. Bunlara bakıyorsunuz, bunların mesela bir bak bir bakıyorsunuz bunların şüpheleri gündem olmuş. Sosyal paylaşım sitelerinde işte bu Facebook dediğimiz, Twitter dediğimiz bakıyorsunuz insanlar bunların meselelerini tartışıyor. Hayızlı kadın oruç tutabilir mi, tutamaz mı? Teravih namazı var mı yok mu vesaire ne olmuş? Yani bazı dinsizler, bu imansızlar ne oldukları belli olmayan bu hoca takımı bir kısmını. Bakıyorsunuz bu meseleleri gündem etmiş ve insanların meseleleri bununla dolu. Yani bakıyorsunuz Facebook'ta mesela örneğin bir şüphe atılıyor bunlarınla alakalı altında 150-200 tane yorum görebiliyorsunuz. Ha, tabii birileri çıkarmış yine cehennem ebedi mi dil mi, Daha, birisi oradan ibni Kayyım'a atar, birisi şeyhülislam acaba öleme mi dedi, kimsenin doğru gün ilmi meselelerden haberi yok. Bu, yani bu meseleleri tartışanların dahi bunlardan haberi yok. Hani düşün ki sen bir meselede takassus etmişsindir. Ama işte bir cihetteki cehaletinden dolayı onu asıl dert edilmişsindir. İnsanların önüne sunarsın onu. Dersin ki ya en azından adam bildiği meseleyi konuşuyor. Öyle bir şey de yok yani. Gündemde öyle bir şey de yok. Anladın mı? Şu anda Türkiye'de kimse bilmiyor doğru gün Çeyhul bu konularda ne. Yani şu anda siz kimden duydunuz? E, duymuşsanız söyleyin. Şimdi burada kardeşiz aramızda muhabbet ediyoruz. Duymuşsanız söyleyin. Türkiye'de. Kim açık ve net şekilde vurguladı, dedi ki Şeyhül İslam'a göre icmaen bir insan cehennem ebedi değildir derse icmaen ehli sünnete muhalefet etmiştir. Kim söyledi bunu? Herkes acaba i̇bn Teymi ne diyor? Sözleri ee, işte oraya da çekilir, buraya da çekilir olarak biliniyor değil mi? En iyi durumu. En kötü durumu olarak ne biliniyor Şeyhül İslam i̇bn Teymiye şu an? En kötü durumu olarak cehenneme ebedi değildir diyor. Doğru mu? En iyi durumu ne? Sözü muhtemel biliniyor. Yani düşün hani bu meselelerden haberi de yok insanların. Yani bu kadar e, ama e, birileri bunu çok e, basit bir şekilde gündem edebiliyorlar. Hatta öyle ki e, bakın e, hiç bunda daha önce işgal olmayan bir insan bile şüphe duymaya başlıyor. Bak sen bir insana gel bu fıtridir. Bir insana de ki 10 kere de ki sen hırsızlık yaptın en son der ki evet ben hırsızlık yaptım. Yerleşir artık ona oturur. Yani bu insanların daha önceden bildiği şeyleri bile ne yaptılar? Bildiği şeylerde bile kafalarını karıştırdılar. Şu an insanlar bilmiyor neye düşüneceğini. Yani bu mesele veya başka mesele. Çok önemli değil. Ve kardeşler dikkat edin en acı durum ise maalesef asıl anlatılması gereken meselelere kimse doğru düzgün değinmiyor. En büyük sorun burada zaten. Yani bu karmaşıklığın, bu çözüm yolunun ne olduğunu kimse doğru düzgün anlamış durumda değil. Ve insanlar gittikçe kardeşler batılı yollara doğru sapmaya hızla devam ediyorlar. Bu ümmetin derdine deva nedir? Bu ümmet nasıl ıslah olur? Bu kargaşa ortamının her kafadan bir ses çıkmasının engellenmesi neyle olur? Kimsenin bunları doğru düzgün konuştuğu yok. Bakın bu kargaşa ortamının asıl e, yaratıcısı kendi içimizde yani en azından kendisini tevhide nispe edenler arasında selefilerdir zaten. Selefiyim diyenlerdir. Bu kargaşa ortamının. Şimdi biliyorsunuz en çok cedeli seven de zaten şu anda günümüzde biliyorsunuz Selefi'yim diyen insanlardır. O yüzden dikkat edin bakın e, şunu söylüyorum hep Selefi'yim diyen insanlar diyorum. Selefiler demiyorum. Çünkü a, a, as, aklı başında asıl Selefi böyle yapmaz. Yaparsa da beşer olduğundan dolayı hata yapmıştır. Döner hataları iyidir, e, Çok büyük hatalar değildir. Çok büyük de olsa hemen dönmeye meyillidir zaten. O yüzden Selefi'yim diyen insan ismini veriyorum özellikle bunlara. Kimsenin bu kargaşık, kargaşanın sona ermesine dair bir çözüm yolu getirdiği yok. Bakın mesela e, ve şu anda sizden her türlü itirazı bekliyorum. Yani e, kabul etmediğiniz her türlü itirazı getirebilirsiniz. Yani edep çerçevesi içinde her türlü itirazı getirebilirsiniz benim söyleyeceklerimi. Ben mesela şimdi burada bunu söylüyorum. E, şöyle, söylediğim mevzuların her birinde tek tek tartışabiliriz yani edepli bir şekilde. Ben şimdi diyorum ki Türkiye'de kimsenin doğru düzgün bir çözüm yolunu ortaya koyduğu yok. Mesela şöyle bir, hemen bir itiraz getirebilirsiniz. Birisi, birileri şöyle bir çözüm yolu ortaya koyuyorlar diye. Ve şöyle koydular ve koydukları çözüm yolu şurada, şurada bulabilirsiniz. Şu sitede, şu derste vesaire bulabilirsiniz diyebilirsiniz. Evet. Yani o zaman burada teşhiste bir hata var. Bunu anladım, Yani herkes bir teşhis koymuş ortaya. Ama o teşhis... Mesela kim ne koymuş örnek mesela? Ya mesela kimileri işte ciddilen almış. O mesele odaklanmış. Kimileri siyasi meselelere odaklanmış. Şimdi bunu söyleyenler işte Evet. İşte ar arşa oturdu mu oturmad mı? Bunu almış öyle sürmüş. İşte dediğim gibi cahil adamlar konuşmaya başladı. Şimdi yeryüzündeki ve hiç kimse bunu 3-4 ayda konuşur. Mu? Evet, evet. Neredeyse evet. 4 aydır. Doğru, doğru. Bunu ama yani. ama şuna, şuna dikkat et. Yani Allah azze ve Celle'nin arşa oturduğu meselelerini ortaya atanlar da yeryüzündeki insanlığın çözümünü çözümü bu meseleyle alakalıdır demiyorlar. Dolayısıyla bir çözüm koymamış oluyorlar. Doğru mu? Ben ondan bahsediyorum. Yani ortaya koyulmuş hiçbir çözüm yok. Kimsenin bir şey anlattığı yok. Sadece bakın ben size destek olayım. Kendime biraz reddiye vereyim. Sadece birileri Kur'an sünnet diyor. Kur'an sünnete dönerse bu ümmet diyorlar. Çözüm budur. Bu da zaten herkes Kur'an sünnet de, dendi diye mutlak olarak şu devirde mutlak olarak böyle bırakıldı diye insanlar sapıtıyor şu an. Bilakis bu çözümün tam zıttı. Çünkü neden? Bugün sen Kur'an sünnet deyip mutlak olarak ortaya bıraksan ki şu an öyle bırakılıyor. Değil mi? Herkes Kur'an sünnetten anladığını yapıyor. Bana ümmetten kim diyor ki ben Kur'an'a sünnete tersim zaten? Doğru mu? O zaman senin mutlak olarak ortaya Kur'an sünnete sarılın sözünü koyman ve Allah Resulü'nün de işte ben size iki şey bırakıyorum sarıldıkça asla sapıtmazsınız sözünü bütün böyle diğer naslardan, siyahından, sibakından, alimlerin sözlerinden kopararak böyle temcid pilavı gibi milletin önüne sürmen asıl işgallerin çıkış noktasıdır ki ona birazdan değineceğiz zaten. O yüzden dediğim gibi bakın onlarca olay gündeme gelmekte. Onlarca mesele insanların, yüzlerce mesele insanların meşg gündemini meşgul etmekte. Ve dediğim gibi bunun asıl sebebini ne? Selefiyim diyen insanlardan çıkmakta. Bir diğer taraftan da başka bir tabir sahihse bu temiz menhece saldırılan durumlar var. Mesela bir bakıyorsunuz televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda decceller dolu. Yani Allah'ın dini adına batıl fetvalar vererek insanları yoldan çıkarıyorlar. Bunu da açık ve net bir şekilde görüyoruz. Yani insanların tevhid inancını bozuyor bunlar, insanların kader inancını bozuyorlar, insanların isim sıfatla alakalı meselelerdeki inancını bozuyorlar, iman meselelerindeki inançlarını bozuyorlar, insanların sünnet inancını bozuyorlar ve fıkhi hiç kimsenin amel etmediği şaz meseleleri bu ümmetin önüne getirerek ve çeşitli ilmi şüphelerle insanların önüne sererek şaz meselelerle amel ettiriyorlar bu ümmeti. Hayızlı kadının oruç tutmasından tutun kadınlarla tokalaşmaktan tutun müzik müziğin helal olmasından tutun gibi vesaire onlarca meseleyi ne? insanların önüne getirip şaz meselelerle amel ettiriyorlar. Bu da işte kendisini selefe nispet etmeyen diğer ne ee, bu temiz sünnete saldıran bir akım bahsettiğim bu akımda. O yüzden dedim ki sadece mesele selef cihetinden değil. Çünkü biz zaten selef cihetine baktığımızda kendisini ehli sünnete nispet edenler tabir sahi ise 73 grup olmuş durumda. Değil mi? Yani baktığımızda kendisini selefen nispet edenler zaten 73, 73 grup olmuş durumda. Kimsenin yani doğru düzgün kimsenin kısayısı çözüm yolunu ortaya koyduğu yok. İnşallah ben bu konuşma serisinde, seri diyorum buna çünkü bunun devamı gelecek inşallah. Özel olarak Türkiye Selefili'nin genel olarak da diğer Müslümanların içerisinde bulunmuş olduğu bu vahim durumun ortadan kalkmasında kardeşler ve gelecek dönemi için de hayati önem taşıyan çözüm yolunun ne olduğu hususuna bu seride değineceğim inşallah. Yani Türkiye Selefili'nin içerisinde bulunmuş olduğu en vahim durum ve en büyük hastalığın ne olduğu, ne olduğunu ve bu e, sıkıntıların ve yanlışların çözümünde yapılması gereken şeylerin ...ne olması gerektiğini söz konusu edeceğim. Şimdi bakın kardeşlerim... ...bütün bu insanları bidate, dalalete sürükleyen en büyük neden... ...şimdi öncelikle hastalık çözülür. Doğru mu? İşte gidersin bir doktora... ...hastalığını çözer. Değil mi? Önce hastalık teşhis edilir, ona göre ilaç verilir. Şimdi hastalık nedir? Diyoruz ki bütün bu insanları... ...dalaletlere, bidatlere, sapkınlığa sürükleyen en büyük neden... ...en büyük hastalık insanların fele, Selef'in fehminden uzak olmalarıdır. Yani Selefiyim diyenlerin arasındaki bölük pörçüklüğün görüş ayrılıklarının her kafadan bir ses çıkmasının en büyük nedeni Selef'in fehminden bu insanların uzak olmalarıdır. Kimse Selef'in fehminin ne olduğunu bilmiyor doğrudur. Bu Türkiye'nin genel yapısı. Bakın her zaman cümlelerimiz külliyen, külli anlam ifade eder, genelliktir. Bu tek tek her muayyeni, her insanı Tabii ki basiretli insanlar var, basiretli davetçiler de var şüphesiz. Ama genel olarak bu hakimdir. Ve bu genellik yüzde doksanların üzerindedir. Bu kadar geneldir. Yani kimsenin selefin fehminin ne olduğundan haberi yok doğru düzgün. Kimse selefin fehmini anlamaya çalışmıyor. Bu da ayrı bir durum. Kimse doğru düzgün bu ihtilafların çözümünün selefin menhecinin de olduğunun şuurunda değil Kimse. Bakın mesela selefin icması nedir, icma nedir? Kimse bu konuları anlatıyor mu? Bu bir sorudur mesela. İtiraz olarak getirebilirsiniz. Mesela icma hakkında bir ders yapılmış. İcmanın kısımları anlatılmış, icmanın ne olduğu anlatılmış. Selefin icması nasıl anlaşılır? Bu icmanın bağlayıcılığı ne kadardır? Selefin fehminin bağlayıcıları ee, ne kadardır? Söyleyebilirsiniz. Mesela özellikle siz karşımda olan kardeşler, Kiminizi çok yakından tanıyorum, kiminizi biraz daha geriden tanıyorum. Ama biliyorum ki birçok yere giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, zamanda girdiniz, çıktınız ve hala da her gruptan farklı farklı gruplardan tanıdığınız insanlar var. Bunun ismine tekfirciler de, bunun ismine mürciyeler de, bunun ismine radikaller de, bunun ismine hadis inkarcıları de, hepsinden her gruptan tanıdığınız, bildiğiniz insanlar var. Ben de bunları tanıdığınızı biliyorum. Varsa söyleyin. Ama so eğer söyleyecekseniz, ona söylemeden önce şunu bir söyleyeyim, öyle söyleyecekseniz söyleyin. Şimdi bakın, bütün bu insanlara sorsan, sadece zahiriye grubu hariç, bütün bu insanlara sorsan, kendisini selefe nispet eden gruplara. Yani tek derdi cihada adam yollayanlar olsun, tek derdi e herkesi İslam'a sokan mürciyeler olsun, tek derdi ya kim ne olursa olsun. Kendisini selefe nispet eden herkese bak. Hepsine sorsan tek tek. Bu selefin icması kat'i hüccet midir? Ne derler? Kat'i hüccettir derler. Zahirler hariç dedik zaten. Zah zahirler hariç zaten. Onlar tüm ilmi hayatını şaşırmış insanlar. Biz şeyden bahsediyoruz. Yani kendisini selefe nispet eden o insanlardan. Evet. Yani bu selefin icması hüccet midir? Evet kat'i hüccettir derler. Ve selefin fehminin görüşüne bir şey çıkmaz. Yani selefin görüşünün dışında bir görüş sunamazsın. Bunu da biliyorlar. Ve yeryüzündeki tek mutlak hakkın selefi olduğunu bu isimle bilmiyorlarsa da do dolaylı yönden bunun farkındalar. Bir cihetten o da tam değil. Ona da geleceğiz çünkü. Hepsine sorsam böyle değil mi? Ben size soruyorum. O kadar insan görüyorsunuz, o kadar yere girip çıkıyorsunuz. Türkiye'de selefiliğin ne olduğunu anlatan bir tane ortada ders, bir tane ortada cemaat. Ama selefin icmasını anlatmış. Bir icma nasıl anlaşılır? İcmanın tarifi nedir? Selefin Fehmi'nin tarifi nedir? Mesela Selefin kavlinin dışına çıkmaz, çıkılmaz. Buna rağmen buna dair alimlerin sözü ortaya konulmuş, naslar ortaya konulmuş ve açılmış. Biliyor musunuz? Yani Yok yani. Yo, ben diyorum ki, yani benim sorumun cevabını istiyorum. Ben diyorum ki, kısmen dediğin, kısmen yani mesela kıs, bu kısmenin içerisinde icmanın tarifi var mı? İlkokul talebesine mesela ilkokul talebesine ne öğretirler? Ben sana söyleyeyim. İlkokul talebesine şunu öğretirler. Harfleri öğretirler önce, doğru mu? Ha, Harfleri öğretirler neden? Çünkü o harfle kelimeleri öğrenecek o. Kelime okuyabilecek. Sonra kelimeler bir araya geldiğinde cümle oluşturur. Sonra cümle öğrenecek ama ilin önce harfleri tanıması lazım. Değil mi? Mesela Ehl-i Sünnete isim sıfatta en çok saldıranların ilk neyi bilmesi lazım? Tevilin tarifini bilmesi lazım. Doğru mu? Çünkü konunun konu ne odaklı? Tevil odaklı. Doğru mu? E şimdi sen bana kısmen dersen kısmen yapılıyor. Ben sana dedim ki ilkokul talebesinde, icma meselesinde ilkokul meselesi, ilkokul sınıfı icmanın tarifiyle başlar ki ne olduğunu bilinsin. Yani icmanın ıstılahi tarifi budur. Anlatılmış ve bilinmiş. Bu derslerde bu gerekirse talebelere ezberletilmiş. Ve bunun üzerinden ee, o meselede o kişiler geliştirilmiş. Ve bu şuur verilmiş. Olmasa o da havada kalıyor. Mesela ne gibi? Hatırlarsanız mesela e, bu işte Abdülaziz Bayındır zındığına benim onunla bir tartışmam var dinlemişsinizdir. Mesela e, bu bizle ne yapması lazım? Mesela bizim konuştum. Ben zaten meneci konuşacaktım. Ama konuşma isim sıfata bir cihetten geldi. Şimdi ben ona sordum. Kıyasın e, e, tevilin tarifi nedir diyorum. Şey pardon mecazın tarifi nedir diyorum. Konumuz mecaz. Çünkü dedi, dedi ki o işte bu bir insan işte başbakanlık koltuğu dediği zaman bu illa o koltuğun üstünde olduğu anlamına gelmez. O bir makamdır. O yüzden Allah'ın istivası da bu anlamda gibidir. Şeyler söyledi. Şimdi ben soruyorum mecazın tarifi nedir siz buyurun diyor. Sanki kahve sunuyoruz adamın önüne. Yani ilkokul talebesinin bilmesi gereken, onun ilk bilmesi gereken şey mevzu budur. O yüzden bu böyle dersen kısmen değiniliyor bu havada kalır. Yani şimdi Türkiye'de hangi grup yok ki bu zahirlerden başka alimlerin önemini anlatmayan, ya icma haktır demeyen ondan biz bahsetmiyoruz. Ama bu sadece ve sadece teoride kalıyor. Yani bu söyleniyor ve bırakılıyor. Bunun önemine dair herhangi bir vurgu ve ilmi bir tarif yok ortada. Yani yüzeysel ders yaptım. Mesela selef sanat dersini yaptık. Evet. Evet. Bazı kelimeler geçiyoruz. Selef, evet. sünnet nedir, icma nedir. Evet. Yüzeysel bir ders yaptık. Ha. Ama ha ama şey işte mi? bu ha. Ama bu benim söylediğimin dışında bir şey. Çünkü ben diyorum ki bu ümmet bu şuurla yetişmek zorunda. Bu şuurun mahiyetini bilmek zorunda. Bu şuuru anlamak zorunda. Doğru mu? O yüzden dedim ki kardeşler bakın daha ötesine gidiyorum. Bırakın bu konuları anlatmayı. Bu konulardan ilmi olarak kimsenin doğru düzgün haberi yok. Bakın bu ümmetin başı ne ile ıslah olmuşsa kardeşler sonu da onun ile ıslah olur. Biliyorsunuz bu bizim selefin sözüdür. Yani kısayısı özel olarak selefiyim diyenlerin Genel olarak da diğer Müslümanların içerisinde bulunmuş olduğu bu vahim durumun tek çözümü insanların Selef'in fehmini anlamasından geçer kardeşler. Yani tek çözüm yolu bakın dikkat edin hani birkaç çözüm yolu olur ben derim ki bakın kardeşler en önemli çözüm yolu budur ha derim. Birçok çözüm yolu yok hiçbir çözüm yolu yok. Tek çözüm yoldur Selef'in fehmine dönmek. Ki bunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Tek çözüm yolu Selef'in fehminin ne olduğunu anlayıp gece gündüz insanlara bunu anlatmak, insanlara bunu davet etmektir. E tabi şüphesiz ki bu da uzun bir süreçtir. Çünkü öyle bir kök salınmıştır ki menihetsizlik babında Türkiye'de 20-30 senedir selefilik anlatıyor. Öyle batıl bir kök salınmıştır ki onu bir anda koparıp atmak zordur. E nasıl şimdi sen tut tasavvufçuluğu sökmeye çalış Osmanlı cihetinden gelen. Tutup bunu bir iki senede yapamazsın. Ama biz... Allah'ın ve Resulünün bize emrettiğini yapacağız. O da selefe davet edeceğiz. Ha biz nispen görürüz belki ama Allah muvaffak kılır da bizim çocuklarımız görür. Onu biz bilemeyiz. Yani bazı peygamberler geldi, yanında ümmet yok. Yanında bir kişi olan var, beş kişi olan var, on kişi olan var. Değil mi? Yani bu senin bu davete davet etmen illa bütün bu ülkeyi veya bu insanlığı bir anda düzelteceksin anlamında değil. Ama sen emrolunun yanını yapacaksın. Allah muvaffak kılır, kılmaz. Doğruyu anlatıyorsunlar ama o anlamda samimi değilsindir. Allah senin eline hidayet etmeyebilir. Veya samimisindir. Ama Allah'ın hikmeti gereği sana hidayet etmeyebilir senin eline insanlara. Bu mümkündür. Çünkü biz biliyoruz peygamber, nice peygamberler var. Değil mi? Davetine icabet edenler yok. Ama biz ne yapmamız gerekir? Biz bunu yapacağız. O yüzden kardeşler bakın size meseleyi şu şekilde açayım. Şimdi dedik ya selefin fehmi. Ona kısaca değineyim. Ama dedim ki bunun fıkhi boyutu daha ileriki derste olacak. Yani daha bundan sonraki dersimizde olacak. Ama ben size genel olarak Selef'in fıkhından bahsedeyim. Öncelikle kendimizi bir tanımlayalım kısaca. Bakın kardeşler. Selef'in fehminden. Biz biz bir Selef'iyiz. Yani bir taifeyiz. Ve Selef, yeryüzündeki kardeşler, tek mutlak hak taifedir. Selef akidesi dışında tüm fırkalarda batıllıklar vardır. Selef ise gerek fıkhi konularda olsun gerekse de akidevi konularda olsun, kendisinde batıl yani hata bulunmaktan münezzehtir. Yani selef taifesi dini hususlarda hata etmekten masumdur. Dolayısıyla da gerek fıkhi meselede olsun, gerekse de akidevi bir meselede olsun, selefin görüşünün dışına çıkmak caiz değildir. Şayet herhangi bir kimse, selefin görüşü budur şeklinde belli olduktan sonra, bir kimsenin indinde selefin görüşü, budur şeklinde belli olduktan sonra tek bir meselede dahi selefin görüşünün dışında bir görüşe sahip olursa bu kimse sahip olduğu o görüş bidat bir görüş olmakla nitelendirilir. O görüşün sahibi ise kardeşler sahip olduğu o görüşe göre değerlendirilir. Neyse o sahip olduğu görüş. Küfürse ona göre değerlendirilir. Küfürün engelleri, şartları vesaire. Yani neye sahipse ona göre değerlendirilir. Yani bizim delilimiz diğer bir tabile bizim delilimiz her ne olursa olsun. Tek bir meselede dahi selefin görüşünün dışına çıkma diye bir lüksümüz yoktur. Diğer bir tabir ile, bakın Kur'an'da 100 tane, bu, burada biraz benle tartışmanızı istiyorum tabi. Kur'an'da 100 ayet, 500 hadis olsa, 100 tane ayet Kur'an'da, Kur'an dışında da 500 tane elimizde hadis olsa ve zahiri şu siyahtır dese, bize. Yani biz baktığımızda bu siyahtır görüyoruz. Siyah sibakiyle, lafızlarıyla, her neyse. Selef de buna beyaz diyorsa, selefin sözü alınır. Eğer bir insan derse ki, hayır, ben burada Kur'an ve sünnetten anladığımı alırım ve anladığım da siyah diyor, derse, bu insan nedir? Bir kere sapıktır, bidat ehlidir. Tamam mı? Bu insan bir kere sapıktır, bidat elidir ve o görüşü de kat'i olarak bidattır. Evet. Tamam, bu cümlelerimi toplayayım. Aynı söyledim, sorun, sonunu tekrar sorayım. Çünkü eksik kalır, tam tamamlamazsan eksik kalır. Şimdi bakın, öncelikle vakya da böyle bir şey olamaz zaten. Neden? Yani hakikaten Allah ve Resulü beyaz diyor idi de. Selef buna siyah dedi böyle bir şey olamaz. Neden? Çünkü bu tabir sahihse bir cihetten iki zıttın bir arada toplanmasıdır. Mesela ne gibi? Şimdi mesela Eyüp. Bir taş aynı anda hem siyah hem beyaz olabilir mi? Olamaz değil mi? Bir taş aynı anda bak bir kısmı siyah bir kısmı beyazdan bahsetmiyorum. Aynı lahzada. Beyaz ve siyah olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü içtima ud yani iki zıttın bir arada aynı anda toplanması değil mi? İnsanoğlunun hayatında imkansızdır. Yani bir insan aynı anda ölü ve diri olamaz. Aynı anda bir şey siyahla beyaz olamaz. Aynı anda bir şey gece ve gündüz olamaz. Anladık mı? İşte aynı şekilde selef bir konuda bakın siyah dedi de alimler de ona şey pardon selef bir konuda siyah dedi de Allah ve Resulü de ona beyaz dedi böyle bir şey imkansız. İhtima azidden çünkü neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zaten buyuruyor la teştemi' ummeti ala dalaletin. Benim ümmetin dalalet üzere birleşmez. Buradaki ümmet zaten alimlerdir. Biz selefe baktığımızda da bunu alimler diye anlatıyor. Birisi benim hocam demiş, birisi şeyhim demiş. Bizi ilgilendirmez. biz. Şimdi biz aile olarak bir seleften bahsediyoruz. Birazdan o ihtirasına da geleceğiz zaten. Ya herkes hocama hocam derse ne olur diye. O çok basit bir, batıl bir şüphedir. Ona geleceğiz birazdan. Ama şunu bir anlayın önce. Şöyle bir şey olamaz. Selev bir şey siyah dedi, Allah ve Resulü beyaz dedi olamaz. O yüzden dikkat edin ben cümlemde 100 tane ayet ve 500 tane hadisin zahiri sana siyah mı gelse dedim yoksa Allah ve Resulü siyah mı dese dedim veya beyaz neyse artık. Zahiri demek ki insan bir ayetten veya hadisten zahirinden bir şeyin siyah olduğunu anlayabilir. Buna da bin tane de delil getirse biz ne diyoruz aklını çöpe atacak. Çünkü bakın başka naslarda mesela la Allahu ala e, ümmeti ala dalaletin. Allah ümmetimi dalalet üzere icma ettirmez. Benim ümmetim dalalet üzere icma etmez diyor Nebi sallallahu Aksi halde sen dersen ki: "Evet burada 100 tane ayet, 500 tane hadis siyah diyor, selef beyaz diyor buna." O zaman ne demiş olsun selef? Dalalet üzere birleşti. O ne yapacağız biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sözünü? Bakın mesela Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Diyor ki: "Kıyamete kadar hak tayfa olacaktır." Ve kendisinden sonra gelenler asla kendilerine zarar veremeyeceklerdir. Ve bu hak taife de alimlerdir. Selef alimleri. Zaten ehli sünnet de buradaki taifeye alimler diye açıklar. O yüzden ilk herkes bu meseleleri cihat meselelerine de askılıyor. Kıyamete kadar bir taife olacaktır. O yüzden zaten sonunda da cihat diyor sadece cihatla askılıyor. Tamam. Alimleriyle birlikteyse şüphesiz. Ama selef bunu taifeye alimler diye açıklamıştır. Aslı itibariyle budur. Ancak bakın. Şunu sorayım sana kardeş. Neydi isim? Ha, Turan. Şimdi kıyamete kadar hak taife olacaktır derken Allah Resulü. Burada herhangi bir kayıtlama getiriyorum. Mesela şu şu meselelerde diye. Yani işte bazı bazı noktalarda hata edebilir, şu şu noktalarda haktır falan diye bir kayıtlama söz konusu mu? Evet. Değil. Doğal olarak ne, nedir bunun ismi ablul Mutlak. Evet. Ha, o zaman burada mutlak bir hak olma konusu söz konusu. Bakın bir cihetten daha yaklaşım size. Bize selef alimlerinin, selef ümmetinin icma ettiği tek bir mesele getirin. Tek bir mesele getirin. Dalalet üzerine birleşmişler, hata üzerine birleşmişler. Yok. Tek bir mesele yoktur. Ehli sünnet icma etmiş de hata etmiş. Bu da bu da neyin karinesidir? Dalalet üzerine, yanlış üzerine birleşmiş. O yüzden bakın, Şeyhül İslam İbni Teymiye Mecmûl Fetavada en az 10 yerde, en az 10 yerde özellikle masum ibaresini kullanıyor. Hata etmekten masum. Anlam olarak da demiyorum ha. Bizzat lafız olarak ma'sumun kelimesini kullanıyor. Ma'sumun anil hatai. Hata etmekten masumdur Hüseyin, hocam, söylesem, yani Sahabe, tabi'in, tabi'i tabi'in. Bu üç asır Evet. Asıl itibariyle bu üç asırdır. Ve ondan sonra gelen, onların yolunu takip eden ee, bir dönem gelmiş de ve o dönemin bütün ehli sünnet alimleri bir konuda icma etmiş de hata üzerinde birleşmiş öyle de bir örnek yoktur. Hiçbir örnek yoktur. Olamaz. Zaten e, acaba olabilir mi aramak aslında e, belki caiz değildir. Çünkü ra, ne yapacağız biz Resulullah'ın sözünü? Kıyamete kadar hak bir taifa olacak. Bak kıyamete kadar hak taifa olacak diyor. Demek ki illa sahabe tabi ve tabi tabi dönemine has kılma diye bir şey yok. Bizim günümüzde de selef alimlerimiz bir konuda icma etmiş, ederse o mutlak haktır. Ama tespit edilir mi? Çok zor. Nereden bileceğim bütün ehli sünnet alimleri? Mesela gündem, gündem bir mesele gelmiş. Banka meseleleriyle alakalı fıkhi bir mevzu. Tamam? Ya sen şimdi burada tespit edemezsin bütün ehli sünnet alimleri gelmiş. Helal veya haram demiş, birleşmiş. Bu zor. O yüzden i̇mam Ahmet diyor, kim icma iddia ederse yalan söylemiştir. Ne biliyorsun diyor ihtilaf etmediklerini. Neden? Çünkü artık e, yani böyle yayılınca Müslümanlar tespiti zordur yani. Anladın mı? Bu zordur yani. Ama bizim asıl olarak bildiğimiz, bileceğimiz şey sudur. Selef ümmeti darayet üzere birleşmez. O yüzden bakın, şurayı vurguluyorum. 100 tane ayet, 500 tane hadis görsen siyah diyor. Selef buna beyaz diyorsa, Allah ve Resulü buna siyah dedi de se Selef beyaz dedi böyle bir şey imkansız. Ne var? Sen onun siyah olduğunu yanlış anladığına hükmedeceksin. O meseleyi anlamadığını hükmedeceksin. Yani şöyle bir ümmet düşünülebilir mi? Tarih boyunca bir Ehli Sünnet ümmeti gelmiş. Koskoca bir ümmet. Allah Azze ve Celle'nin övdüğü sahabelerin yolunu takip eden bir ümmet gelmiş. Hepsi hata üzerinde birleşmiş de yani bugün işte İstanbul'daki işte Ebu Zerka, Abdülkadir, Bekir gelmiş bu hatayı tespit etmiş, bulmuş. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Nasıl bu ümmet bu? Yani bütün ümmete gizli kalmış bu mevzu. 1400 sene sonra gelmiş birisi bulmuş bunu. E tabi dinin korumasına da ters ve dalalet üzerinde birleşenler bize Kur'an'ı getirmiş olur. Ya onu biz indirdik biz koruyacağız ayetini getiremezsin ki bana delil. O ayeti getiren de selef. Birisi sokuşturmuşsa o ayeti o gündeme gelir. Hani bu hadis inkarcılarının dediği gibi. Yani zaten o ayeti de getiren vesile olan insanlar. Yani bu kadar cahiller bu insanlar düşünün ya. Kur'an'ı biz indirdik biz getireceğiz ayetinde insanlar bize vesile olmuştur. Ama Allah Azze ve Celle... Baktığımız zaman biz her şeyle, selef alimlerimizin kerametiyle, yeryüzündeki tüm zühtün önder olmalarıyla, e, bu ümmetin en pak ve temiz olduğunu kelam ehli insanların da ikrar ettiği bir ümmetin neslidir bu ümmet. Bizim bu alimlerimiz bu silsileden gelmektedir. O yüzden bu, bu açıyla bile bakarsan hakkın bunun dışına çıkması imkansızdır. Yani düşünsenize, ehli sünnetin dışında birisi hakkı bulacak, yani bir bidat ehli taife gelecek, yani düşünün Zekeriya Beyaz Hakkı bulacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani düşünün yani. He? O yüzden bakın e, burada biz şunun farkına varacağız. 100 tane ayet 500 tane hadis olsa evet gerçekten o ayet hadis oydu da Selef ona rağmen zıttını söyledi bu imkansız. Sen o 500 tane hadis ile 100 tane ayetin öyle, öyle olduğunu yanlış anladığına ne yapacaksın otomatikmen? Hükmedeceksin. Yani mesela şimdi Allah için söyleyin yani. Bugün şimdi Türkiye'de Allah Azze ve Celle bugün siz bizi unuttunuz gibi biz de sizi unutacağız. Bu ayetleri okuduğunuz zaman insanlar ne veriyordu bu Allah'a? Unutma sıfatını veriyorlardı? Vermiyorlar mıydı? Bak sor. Çık sokağa. Selefin bir en herkese sor. %99'unda cevap yok. Al bak zahiri, zahiri biz unuttuk diyor. Ver unuttuk sıfatını Allah'a. Hani tevil etmiyordum. Bak sana eşareler öyle geliyor. Bunların gerçek cevaplarını verdik, kavaydır müslüman derslerimizde vesaire verdik, anlattık da. Yani anlayın meseleyi. Bak zahiri unuttuk diyor sana. Allah ben tereddüt ederim diyor. Veriyor musun sıfatını mümin kulumun canını almakta tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. Veriyorum desen, Zahir, Türk sen veriyorum desen bir cihetten sapık olursun. Vermiyorum desen yine sapık olursun. Çünkü bu, bu meselenin tavsili vardır. Kim biliyor bu meseleleri? Birazdan değineceğiz zaten onlara. Bu meselefim fehminden uzak olmuş da neye düşmüş delalete? Onlarca örneğini vereceğiz birazdan. O yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor? اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَةً لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ Biz sizi vasat ümmet kıldık. Burada vasat, herkes vasatı orta yol diye. Hayır, vasat değil. Vasat asıl itibariyle hayırlı demektir. Tamam. O zaman mesela bu, bu, bu yemek vasattır der Arap. Yani böyle güzeldir, lezzetlidir, temizdir anlamında. Yani bu, biz sizi vasat bir ümmet kıldık. İnsanlara şahit olasınız diye. Bakın. Burada gerçi hadis sülüne de işaret vardır dikkat edecek olursanız. Herkes birbirine şahitlik ediyor değil mi Tarihte Bu zayıftır, bu yalancıdır, bu unutkandır diye. Bakın bu ayet hadis sülüyle de alakalıdır vicihetten. Yani bu, biz sizi vasat bir ümmete, ümmet kıldık insanlara şahit olasınız diye. Evet bu ümmet insanlara şahit olursa bu adamın görüşü batıldır alınır. Bak Allah azze ve celle bu ümmetin vasat olduğunu herhalde gidip 73 fırka ateşe gir, gir, girmelerinden bahsetmiyor. Herhalde onların icmasından bahsetmeyecek herhalde. Bunu da buradan düşünün. Değil mi? O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaati anlattığı zaman ne diyor? Cemaat nedir dediğinde ne diyor? Ben ve benim ashabımın üzerinde bulunanlardır diyor. O yüzden, o yüzden biz bunu selefle kayıtlıyoruz. Ya birisi der ki benim cemaatim biz onu değil. Biz şimdi aile aramızda konuşuyoruz. Ona birazdan cevap gelecek. Dedim ya herkes der o zaman benim hocam benim taifem. O gelecek onun cevabı. Biz çünkü böyle tek başına İbni Huseymin'den, tek başına İbni Teymiye'den bahsetmiyoruz. Biz selef ümmetinden bahsediyoruz. İcmasından bahsediyoruz. Tabii ki Ebu Bekir, Ömer hata yapar, Osman hata yapar, binbaz Ustayemin Elbani hata yapar. Yapmaz demek, yapmak demek zaten bir cihette Şiaların safına katılmaktır. İmamlarını masum görüyorlar bunlar zaten. O yüzden Ehli Sünnetle Şia'lara ayıran en bariz özelliklerinden birisi nedir? Şia'lar mücveret kişilere, muayyen şahısları masumluk izafe ederler. Ama biz ise Ehli Sünnet olarak bütün ümmetin alimlerinin ortak görüşüne biz ne yapıyoruz? Masumluk. İzafesini veriyoruz. Ve bunu verirken de selef alimlerimizin sözleriyle bunu veriyoruz ve Allah ve Resulünün irşadıyla belirtmesiyle biz bunu ne yapıyoruz? Veriyoruz. O yüzden Allah Resul diyor kıyamete kadar hak tayife olacak. Bu bir devam edecek bir hak tayife var. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor benim ümmetim darat üzere birleşmez. O yüzden Allah Subhanahu ve teala biz sizi diyor vasat bir ümmet kıldık ki siz insanlara ne yapın? Şahit olun diye. Burada değil mi? E tabi ki. O yüzden şahıslarda zaten bakın ben şunu söylüyorum. Mesela ben Türkiye'de mesela bu meseleleri açtığımda, mesela işte bu ümmetin masum olduğunu, alimlerin icmasının hüccet olduğunu özellikle vurguladığımda, bu meseleleri biliyorsunuz hani bana atılan iftiraları. Bunların içerisinden de açtı, işte bunlar alimlere masumluk veriyor vesaire. İşte bu Allah ve Resulü böyle de dese Ebu Zarka alimleri alırmış. Bakın eğer, yani zerre kadar nasibi olan bir insan beni tekfir eder bu mevzuda. Eğer tekfir etmiyorsa o insan samimi değil. Bakın şunu bilin, yeryüzünde iddia ediyorum. Hiçbir fırka yoktur kendisini samimi anlamda İslam'a nispet eden hiçbir taife yoktur. Allah ve Resulü siyah dediği halde, benim alimlerim beyaz diyorsa onu alırım diyen hiçbir taife bulamaz. Tasavvufçuların en aşırıları da dahil. Getirin bana kitaplarından, ispatlayın davamdan dönerim. Bunu söyleyenler münafık ve kafirlerden başkası değildir. O yüzden bakın size müjde olsun. Bir insan görürseniz, ben Allah ve Resulü siyah diyor, bunu biliyorum ve böyle dediklerine de inanıyorum. Buna rağmen şeyhimin dediğini alıyorsa muayyen olarak kafirdir. Muayyen olarak kafirdir. Bu bulu ermişse, aklı yerindeyse, ikrar altında ise muayyen olarak bu adam kafirdir. Ve cehaletin özrü diye bir şey yok. Allah verisine iman etmiyor. Yani ben inanıyorum Allah ve resulü buna siyah diyor ve buna rağmen benim şeyhim beyaz diyor böyle bir şey olamaz. İmkansız ve bu da ictemauddiddendir. Bakın bu da size bu da size böyle şey olsun. Yani Böyle önemli bir bilgi olsun size kardeşler. Bu içtima dendir İki zıttın bir arada bulunmasıdır. Siyahla beyaz bir arada bulunamazsa gerçek samimi Müslümanım deyip de he, Allah ve Resulü Allah böyle diyor ben dinlemiyorum. Yani şöyle bir Müslüman görür müsün? Allah ona zuhur etti. Allah ona zuhur etti, göründü. Dedi ki böyle yap. Hayır ben şehrim söylediğini alıyorum. Böyle bir insan olabilir mi? Böyle bir insan var mı? Ha şu var bakın insanlar onu karıştırıyor. Alimler ne diyor? İşte sahih hadis benim bazıları ne diyor? Sahih hadis benim sünnet mezhebime ters de düşse ben mezhebimin söylediğini alırım. Bakın işte o kadar bir karışıklık durumu ki bakın bununla az önce söylediğimi eşit görüyor insanlar. Adam neden? Çünkü diyor ki sahih hadis görürsem neden alırım? Çünkü o mutlaktır, mukayyet bir nas vardır benim alimlerim biliyordur. Değil mi? O nasıktır, şey, o nesk olmuştur benim alimlerim biliyordur. Oradan yaklaşıyor. Yoksa hakikaten Allah Resulü'nün öyle dediğine inandı da buna rağmen Allah Resulü'nü terk etti değil. Anladınız mı arasındaki farkı? Böyle bir insan olamaz zaten. O ne? O sayı hadisin delalet ettiği anlam o değildir şeklinde yaklaşıyor. Benim bu kadar alimler böyle diyorsa tamam bu sapıklığın bir cihetidir ona bir şey demiyorum. Ama bu hakikaten inandı da Allah Resulü böyle diyor. Ve onu neskeden herhangi bir şey yok da buna rağmen şeyhinin sözünü aldı. böyle bir insan yok. O yüzden sayı benim mezhebime ters düşerse ben sayı hadisi alırım bunun konumuzla hiçbir alakası yoktur. Adam diyor ki ben sayı hadisi almamamın bir sürü sebebi var. Ben cahilim. Ama bu kadar benim alimim böyle demişse, ya çünkü buna bir nesk dahil olmuştur. Veya bir kelimesinde bir şey vardır. Veya o hadisi başka bir hadis açıklıyordur diye onlarca itiraz getirir. Ya bu bir cihetten sapıklıktır. Ona bir şey demiyorum. Çünkü bu biliyorsunuz ilim talebelerinin mutlak taassubu bidattır. Hangi mezhebe olursa olsun. Bidattır bu. Sadece selefin icması ne? Hariç. Anladık mı kardeşler? Bir insan hambelliye, şafiliye, mutlak taassupta bulunursa bu haramdır, caiz değildir, bidattır. Avam olur bu insan taklit eder. Herhangi bir mezhebi taklit eder. Mutlak taassup kendisinde hakiki anlamda hak beyan olduğu, olunduğu halde ve bunu bildiği halde, hak olduğunu bildiği halde dönme, dönme diye bir lüksü yok. Zaten merak etmeyin öyle bir Müslüman da olmaz. Sadece onun sayı hadisle amel etmemesinin veya bir gördüğü ayetle amel etmemesinin neyi var? Hakikaten o ayet, hadis öyle diyordu da ona rağmen ben... Tanıyor musun Abdülkadir? Öyle bir şey birini. Olamaz. Bekir tanıyor musun? Eyüp tanıyor mu Turan Tanıyor musunuz? Yok öyle bir şey yok. İmkansız. Bulamazsınız tarihte. O yüzden kaderiyelerin gulatlarını niye Ehl-i Sünnet tekfir etmiştir? Ehl-i Sünnet kaderiyelerin gulatlarını muayyen olarak tekfir etmiştir. Çünkü neden? Bu türlü lafızlar ancak ve ancak kafirden yani Allah veresine iman etmemiş, münafık ve İslam'a girmiş de böyle diyor. Yoksa hakiki kendini İslam'a nispet edenden bulamazsınız. O yüzden kardeşler dediğimiz gibi geçmiş daralet üzerinde birleşmez. Benim ümmetim daralet üzerinde birleşmez. İşte kardeşler bakın bütün al İslam alemindeki dini, siyasi, sosyal bütün sorunların tek çözümü bu değerin yani selefin, fehminin icmasının şuuruna varılmasıdır. eğer selefin fehminin, selefin icmasının mutlak hak olduğu ve ona muhalif olan her görüşün batıl bir görüş olduğu şuuruna varılırsa, insanlara bu şuur verilirse, bidat ehli kimseler avam kimseleri dahi saptıramazlar. Niçin bu suud halkını ilmi anlamda, genel anlamda, biz işte kıyıda köşede hiç hayatında Kabe'yi dahi görmemiş zındıklardan bahsetmiyoruz. İslam'ını gizleyenlerden bahsetmiyoruz. Hakikaten is İslam olan en azından namazını kılan bir suut halkını niçin kimse saptıramıyor? İlmi anlamda. Diyemezsiniz bunlar zaten etrafındaki alimlerden başka kimse görmüyor. Hepsinin önünde interneti de var, uydusu da var vesaire. Niçin saptırmıyor? Ve... Emin olun onlar avam oldukları için herhalde tabii ki bir eşarinin getirdiği ilmi bir şüpheye cevap veremeyecektir avam oldukları için. Ama buna göre buna rağmen sapmıyor. Neden? Çünkü selefin şuuru verilmiş bu insanlara. He? Selefin şuuru verilmiş bu insanlara. Adam selefin anlamadığında bugünkü bu e, kravatlı veya bu dinsiz bu imamsız bu adam mı anlayacak deyip adam çıkıyor cevap veremese de. Ki birazdan ona, ona değineceğiz. Orası çok önemli bakın. Avam neden sapmaz ona değineceğiz. O yüzden biz diyoruz ki eğer selefin fehminin selefin icmasının mutlak hak olduğu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 Bunların getirmiş oldukları şüpheleri işitseler dahi, bunların getirmiş oldukları şüphelerle karşı karşıya kalmış olsalar dahi, bu şüphelere cevap veremeseler de dahi, selefe ters düştüğünü bildikleri için hani daha önceden böyle şurlandırılmış tabii. Geçmişte bunu kimsenin söylemediğini bildikleri için veya geçmişte kimse geçmişte bir şey söylenmemişse bugün onu kimsenin çıkaramayacağını bildikleri için ne yapar bu avam direkt bu şüpheleri reddeder. Bakın vakıalardan yola çıkarak şöyle bir örnek vererek anlatmak istiyorum size kardeşler. Bakın. Kendisinde selefin fehminin mutlak hak olduğu, geçmişte bir kimsenin söylemediğini, bugün bir kimsenin bilemeyeceğini, hangi mesele olursa olsun selefin görüşünün dışına çıkmanın caiz olmadığı, şuuru avam kimselere veya ilim talebelerine verilirse, bakın. Televizyonlardaki veya sağda soldaki deccallerden gelen şüpheye karşı bu avam kimse, selefi ve selefin icmasının, fehminin şuuruna varmış bir insan, hoca kesimine bir şüpheyle gelir. Bakın bunu, bu aslında konumuzun lübbüdür yani özüdür. Bakın kardeşler bu, bu anlatacağım şey çok önemlidir. Çok önemsiyorum burayı. Bakın. Mesela işte bu Mustafa İslamoğlu, Abdülaz-ı Bayındır gibi bu kafir zındıklar. Baktığınız zaman insanlara ne yapıyorlar? Şüphe atıyorlar. Keza Cübbeli Ahmet gibi mesela bunlar. E, bu insanlara baktığımızda bunlar insanlara şüpheler atıyorlar değil mi? Delil getiriyorlar kendilerince bir şey. Zaten hep bakıyorsunuz e, maşallah 10 senelim selefiyim diyenler bile bunların şüphelerine kapılmış. Facebook'ta bunları tartışıyor ne yapacağını bilmemiş hale gelen onlarca insanlar da görüyoruz biz. Şimdi baktığımızda kardeşler bu şüphelerle şuurlu bir selefi bakın. Şuurlu bir selefi, yani selefin görüşünün dışındaki bütün görüşlerin batılı olduğuna iman etmiş bir selefi, tek bir şüpheyle karşılaşır, hocanın karşısına gelir. Şuurlu, bu şurada olmayan insanlar da, ki bu Türkiye'nin genelini kapsıyor, iki şüpheyle gelir hocanın karşısına. Bakın, mesela hocanın karşısına iki şüpheyle gelir. Ama nedir bu şüphe? Şudur. Selef'in avamından bir insan, hemen mu, e, muayyenleştirelim meseleyi. Duydu mesela, hayızlı kadının bu dedjelerin verdiği fetva işte, hayızlı kadın oruç tutabilir. Şimdi diyorsun ki, avam bakıyor şimdi. Bu avamada da hatta biraz aydın aydın insan görelim daha da iyi olur, bir cihetten. Birkaç tane ayet hadis de biliyor. İşte mesela işte Ayşe radıyallahu anh demiş ki, biz orucu kaza etmekle emin olundurduk. Ama namazı kaza etmekle emrolmazdık. Bu hadisi de biliyor. Demek ki hayızlı kadın oruç tutmaz. bir Bazı bilgilere sahip. Duydu bu şimdi deccellerde. E, duydu ki mesela hayızlı kadın oruç tutmaz. Şey oruç tutar. Bu şüpheyi duydu. Getirdi ce e, cevabı. Ya olur mu Ayşe radıyallahu anh'dan hadis var. Zaten doğru düzgün ayet getiremiyorsun gibi mesela. Duydu şimdi bu şüpheyi. Bakın. Ne getirir bu avam Bildiğini getirir. Biliyorsa getirir. Hadisi bilmiyorsa getirmez. Getirdi. Ama bu deccellerin getirilmiş olduğu bu hadise şüphesini duydu mesela. Ne, ne diyor bu Ayşe Radiyalar'ın hadisine bu decceller? Şimdi zaten sünnet inkarcıları ama şimdi ben hadis inkarçıyım desen etrafındaki cahiller dağılıp gidecek. Onlara tabi, tabi olan zaten e, çoğu cahil cühele insanlar. Bunlar iyice etrafından dağılacak hani ben Resulullah'ı terk ediyorum da diyemezler. Aynı Mutezile'nin usulü var Biliyorsun musun? Mutezileci bir zaman hadisleri inkar etmedi. Ahad hadisi kaldırdı, sünnet kalktı zaten ortadan. O yüzden dese ki ben sünnet inkarcisiyim, mahvolum gidecek adamlar. Mutezile'nin tarihi kalmayacak. Nitekim de kalmadı ama kalıntıları işte bu İslamoğlu gibi, bu e, Abdullah Azbaydır gibi zındıklar kalıntıları onlarda. Şimdi bu insanların bizim verdiğimiz e, bu delillere karşı şüpheleri var. Diyorlar ki bakın olur mu? Şimdi Ayşe radıyallahu Allah'ın ne dedi? Kunna'ne umaru biqada'is salati, biqada'is savmi ve la'ne umaru biqada'is salat biz Orucun kaza edilmesiyle emrolunurduk, namazın ise kaza edilmesiyle emrolunmazdık hayızlı olduğumuz zaman. Diyorlar ki siz kazayı niçin bildiğimiz bu kaza etmek anlamında? Kur'an'da bakın kaza kelimesi çoğu zaman yerine getirilme anlamında kullanılmıştır. Mesela, iza قَبَيْتُمْ menasikakum, Haç menasiklerinizi kaza ettiğiniz zaman, yani ne? Yerine getirdiğiniz zaman. O yüzden Türkçesi ne oluyor diyorlar bu adesinin, bu zındıklar. Biz oruçlu olduğumuz zaman orucu yerine getirmekle emrolunurduk. Namazı ise yerine getirmemekle önemlidir. Demek ki oruçlu kadın namaz kılabilir ama şey oruç tuta hayızlı kadın oruç tutabilir ama ama ne? Namaz kılamaz diyorlar. E diyorlar ki Ayşe Radiyalan'ın hadisi budur, Türkçesi budur. Al size kada kelimesinin onlar canlım var. Arkadan Arap dilinde baktığınız zaman onlar canlım var ve Kur'an'da da kaza kelimesi yerine getirmek anlamında kullanılmıştır. Mesela o işte haçla alakalı İzâ Hac menasiklerinizi kaza ettiğinizde yani yerine getirdiğinizde. Ve icmaen de bu burada kaza manası o ayetteki yerine getirme anlamındadır zaten. E şimdi al diyor bak senin hadisini çürüttüm. E şimdi avam. Şimdi Türkiye'de bunlar bu şüpheleri getiriyorlar. Siz Türkiye'de bu şüphelere karşı ilmi cevap yapanlar gördünüz mü? Olmaz. Çünkü avamın zaten şeyi yok. Zemini buna hazır değil. Ama bu avama kardeşler bu şüphe verilseydi. Şey bu şuur verilseydi ne olurdu? Şimdi bakın öncelikle aklınızda şüphe kalmasın diye şunu söyleyeyim. Bir kere bunların bu hadise getirdiği bu kaza kelimesinin iki anlamı var. Bunlar çok çürük, zayıf ve batıl şüpheler. Bunlara cevap çok basittir. Ama usul okuyanlara, bilenlere Arap dili bile edebiyatında işte bir kelime birden fazla anlama geliyorsa hangi kelimesini nasıl alacaksın şeklinde mesela. Ee, usuller, kaydeler vardır Kur'an sünnetten ispatlanmış. Cevap kolay benim konum o değil. Benim konum şu. Adam senin get ayet getiremiyorsun zaten. Getirdiğin hadisi de çürüttü böyle. Ne olur? Kitapçık öyle yapıyorlar. Biz ben nice geçmişte tanıdığım arkadaşlarımdan bunların saflarına katılanlar oldu. Yani adam adam yıllar önce tanışmışım bir vesileyle kopmuşuz, gitmişiz, taşınmış, tanımıyorum, etmiyorum, telefonu yok bir şey. Beş sene sonra görmüşüm adam bu zındıkların saflarında. Bunun gibi onlarca insan var ve devamlı geliyor kulağıma. Yani devamlı da görüyoruz, karşılaşıyoruz. Yani birisi olmuş tekfirci, birisi olmuş sünnet inkarısı, birisi olmuş. Oluyor da oluyor da, devamlı da oluyor. Yani bunları biz yaşıyoruz, görüyoruz ve bunlar vakıya olan şeyler zaten. Bakın, şimdi iş, için devamını. Ben şimdi diyelim ki bir hocayım geldi bana sorduğu Ayşe Radiyallahu'nun Meselesindeki, mesela işte bu hayızlı. Şimdi eğer şuurlu selefi ise... Bakın... Hocanın verdiği cevaba karşı üç durumdan birisiyle karşılaşır. Şuurlu selefi, selef fehmi verilmiş, basireti verilmiş... Selefin görüşü dışındaki bütün görüşler cevap veremesen dahi batıldır. Bu şuur verilmiş insan... hocaya, Hocanın cevabına karşı üç şeyle... Üç şeyden birisiyle karşı karşıya kalır. Bir... Ya hocanın ve hoca onun cevabını bilmiyordur. Doğru mu? Ya hoca onun cevabını bilmiyordur. O şüphenin. İki, Ya hoca cevabını veriyordur, biliyordur. Anlatmıştır, bu da anlamıştır. Değil mi? Ya da hoca cevabını biliyordur, anlatmıştır ama cevabı ilmi olduğu için o avam anlayamamıştır. Mesela avam geldi bana sordu dediler ki ya hocam işte Ayşar Adıyallahu'nun kada kelimesinin iki manası varmış. Ben şimdi onu anlattım. Bak kardeş eğer Arapçada işte bir kelime iki anlamından birisi e, geliyorsa öncelikle lugat üç ayrılır. Hakikatin urfiye, hakikatin şer'iye, hakikatin lugaviyye. Burada öncelikle mukaddem olan hakikatin şer'iyedir. Bunlar hepsi kaydı. E, bu sonuca göre burada bizim anladığımız kada kelimesi çıkıyor desem. Şimdi avam bana bakar tuhaf tuhaf. Anlamaz. Yani sonuçta üç şeyden birisiyle karşılaşır. karşılaşır. Doğru mu? Üç şeyden birisiyle karşılaşır. Ama sonuç ne olarak döner? Hoca cevap veremese bak şununla döner. Tamam hoca cevap veremedi ama ben biliyorum ki bu şaz bir görüş. Yeryüzünde bunu kimse söylememiş. Bu insanlar yani biz bunu 30 sene Abdülaziz Bayındır'dan önce konuşsaydık bu veya Mustafa İslamoğlu'dan Nerede bu insanlar? E kıyamete kadar da hak taife olmayacak mı? Nerede bu hak taife de kadının hayır tutmasına caiz görmüş? Şimdi bunlara göre bu ümmet haramı helal helali haram yapmış. Çünkü geçmişte bunu söyleyen yok ya hayırlı kadın oruç tutabilir diye. Daralet üzere birleşmiş. Allah Resulü ne diyor? Daralet üzere birleşmez. O zaman bu, ben cevap veremesem de bu adam batıl. Sana böyle gelir. Çünkü halk bu şuuru olmuş. Yani o yüzden sen Suud'daki insanları, halkı gördüğün zaman e, en güçlü şüphelere bile televizyonda görüyorlar. Ya ne kadar zındık diyor. Adam baştan reddediyor cevap vermediği zaman. Kapatın şu zındığı diyor yani. Hiç böyle. Umurunda değil adamın yani. Anladın mı? Bu şuur oturmuş. Bu mantık oturmuş. Hoca cevap verse kalbi mutmain olur. Hani İbrahim Aleyhisselam diyor kalbi mutmain olsun. Diyor ki hocam bak şuurlu insan şöyle gelir. Hocam bir tane sapık televizyonda dedi ki bak baştan sapık olduğunu kabullenmiş ve sana öyle isimlendiriyor olarak gelir. Düşün ya hocam bir tane deccel sapık bidat ehli hatta kafir olup olmadığı şüpheli bir adam böyle bir şüphe attı diye gelir sana direktmen ha. Yani onu reddetmiş olarak gelir. Ama hocam yani ben cevap veremedim. Ben onun batıl dalalet ehli olduğunu biliyorum. Onu cevap veremesen de biliyorum ama hani en azından cevabını alayım da ilmi bir cevabını kalbi unutmayın olsun. Hoca cevap veremese ne der? Elhamdülillah. Tamam önemli değil. Ben bunu zaten batıl olduğunu biliyorum. Cevap veremese de. Çünkü hoca her şeyi bilecek. Değil. O an ilk defa duyduğu bir şüphedir. Cevap veremez. Cevap verse, şuurlu o, o selefi anlasa bunu ne der? Elhamdülillah. Nimet üstüne nimet. Değil mi? Yine hoca cevap verse, o şuurlu selefi cevabı anlayamasa yine elhamdülillah nimet üstüne nimet. Ama bakın bugün hocaya iki şüpheyle geliyorlar insanlar. bir, Cevap veremiyorlar ya. Bir bu iki acaba bununla geliyorlar işte. Acaba hak olabilir mi? Acaba doğru mu şeklinde geliyor bugün insanlar? Neden? Çünkü havası karışmış. Adamın namazındaki huşusu bile kalkmış ya. Zindanın bir tanesi vermiş reddiye selefilere internet sitesinde. Siz Allah'a tevbe etmiyorsanız isim sıfatı Allah'ı unuttuk diye de etmeyin bakalım. Unuttu unuttun diye Allah karma karışık, uşun bozuldu diyor. E, bozulur tabii. Sen hayatında Selef'in Fehmi adı altında Selef alimlerinin görüşleriyle, ilmi istidirlerle, kaidelerle oturup bir ismini sıfat dersi aldın mı? Bugün Türkiye'deki dersler neye dönmüş şu anda? Özellikle piyasayı takip ediyor musunuz son dönemlerde? Karıma nasıl çiçek alırım? He? Karımla nasıl gezerim, nasıl muamele ederim? Çocuğuma nasıl eğitim veririm? bu dersleri küçümseyenler zındık olur. Ama bu sen selefin fehmini bir köşeye at, bunu at, bunu ortaya koy. O zaman çok değersiz ders kalır ders olur onlar. Ya senin çocuğun güzel bir terbiyeyle, terbiye ile yetişse, akidesi, menheci bozuk olsa nereye gider? Veya nereye gitmesi daha ağır basar? Selef davet bir bütündür. Sen hayatın her kademesine davet edeceksin. Yeri gelecek Hanımıma, hanımımı kendime nasıl aşık ederim onun dersini yapacaksın. Yeri gelecek, hayız nifas dersi yapacaksın. Hani bizim alimlerimiz diyor bunlar hayız nifas alimleri. Yeri gel gelecek cihat meselelerinden bahsedeceksin ama selefin fehmini asıl edindikten sonra gece gündüz bunu anlatırsın yanında da ne anlatırsan anlat. İstediğine reddiyeni ver, istediğin müceddet meselelere tek tek gir. Sen yoldan eziyet verecek şeyi kaldırma meselesini hafife görsen, hafife alsan dinden çıkarsın. hafif hafifsediğimiz hafifse yok. Sakın sözlediklerimiz yanlış anlaşılmasın. Ama selefin fehmi bir köşeye atılıp da bugün, internet sitesinde ben için oy verip diyim de avamın önüne 5000 tane adam, kimin ne olduğu belli değil, kimin ne olduğu belli değil, ne kadar ölçü var bu insanların elinde, altta 500 tane, 1000 tane yorum, ondan sonra bu insanlara sen... Hidayet önderi olarak çık. Ya böyle bir şey olabilir mi? Nerede Selef'in fehmi? Sen insanlara ne anlattın Selef'in fehmine dair? Ya bugün 3 tane 5 tane hadis okuyan bir insan Ebu Hanife'ye e, bidat ehli diyebiliyor. İçinden söylemese de dıştan söylemese de tavırlarıyla bunu yapabiliyor. Alimlerin görüşleri fehmi bu kadar ayak altına almış durumda şu anda. Zaten bir şuursuz o adam var ya Selef'im diyen. Acabayla geldiği zaman zaten. Eğer mesele hayatı bir meselese yetmiyor mu ona zaten şüphe? Düşünün. Şüphe yetmiyor mu zaten? Bakın şiaların pis şeyidir ha bu. Şialar ne yapar biliyor musun? Önce mesela gider. Şia ne yapar? Bak takdidir mesela bu zındıkların. Şia şöyle yapar. Sana demez sahabe sapı kafir demez direkt. Akıllı şialar. O ahmaklar diyor da. Akıllı şia demez. Ben teori babında söylüyorum ha. Akıllı şia ne der biliyor musun? Önce sana cemersin anlatır. Güzelce böyle. Hatta böyle adil anlatır. Anladın mı? Sen bakarsın vay be ne kanlar dökülmüş ne. Yavaş yavaş senden nefret ettirir sahabeleri. Sen hiç farkında değilsin. Sana hiçbir zaman demez bu Bekir bu Ebu Ömer bu. Ben Suud'daki o şialarla karşılaştım da konuştum da adamlar nasıl yaklaşıyor bir görsen. Yani, Tabi ama bildiğimiz için akide akidelerini e, hemen şey yapıyoruz da ama mesela halka nasıl yaklaşıyorlar bir görsen bu zındıkları. Bu işte baki mezarlığının oralarda falan. Yani adam sana Cemil'i fini anlatır önce. Anladın mı? Sonra sen yavaş yavaş başlarsın böyle yezitten. Zaten Yezide bu halk da meyilli Yezide laf döşemeye. Oradan Muaviye'ye geçersin yavaş yavaş. Değil mi? Oradan kayarsın kayarsın bir bakarsın farkına varmadan sahabe düşmanısın. Hiç farkına varmadan. Bir bakarsın sahabe düşmanısın. Neden? Öncelikle öncelikle şüphe atacaksın. Taktiktir bu şialarda. Önce şüphe at. Şüphe at 10 sene sonra eserini de olsa görür. Mutlaka bir yerden dayanır. Şimdi bu da böyledir. Bugün insanlara Nuh Aleyhisselam... Bak her şey te tedricidir kardeşler. Nasıl şirk başladı? tedrici olarak değil mi? Bu da böyledir. Bu da böyledir. Sen Bu, bu, bu insanlar şüphe atıyor insanlara. Bugün hayızlı kadın oruç tutmasına helal diyen harama helal demiştir. Bak ne kadar e, helale haram harama helal demiştir. Doğru mu? Bak ne kadar büyük bir konu değil mi? Yarın bir gün bunu söyleyen bu şüpheye katılan, kapılan daha birçok şüpheye de ne yapar? Birçok şüpheye de kapılır. O yüzden bakın eğer bu insanlar bununla şuurlandırılırsa, bununla bilinirse... Herkes haddini bilir. Selefin fehminin, ilminin ne kadar önemli olduğunu bilirse avam avam insanlar miting caiz mi değil mi konuşamaz. Allah arşa oturmuş mu değil mi konuşamaz, cesaret edemez. Çünkü selefin ilminin ne kadar yüce olduğunu ve kendisinin ne kadar cahil olduğunu şuruna verir, hocalara bırakır. Çünkü ortalığı kızıştıran kimdir? Başlangıç olarak hocadır ama asıl itibariyle kimdir? Yayan onu avamdır. Çünkü neden? Avama bu, ah, bu anlamda ahlak ve edep verilmemiştir. Bakın mesela dediğim gibi bugün Müslüman oldukları şüpheli olan mesela bir sürü işte Ankara okulundaki bazı zındıklar, Mustafa İstanbul'un bayındır zındıkları mesela bunlara baktığında nasıl insanları yoldan çıkarıyorlar? Doğru değil mi kardeşler? 1400, kimse, 1400 senedir kimsenin söylemediği, kimsenin vermediği fetvaları veriyorlar. Ve insanlar da acaba diyebiliyor. Şu an öyle bir durum söz konusu. Bakın mesela örnek vereyim. Mesela mesela bakın İslam oluzundığına nasıl şialığı ne yapıyor, empoze ediyor insanlara. Şimdi biliyorsunuz adam bu Muaviye düşmanı bu zındık adam, biliyorsunuz atıyor mesela meseller Geçen bir yerde denk geldim. Mesela şimdi kaba olarak aklına tam değil e, yani kelime kelime anlatamayacağım oluyor ama anlam olarak şöyle, bu İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı hani çocukla müjdelendiğinde biliyorsunuz. Ne diyor mesela? Ee, orada, ha, e, orada ne diyor? Dahiket diyor. Güldü. Ben diyor düşündüm. E, şimdi zaten süsle edebiyattan bir şey yok. O ses tonunda böyle gıcık bir ses tonunda vardır zaten zındığın. Allah, Allah Azze ve Celle zaten hep öyle yapar bilin. Bak Şiaların yüzlerine bakın hep lanettir. Pisliktir böyle. Allah nuru almıştır. Aynısı var İslamoğlu'nda. Bakın yüzüne. Çünkü adam Şia zaten belli. O yüzden ehli sünnette galebetü zan hakim olduğu zaman bir insana hüküm verebilirsin. Zan haktan bir şey ifade etmez. Bunu bile selefiler yanlış anlamış. Bunu bile. Galebet uzzan oldu mu adama anında hükmü verirsin. Bu adam şia canı, bir insandır. Şimdi bakın namazda sen iki mi üç mü dediğin zaman galebet uzzan üzerine al demiyor mu Allah Resulü? Bak galebet bazı yerlerde amel olur. Onun fıkı ayrıdır. Ama bu adam şia zanı. Galebet uzzan üzerine. Şimdi bakın bu adam nasıl şialığı insanların içerisine sokuyor. Size anlatayım. Ben diyor bu ayeti okuduğumda ya bir peygamberin hanımı çocukla müjdelendiğinde niye güler yani takmış taktığı mevzu mevzuya bak niye güler diye kafama taktım buna yakın anlamlar tamam mı sonra diyor ki ben bu işin içinden çıkacağım başladım araştırmaya şimdi bütün sünni tefsirlerini gezdim hiçbirinde cevap bulamadım şimdi bak sünnilikten nefret ettirip şialığı sevdirecek ya bu hepsinden nefret ettirdim diyor şey hepsini, hepsini gezdim hiçbirini göremedim diyor hiçbirinde bunun cevabını göremedim sonra bitti tefsirler bitmiş sünni tefsirler en son diyor başladım şia tefsirlerinde araştırmaya bir de ne göreyim taba taba ile cevabı var o şiaların pis tefsiri var yazındık. diyor ki orada hadat kelimesi şey dahiket kelimesi Arap dilinde hadat anlamına gelir hayız oldu yani demek ki orada İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı güldü değil hayız oldu. Ve bu da diyor ayetin anlamına çok daha uygun. Neden? Çünkü yaşlı bir kadın hayız görürse ancak ve ancak değil mi ümidi gelir. Çünkü biliyorsunuz yaşlı kadınlar ne? Bir dönem yaşarlar o dönemde ne olur? Yani bir yaş vakti gelir genel olarak ne olur? Hayızdan kesilirler. Zaten öyle oldu mu da hamile kalamazlar artık. Çünkü biliyorsunuz o kanındaki çocuk kanla besleniyor. Şimdi durum böyle olunca diyor ki bakın demek ki orada hayız oldu. Çocukla müjdelendiğinde güldü değil. Nasıl da çözdüm. Şimdi bakın kardeşler. Şimdi bunun ilmi boyutuna çok kısa değineceğim de. Ne kadar batıl olduğuna. Ama şuna bakın. Şimdi önündeki binlere baktığında. Binlere baktığında. Tersilere. Yo yo önündeki binlere insanlara baktığında. Evet. Bunlar bunu can kulağıyla dinliyor değil mi? Şimdi attı bir tane isim. Öncelikle... Cahil konumda kaldı mı bütün sünni tefsirleri bu anlamda? Kaldı. Hak onların dışına çıktı mı sünniliğe? Çıktı. Sünnilikte hak olmayan bir şey şialıkta olabilir. İhtimalini verdi mi bu insanlara? He? Verdi. Ve bir şia tefsiri de tanıttı mı? Tanıttı. Kendince de süper bir silal yaptı mı? Orada herkes var ya inanın vay be demiştir biliyor musun? Vay be hakikaten ne kadar ayete uygun yani. Ne alaka var güldü? Yaşlı kadın ayız olur ki hamile olsun derler. Değil mi? Bitti bak. Onun diyelim ki 1000 kişi mi, 2000 kişi mi dinliyor? 30 kişi, bırakın o 1000-2000 bin, bin kişiden hepsini, 30 kişi bundan ne meransa ya ben bir tabe tabey tefsirini bir alayım da bakayım dese, bir merak etse yeter ona. Ve o 2000 kişinin yüzde 99'u onu sevenleri söylüyorum, yüzde 99'u şunun farkına vardı kesin olarak. Yani şünlikte şünlik sünlülük tefsirinde hiç olmayan hak şeyde olabilir şialıkta. Çünkü onu ispatladı ya adam kendince. Tamam bitti artık. Şialar sevildi. Şialar sevildi. Yeryüzünün en şerli fırkalarıdır rafiziler. Onların kökü Batini'lere dayanıyor. O da biliyorsun Yahudilere dayanıyor. tarih zamandaki münafıklar. Sahabeleri de katleden bunlar. bütün e, Hepsini de bütün fitnenin çıkaran da başı bunlar. Bu insanları sevdi bu şimdi halk. Zaten ne güzel şu anda o, evet, he, yani. şu anda zaten e, Amerika'yı da kafa tutuyor. Tamam bir numara şu an şeylik Şimdi durum böyle olunca kardeşler bakın Sünniliğin değeri düştü. Sünnilik gitti elden. Şimdi bir kere öncelikle bu adam sahtekar zaten. Zındık olması bir yana bir insan zındık olur. Mesela biliyorsun Mekkeli müşrikler müşrikti ama yalan meselelerinin bir, bir cüzünde doğruydu. Yani değil mi? Dürüstlerdi. Bunda o da yok. Bu bir kere sahtekar. Sünni tefsirleri dahiketin hadat anlamına geldiği ben bir tane mutavval tefsirin bundan hali olduğunu görmedim evet biliyor musun? Bir tane dahil. Hani bir tane Tefsirde olur. Dersin ki ya onu gözden kaçırmıştır. Bütün sünni tefsirlerin mutavvalatında vardır. Hadat kelimesi şey dahiket kelimesi hayz oldu anlamına gelir. Kabil olarak zayıf görülmüştür ayrı onun sebebi. Bir kere burada bir sahtekarlık var. Ehli sünnetin tefsirlerinde bir görülmemesi. Yani. E Tabii. Ve Arap dili edebiyatında da zaten baktığın zaman hadat kelimesi raci olan görüşe göre yaşazdır. Hadat Yani dahikenin hadat anlamına gelmesi, gülmenin hayz oldu anlamına gelmesi yaşazdır. Ya da çok zayıf bir görüştür bir karine olmadığı müddetçe onu getiremezsin. Velhasıl bizim meselemiz bu değil. Ama şunu anlayın bakın bu insanlara neleri veriyorlar. Şimdi Kadir, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı güldü mü hayız mı oldu çok mu önemli? Yani o kadar bir tesiri yok değil mi? Bir fıkhi mevzu yani şey olarak diyorum hani bir fıkhi mevzu veya bir tevhidi bir şey değil değil mi? Yani bugün bir ehli sünnetten birileri çıksaydı bu ihtilaflı bir görüş olsaydı ki çünkü ehli sünnetten var hakikaten bunu diyenler de çok nadir de olsa çıkmış. Yani bu seni bidat'a götürecek şey değil, değil mi? Mesela olarak zati itibariyle çok önemli değil. Güldü mü, hayız oldu mu? Yer mi? Ama bakın bu insanlara şüphe attı mı bu? Şimdi Türkiye'de Selef'in, fehminin şuurunda olmayan insanlara sorun. Mustafa İslamoğlu böyle bir şüphe attı. Bunun ilmi cevabı nedir? E, hakikaten, hadat kelimesi Arap dilinden, Arap dilinde de var mı biliyor musun? Arap dili şiirinde de var yani. Hadat, dahiket kelimesi gelmiş, hayız anlamını kastetmiş. Getirdi şimdi bu ayetindeki eh, dahiket kelimesi, güldü kelimesi Arap dilinde iki manla. Bir hayız oldu, bir güldü. Sana getirdi bu şüpheyi. Nasıl çıkacaksın içinde? Var mı Resulullah'ta bir tane hadis ol güldüğünü anlatan veya hayız olduğunu anlatan? Bu ayet açıklayan yok. Nasıl bileceğiz şimdi? Hadi. İşte, şimdi bak, meselenin ne, olduğunu, ne olduğu önemli değil. Ama attığı şüphe önemli. Cevap veremiyorsun ya, cevap veremedin mi otomatikmen senin dünyanda ne yerleşiyor? Demek ki hak bizim selefimizin dışına da çıkabilirmiş. Bunlar böyle münafıkça insanları saptırıyorlar. Münafıkça insanları saptırıyorlar. Az önce söylediğim mesela, şey mevzusu attığı şüphe. Yani kunnâni umarû bir kada'ı s-savmî velâni umarû bi salatı. Biz orucu kaza etmekle namazı ise kaza etmemekle emrolunurduk. Yani yerine getirmekle demek. Kaza kelimesinin anlamlarından birisi. Hadi Kur'an sünnet Kur'an'ı şerh ediyor. Doğru mu? Şerh ettiği sünneti de adam sana kendi açısından çürüttü. Türkiye ortamı buna ilmi olarak cevap vermekten müsait mi? O yüzden sor. Çık dışarı sor. Herkese sor. Kimse buna ilmi anlamda cevap veremez. Neden? Selefin fehminden uzak olduğu için insanlar. Halbuki o kadar basittir ki ilmi anlamda bunların cevabı. Ama işte bunların attığı şüphe şüphe olarak yeter. İstersen semeresi 10 sene sonra görülsün. Tabii ki bunlara cevap vermek, bunların şüphelerine cevap vermek çok basit ki biz zaten nice derslerimizde hep anlatırken veriyorduk zaten bunlar ara ara örnek verirken. Ama bakın şerefin şuuru oturmuş insanlar buna cevap veremeseler dahi bunların batıl olduklarını bilir. Doğru mu şuurlu şerefiler? Der ki ya bin senenin bilmediğini Mustafa İslamoğlu mu bilir? Değil mi? Bayındırzın'da Ank Ankara Okulu mu bilir? Kim bilebilir ki yani? Doğru değil mi kardeşler? Kimse kulak asmaz. Ne der avam bu şüpheleri duyduğunda? Ya kimsenin bugüne kadar anlamadığını bunlar mı anladı? Der kendi dünyasında meseleyi bitirir. O yüzden kardeşler Şeyhül İslam'ın da dediği gibi selefin görüşünün dışına kimse çıkamaz. İmam Ahmed diyor ki eğer senin bir konuda imamın yoksa onu terk et. O yüzden bugün kim olursa olsun ve delili ne olursa olsun eğer geçmişte kendisi gibi söyleyen bir ehli sünnet selef imamı yoksa o reddolunur. Görüşü ne olursa olsun. O yüzden İmam Ahmed özellikle buna vurgu yapıyor. Senin bu mese bir meselede imamın yoksa terk et. Yok ben Bukhari'den delil getirdim, Müslüm'den delil getirdim. Sen o delili yanlış anladığına hükmedeceksin. Ancak bugünkü birçok selefiyim diyen insanlar ne yapıyorlar? Veriyorlar kasabın manavının önüne Kur'an sünnet. Adam anladığını anlıyor. Sonra yarın bir gün bu bidat ehli kimselerden Kur'an sünnetten delil ya Adam delil getirdi diyor. Delil getirdi diyor. Edebül müfretten delil getirdi. Ayağı, ayağı kırılan sahabe Ya Muhammed de diyor düzelir. Ya Muhammed diyor o da düzeliyor. Edebül Mufret hadis. Bakın görürsünüz. Al hadis getirdin diyor istiğase. Allah'tan gayrısından bak sahabe Ya Muhammed dedi. Hadis zayıf. Sen ne dersin Abul Kadir ona? Mesela hadis zayıf dersin değil mi? Mesela. Mesela. Hadis zayıf. Neye göre zayıf Abul Kadir? Sen hangi hadisin ravizincine indin de baktın kendi başına? Elbani'yi taklit ettin. Değil mi? Veya başka muhadisi taklit ettim. Binbası taklit ettim. O adam diyor ben de kendi alimlerini taklit ediyorum. Bak bugün Türkiye'deki bütün selefiler, bizim selefiyim diyenler, alimlerimiz hadislere sahih dedi diye sahih diyorlar. Doğru mu? Evet, evet. Kim ravizincilerine inebilen bir tane hadis ilminde mutakassis Türkiye'de bir tane adam var mı? Yok. Yok. Yok, e, yok yani. Bak en başta kendimi sokuyorum. Allah şahit en başta kendimi sokuyorum. Direktmen dahil olan benim Türkiye'de bir tane hadis ilminden anlayan İlal ilmini bilen bir tane insan var mı? Yok. Yani herkes Türkiye'de bizim büyük muhaddislerimiz, Elbani gibi diğer büyük muhaddislerimizi taklit ederek bu hadis sahih veya zayıf diyoruz. Doğru mu? Hmm. Şimdi aynısını adam yapıyor. Kendi alimlerine bakıyor, evet. sahih diyor. Sahih diyor, zayıf diyorsa zayıf diyor. Onun ile şimdi bak senden hakikaten hepinizden bana bu konuda itiraz getirmenizi istiyorum. Yani aklınızda e, akli yönden yaklaşın, e, nas yönünden yaklaşın. Bana mutlaka bir itiraz getirin istiyorum. Münakaşa yapalım burada. Ben diyorum ki bizim alimlerimizi taklit ederek hadislere sahih dememizle bu tasavvufçuların alimlerine yaklaşarak hadisleri sahih demesi arasında Türkiye'ye gözüyle baktığımızda hiçbir fark yoktur. Fark vardır diyenler söylesin buyurun. Sen şimdi bir namaz şeklin vardır değil mi Abdülkadir? Ya elle gidiyorsundur ya dizle gidiyorsundur ya imamın arkasında fatih okuyorsundur. Bunu da belli bir hadisleri okuyarak öğrendin değil mi? Baktın namaz kitaplarını okudun Elbani'nin, başkasının, Şeyh Tayyar'ın vesaire, Guraba'nın bastığı bilmem ne. Okudun. Hadis sahih diyor dedi, diye sahih değil mi? Tek tek inip ravilerine bakmadın herhalde. değil mi? O yüzden bütün hepimiz bu anlamda tabiciyiz veya taklitçiyiz. Hiç umurumda değil. Taklit isimlendirdin onu, tabi isimlendirdin. Ben şunu söylüyorum. Taklit isimlendir veya tabi. Senin yaptığınla, senin yaptığınla bu tasavvufçunun aynı şeyi yaparak işte çölde sizin bilmediğiniz Allah'ın kulları vardır. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin başı sıkıştığında o hadisi almış ve sahihliğini kendi alemini taklit ederek almış ve istigasa yapıyor. Ve edebül müfretteki hadisi almış. Ya Muhammed ayağı kırıldı ya Muhammed diyor onu almış. Aynı ona tabi olmuş. Ya Elbani Muhaddis ben ona güveniyorum. Adam da diyor benim şeyhim Muhaddis ben de ona güveniyorum. Ne fark var? Hatta ben sana Elbani'nin övdüğü, asıl, asıl olarak Elbani de sapık görüyor, zaten de sapıktır. Ama hadis ilminde hakikaten bazı cihetlerde ilmi olan bazı kesimler de var. Mesela Abdullah el-Habeş'i zındığı gibi geçenlerde öldü. Bu Ahbah cemaatinin liderlerindendir. Hadis ilminde hakikaten ilmi vardır. Mesela bugün Muhammed Avvame gibi hadis ilminde bunların belli ilimleri vardır. Ha? Hatta bazı bizim ehl-i sünnet alimleri de hadislerde ilmi olduğu ikra edilmiş kimseler. Bu insanları taklit ediyorlar bunlar, alıyorlar. Ne fark var? Fark istiyorum. İyi de hocam o zaman çözüm nerede? Değil mi? Çözüm nerede? Bakın bunların da bizim de ittifak ettiğimiz üzere. He? Bir hak topluluk var. Değil mi? Şimdi bakın işin size basit fıkhı konusunu açayım size. Diyorlar ki ya sen selefiyim dersen, selefin fehmi dersen veya İbn Teymiye dersen, Muhammed bin Abdülvahhab dersen o da İmam Rabbani der. Doğru mu? Veya ne der? Şah Nakşibend der, başkaları der vesaire vesaire. Ben de diyorum ki bakın bırakın bunların hepsini bırakın. Ben sana İbn Teymiye'den getirmiyorum. Muhammed bin Abdülvahhab'tan getirmiyorum. Ben onu selefi kardeşime, onlara alim kabul olmuşlara getiriyorum. Ben şimdi sana kendi alimlerimi götürmüyorum. Sen zaten reddediyorsun, sapık diyorsun, bidat ehli diyorsun benim alimlere. Ben de senin kabul ettiğim bazılarına bidat ehli diyorum. Hatta bazıları da birçok şirkler var. Getirmiyorum sen de bana. Senin de benim de bütün bu ümmetin de kabul ettiği Sahabeleri de gitmiyorum ha. He. Çünkü herkese göre kendi, kendi cemaat sahabe gibi inanıyor. Sahabelerin talebelerine, onların dizinin dibinde ilim almış ve Allah Resulü'nün övdüğü ashaba gidiyoruz biz. Tabi'in tabi tabi'in tabi dönemlerine. Bakın bırakın hadis ilim, hadislerin bize senetle gelmesine. Tabi'in, tabi tabi'in tabi akideleri bize bile bize senetle gelmiştir. Bizim akidenin güzelliği o kadar önemlidir. Dönelim bunlara. Bunlardan bir cümle, bir kelime istigaseye dahi şey var mı? Bu rivayetleri sahihleyip de, bu rivayetleri sahihleyip de Allah'tan gayrısından yardım isteyebilirsin diyen tek bir laf var mı Ehl-i Sünnet'te? Bakın. Bütün sorunu çözüyor. O yüzden bize şöyle itiraz getiriyor. Ya sen alimlerim dersen tasavvufçular da alimlerim diyecek. Keşke öyle deseler de, bu bizim işimize gelir. Keşke öyle deseler de ortak bir noktada birleşsek. Evet alimlerimize dönelim ama ben senin alimine dönmüyorum. Sen de benim alimime dönmüyorsun. Ama ittifak ettiğimiz yok mu alimler? İmam Mücahit, İmam İkrime, tavus İbn Abbas'ın, İbni Mesud'un talebeleri. Yeryüzündeki tüm insanlara göre, hatta bir cihetten mutezilelere de göre, bütün diğer fırkalara da göre. Bunlar yeryüzündeki en hayırlı insanlardır ve bunlar, bunların icması haktır. Bütün fırkalar kabul ediyor bunu. Kendisini Sünniliği asıl itibariyle sünnete nispet eden. Bütün fırkalar kabul ediyor bunların icmasının, görüşünün hüccet olduğunu. Hadi dönelim Selefe. Hiçbiri yapmaz bunu. Ya bak mesela Cübbeli Ahmet Hoca zındığına mesela getirir deliller. Ayet sayar, hadis sayar ama Selefe dönelim dediğinde kaçarlar hepsi. Hatırlıyor musun Ebi sen mesela Cübbeli'ye getirdiğinde Ebu Hanife'nin o kitabını, fıkıl ekberini... Ne demişti sana? Onlar kalef, biz selefiz. Şey, onlar selef, biz halefiz. Doğru değil mi? Pazarda meyve sattığımız dönemler. Hatırlıyorsun iyi. Git bir kül kül tezgahımız yakındı Külliye cübbelin. Ne dedi adam? Sapık. Onlar selef, biz halefiz. Halefi alırız. Bak, resmen selefin kendisi gibi düşünmediğini ikrar etti. E, bizim şefaat derslerinde biz örnek verdik. Kaç tane eşari itiraf ediyor? Selef kendi gibi düşünmediği halde. İşte halk bunu bilse ya sahabelerin talebeleri gibi, tabi-i tabi gibi düşünmüyorlarmış bir insan. Halklar, halk bunu bilse, bunun şuuruna varsa bu insanların delili ne olursa olsun reddeder, yüz çevirir. Yani. Çünkü neden? Cübbeli Ahmet'e göre dolaylı yönden bu insanlar zındık. Halk bunu anlar en azından. Ve Abdülaziz Bayındır Mustafa İslamoğlu gibi ve Ankara Okulu gibi bu kafirler zaten bunların şeyle hiçbir alakası yok. Sünnetle. Onların İrab'da mahalli yok zaten. Ama halk bunu bilirse... Der ki ya subhanallah yani 1400 senenin söylemediğini bunlar söylüyor. Yani kimsenin bilmediğini bunlar mı bilecek? Size selam olsun der. O yüzden kardeşler bakın çok iyi meseleleri anlamamız lazım. Biz bütün nasları Selef'in fehmi ışığında anlarız. Selef bakın Selef'te kaydedir Ümmetin amel etmediği bir hadis şazdır. Bitti. Bitti. Ümmetin amel etmediği bir şey şaz kalır. Bakın niçin İmam Tirmiz diyor ki ümmet bu üç hadiste amel etmemiştir? Bakın ne? Şimdi isabet etmemiş orada da İmam Tirmiz'i tam. Ama şimdi biz selefin menhecini anlıyoruz bakın. Menheçten, ha, menheçten. Ümmet amel etmemiştir diyor. Bakın. Ha, demek ki ümmet bir şeyle amel etmiyorsa sen onun raviz zincirlerini sahipte görsen mutlaka başka bir illet var. Çünkü Türkiye'de maalesef hadis ilmini öyle rezil kepaze ettiler ki, senet zinciri sahiptir diye adam hadise sahiptir diyor. Böyle bir hadis ilmi dünyadaki hiçbir muhadiste, hiçbir ilim talebesinde görülmemiştir. İlet ilmi nedir? Hadisin bir de illet ilmi var. Senedinin raviz zincirlerinin sayı olması yetmiyor. Olayda şaz meselesi vardır. Olayda ee, illetül kadiha meseleleri vardır. İlla yani sen işte maittu senedi bu bi nakl-i al-dabit ta hadisin 5 şartı vardır. Senedi başından sonu muttasıl olacak, hepsi güvenilir olacak, hadis sahih ya. Böyle bir ilim yok ki hadis ilminde. Kimse söylememiştir bunu. Bu ravi zinciri muttasıl olacak, evet güvenilir olacak ama illetul kadiha meselesinden de hali olacak. İlletul kadiha'lardan bir tanesi de yani hastalık illeti o hadisi böyle e, çürütecek. İlletlerden bir tanesi de ümmetin onunla amel etmemesidir. O yüzden İmam Ahmed'in bak söylediğine bürünme bir, bir mesele senin imamın yoksa onu terk et. Hadisin ne olursa olsun. Ha hmm. yok İmam Ahmed. Bir şeyde senin imamın yoksa terk et diyor ona bak. Hmm. Anladın mı? İmam Tirebi diyor bu bununla kimse amel etmemiştir. Ya yani bu hadis ilminde mütevatirdir. Ve bu bütün hadis ehlinin İbn Mâîn, İmam Ahmed ve onların hesabından gelen bütün böyle muhakkik hadis alimlerinin icmasıyla bu illetül kadihadır. Ümmetin amel etmemesi. Ümmetin reddetmesi. Anladık mı kardeşler? Bu çok önemli bir şeydir. O yüzden bakın alimler hep Kur'an derdi geçmişte. Şeyh Elvani ne diyor mesela? Menhecü Selefi de mesela ne diyor Şeyh Elvani orada? Diyor ki ne zaman ki diyor işte herkes kendini kuran sünnet Sünnet'e etti, herkes delil getirmeye başladı, zayıf hadisler çoğaldı vesaire bir sürü şey oldu. Artık Selef'in fehmi kaydı, şart koşuldu. Şart çünkü sen zaten Selef'in fehmi dışında görüş yoktu. O yüzden sen kuran Sünnet diyordun bitiyordu zaten olay. Anladın mı? Ama şimdi olay değişti. Kimin delili yok ki? Ama bu delil, getirdikleri delil iki şeyden bir tanesidir. Ya getirdikleri delil zayıftır ya da sahihtir ama söyledikleri anlama gelmiyordur. Başka bir artar olamaz. Selefin zıttına hiçbir hadis, hiçbir ayet olamaz. Allah'tan gayesine yardıma, herhangi bir isim sıfatı iptale dair hiçbir nas olamaz. Çünkü bunlar Selefin icma ettiği meselelerdir. Amer'in imandan olmayacağına dair hiçbir delil olamaz elinde. Bu tasavvufçuların getirdiği şirklere hiçbir delil olamaz. Ama... Adam getiriyor ve getirirken de senin yaptığının aynısını yapıyor. Ne yapıyordun sen? Alimlerin sahih diyor dedi. Diyor diyordum. O da aynısını yapıyor. Ama gel kendi imamınla ve aliminle gel. Selef'ten nerede Allah'tan gayrısından istiğase? Nerede Allah'tı? nerede isim sıfatın iptaline dair bir şey? Nerede amelin imandan bak Ebu Hanife ile başladı ya amel imandan olmama selef arasında. Nerede öncesi? Onlar kendileri de itiraf ediyor olmadığını. O yüzden kendi kelam elinden gelen ashabı Ebu Hanife'nin onun ta yolunu takip ettiğini söyleyen ama etmeyen aslında kelamcı olanlar itiraf ediyorlar. Hadis elinin icmasına göre amel imanlancıdır. Düşün yani. Bütün bunların kapılarını tıkıyorsun. O yüzden ya biz hocalarımız dersek onlar da hocalarımız der. Böyle bir şey olmaz merak etmeyin. A, keşke böyle dese insanlar alimlere gelse de en azından bize kapı açılır. Hadi dönelim bu temiz selefe yeryüzünün en faziletli insanlarına. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Ayetini dahi bize getiren insanlara dönelim. O yüzden verdik avamın eline al Bukhari oku. Ondan sonra ne olur bu? Sonu ne olur bunun? Ya bunun umumu var, hususu var, mutlağı var, mukayyedi var, nasih var, mensuh var. Bakın. Dikkat edin. Bunlar davette işinize yarayacak cümleler. Bakın şimdi kardeşler. Diyorlar ki. Biz avama veriyoruz. Bukhari, Müslim'i meal oku diyoruz. Ama demiyoruz ki hüküm çıkarın. Anlamadığınız yerde gelin sorun. Ya zaten sen öyle dediğin an dalaletin başlangıç noktası. Yani adam demek ki anlamadığını soracakmış sana. Anladığını zannettiğini ne? Ömür boyu sormayacak. O yüzden Selef ne diyor? Bidat, bidat birçok haramdan daha aşırıdır. Neden? Çünkü haram olduğunu bildiği için adam onun. Tamam mı? Tövbe, tövbe edebilir. Ama bidat şeyi dine, dinden zannedildiği için ömür boyu tövbe etmez bidat olduğunu bilmediği müddetçe. Doğru mu? O yüzden bakın kardeşler, sen şimdi avamın eline veriyorsun Bukhari Müslimi. Al oku diyorsun. Ondan sonra ben hüküm çıkarmanı istemiyorum ama. Anlamadığın yerde gel sor. Demek ki adam anladığı yerde sormayacak ki hiçbir zaman. İhtiyaç duymayacak sana. O yüzden bugün Allah'ın unutma Allah'ı bulutta gezenler geziyor görenler var. Dünya semasına indiği hadisi öyle anlamış adam yıllarca Demek ki ya bir, bir yerde ee, işte ra, rast gelmesek adama, adam belki o görüşle ölecek ya. ya ben diyor hayatım boyunca böyle anladım. Ben bu karda, bu sünde böyle okudum. Allah dünya semasine iner, dünya Seması iner. Onu anladım. Allah'ın unutmasını bu insanlar ne anladı? Sen çık şimdi sola, sokakta selefiyim diyenlere sor Allah aşkına. Ya Allah aşkına demek caiz değil de. Allah için sorun insanlara. Yani bunlar... Allah'ın tuzak kurma sıfatını gördükleri zaman Allah tuzak kurar. Nasıl anlıyor bu insanlar? Mufavvidalık var insanlarda. Nasıl anlıyor bunu? Biz aldatırız ayetini nasıl anlıyor? Al alay ederiz ayetini. Nasıl anlıyor bu insanlar? Bakın bugün selefim diyenlerin akidelerinde bir sürü bozukluklar var. Bir sürü dalaletler söz konusu. Fıkhi mevzularda da akidevi mevzularda da Adam, alna, adam eline almış şimdi, soruyorum. Adam eline almış, mali. Bu, bu lafızları duyduğunuzda unuttuk, tuzak kurduk vesaire. Bu türlü lafızları ve onlarca var, yüzlerce böyle lafız var. Duyduğunuzda bunu, duyduğunda bu halk nasıl anlıyor sizce? Emin olun çoğu Allah'a unuttuk sıfatını ver, vermiyor. Vermiyor. vermiyor. Unutmadık sıfatını da vermiyor. Veremez. Ya kendi kaidesine göre vermemesi lazım. İkisinde yapmıyor. Neden? Çünkü geçiştiriyor. İşte bak şeyhul işte bunun ismi mufavvidalıktır. Ya bu insanlarda mufavvidalık var. Bu insanlarda muabdilalık var. Selefiyim diyenlerde. Adam tuzak kurma sıfatını iptal etmiş. Yok diyor öyle bir. Nasıl Allah tuzak mı kurar diyor. Bu insanlarda müşebbihelik var. Allah bulutlarda gezecek. Allah'ın nuzulunu. Bakın. Bakın kardeşler. Vallahi billahi vetallahi. Bu insanların içerisine, selefilim diyenlerin içerisine. Farkında değiller tabi bunlar. Müşebbihelik var. Aynı insanlardan bahsediyorum. Yani bizzat bir insanın kendisinde aynı anda hem müşebbihelik var, hem muabdilelik var, hem ee, mufavvidalık var farkında olmadan. Al işte o geçiştirdiği ayetlerin içi, mufavvidalıktır. O yüzden geçen birisiyle, bir kardeşle, Selefiyim diyen, akidesi de düzgün ama hataları var işte bu söylediğim menhecilikten dolayı. Ben dedim ki kardeş nasıl anlıyorsun Allah'a? Ya hocam diye böyle hiç anlamını Allah'a havale etsek, geçiştirsek? Ya ehl-i sünnet Allah anlamını Allah'a havale etmemiş, keyfiyetini Allah'a havale etmiş. O yüzden el-istiva'u ma'lum der. Sen anlamı Allah'a havale etmek sapıklıktır, mufavvidalıktır. Biz anlamlarını biliriz. Anlamlarını biliriz. İstiva üstü olmak der. Ama bu üstü olma, olmanın nasıllığını bilmeyiz yet el demektir. Anlamını bilir ama bu elin nasıllığını bilmeyiz. Bak geçiştirmiş mufavvida insanlar. Diyorum ki Allah tuzak kurar ya öyle diyemiyorum. Bak muattil olmuş adam farkında değil. Dünya semasına indiğine inanmış adam müşebbihi olmuş. Bunlar sadece birer örnek bir sürü örnek var. Adam iman meselesinde harici olmuş farkında değil. Harici görüşüne sahip olmuş bir mevzuda farkında değil. Mümin mümin olarak zina etmez hadisini nasıl anlamış o anda mümin olmak Olmaz diye anlamış adamını. Hani diyor ya iman çıkar mümin mümin olduğu zina etmez. O an zina ederken mümin değil olarak anlamış yıllarca insanlar bunu. Bana getirin bakalım Türkiye'de bunları ders yapmış bu hadisleri. Eski dersleri çıkarın ortaya koyun. Allah için ya bunu yapın ya. Koyun da bu hadisleri şerh etmişler insanlara. Yok al bukariye oku demiş adam bunu okumuş böyle anlamış. Yok bu hadislerin şerhi anlatmamışlar bunları. Adam yine farkına varmadan mürciyenin görüşüne e, şey yapmış. Amelin cinsinin terki. İmanın sıhhatini gideri diyorsun, değil mi? Yok diyor. Ya amel hiç amel olmasa da adam Müslüman diyor. Yani düşünün ne halde bu insanlar? Ve biz bunları görmezden geliyoruz. Vallahi kardeşler, bakın sizin üzerinizde de, sizin üzerinizde de bu anlamda büyük sorumluluk var, sorumluluk var yani. O yüzden yani siz bir, ins bir insanla oturduğunuz zaman, konuştuğunuz zaman dini meselelerde eğer mesele mücerep mevzu ise, onu konuşacaksınız, şüphesiz konuşacaksınız. Ama mutlaka onun çözümünün selefin fehminde olduğunu vurgulamanız lazım gece gündüz. Bir insan gelse, şuuruna varmış bir insan. Şuuruna varmış bir insan gelse selefin fehminin. Ya sen Allah'ın unutmasını nasıl anlıyorsun? Ya ben bilmiyorum dese, alimler ne diyorsa onu kabul ediyorum. İnsan bilmeyebilir. Ya biz bu insanları bilmedikleriyle suçlamıyoruz. Bakın yanlış anlamayın. Farklı bir menheçten yanlış bir eşten dolayı vardıkları sonuç sebebiyle suçluyoruz. Meneçleri yani yanlış. Anladık mı? Yoksa tabii ki yani herkes işte nesiyeyi nasıl bilecek tuzak kurmayı bütün insanların bunları bilmek zorunda değil. Ama bu insanlara bu mealleri okutuyorsunuz anlıyorlar ve bunları geçiştiriyor bu insanlar. Ama şuurlu insan ne der? Tamam biz normalde asıl itibariyle, itibariyle Allah'ın tüm isim sıfatlarını kabul ederiz. Ama bu meseleyi mücerrede olarak bilmiyorum. Veya bu Ama adamlar öyle değil şu an. Ya evet tuzak kurur diyor ya tuzak kurmaz diyor ya unutur diyor ya unutmaz diyor yani bir sonuca varmış kendince sorduğunuz zaman bu ben hiç bozukluğundan dolayı. Sonra biz Kur'an-Sünnet dedik de akidemizde ne var? Ya ne yok ki? Siz imanda mı mürci olmadınız imanda mı harici olmadınız isim mı müşbibiye mu attıla mı olmadınız mufavida mı olmadınız? Ya bu siyasi davranmak nereye kadar yani herkes birbirini idare etsin herkes birbirine yumuşak davransın. ne yani adam mufavida susalım mı burada? O yüzden getiriyorlar adamın önüne. Diyorlar ki ya sen selefisini tevhir etmiyorsun. Allah'ın unutmasını tevhir etme o zaman. Hocam kafam karıştı. Vallahi şöyle böyle. Cık. Vallahi bilmiyorum. Sen iki hadis öğrendiğin zaman müftünün kapısına dayanıyordun. Tartışıyordun. Camide ta münazara ediyordun. haniflerle. niye için elleri göbek altında bağlıyorsun. O zamanlarını selefin fehmini öğrenmekle değerlendirseydin. Alimlerin sözlerini okusaydın. Bakın. Mesela e, en basit örneklerden bir tanesi. Adam getiriyor mesela. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Resul'u e uyma emre diyor. Resul de bize ne verdiyse onu alacağız. E güzel de Resul sana ne verdi? Resul ne verdi bize? Biz Resul'ün dediği, biz Resul'ün söylediğini yaptığımız için bu ümmetin icmazlığını görüyoruz. La teştemim ümmeti hala daraletin demiş. Benim ümmetim daralat üzere birleşmez. Kıyamete kadar hak bir tayfa olacak. Bunların dışına çıkmayacak. Yani getiriyorlar da dayatıyorlar insanlara. Ee, ben size iki şey bırakıyorum. Ee, Kur'an mı Ya Kur'an sünnet sadece böyle kelimelerden mürekkepler bir hale gelmiş. Böyle bir sayfa üzerinde yer alıyor. Kur'an sünnet böyle bir şey değil ki. İçerisinde anlamlar var. İşte bu anlamlar bize Selef'in fehminin hüccet olduğunu söylüyor. Bu anlamlar bize selef'in masum olduğunu söylüyor. Bakın o yüzden mesela Şeyhül İslam İbn mesela bakın kardeşler bu alimlerin ilmi, selef'in fehmi o kadar bizim için değerlidir ki ilmi anlamda o kadar yüksek noktalardadır ki bakın ben bu örneği her zaman veriyorum. Bakın bu kaideyi Mesela bir Şeyhul İslam'ı örnek alın. Şeyhul İslam İbni Temiye öyle bir alimdir ki o gün verdiği kaidelerle bakın o gün verdiği kaidelerle ilmi anlamda verdiği kaidelerle bugün yeni çıkan şüpheleri def edebiliyorsun. Yani öyle öyle elimizde kaide ve kurallar var Kur'an sünnetten çıkan. Bunların getirdiği bütün yok dahiket hayız manasına gelmiş yok o ee, bilmem ne eee işte kaza şu manaya gelmiş. Hepsinin cevabı ilmi kaidelerle mevcuttur ve basit derehli sünnete göre. Ama selefin fehminin yolundan ilerleyen insanlar içindir bu. Mesela adam diyor, "Eyn Allah. Allah nerede?" Getiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini. "Eyn Allah. Allah nerede?" Câri dedi ki, "Fissema." Semadır. Al sana delil. diyoruz. Adam çürütüyor. Eyne kelimesinin diyor iki tane anlamı var. Birisi nerede, birisi de değeri ne kadar. Evet doğru hakikaten de aynı kelimesi cümlesi yakında. Nerede ve değeri ne kadar şeklinde iki, iki kullanış hali var. O zaman diyor Resulullah'ın sorusu ihtimalli oldu. Ya cariyeye sordu Allah nerede ya da dedi ki Allah'ın değeri ne kadar. Cariye de yukarıda dedi. Allah nerede sözünü ele alırsak yani Allah yukarıda olmuş oldu. Allah'ın değeri ne kadar yani bu semalar kadar. Hani uzatırsın ya bir çocuk ellerini açar ya. Oğlum beni ne kadar seviyorsun açar sonuna kadar falan. O yüzden diyor hadis ihtimal, al. Yani çok basittir çürütmek. Eğer selefin fehmine dönüp ilmi kaideleri, kuralları okumazsan. Biz demiyoruz ki domatesci, manavcı bunları okuyacak. İşte biz ne diyoruz? Domates, manav, kasap bunlar ne yapacak? Selefin fehmini ne yapacak? Selefin fehmini itibar alacak. Birisi bir şey getirdiği zaman, birisi bir şey getirdiği zaman bunu kim söylemiş senden önce? Getir. Geçmişini getir. Ya beni ilgilendirmez kimse. İyi de Allah Resul diyor ki kıyamete kadar hak taife olacak. Senden önceki nerede hak taife? Senin gibi söyleyen. Nerede senin gibi oruçlu kadın, hayız, e, hayızlı kadın oruç tutabilir diyen nerede bu hak taife geçmişteki? Sana göre bu geçmiş daralet üzere birleşti. Nerede Allah Resulü'nün sözü? La tışta işte, mümmeti ala daraletin. Anladınız mı? işin boyutunu kardeşler. Önü kesilir. Bakın ses harf meselesini alın. Bu batıl menhecin sonucu değil midir bu ses harf meselesi? Türkiye'de ah gördük zahirlerin itibar aldığı kişileri. Ses bir sürü akidevi zırvalar çıktı değil mi bu insanlardan? Ha daha en son çıkan yeni moda her, her zaman ilerledince yeni bir şey görüyoruz. Ses harf meselesinde. Ben ne Allah sesle harfle konuştu derim ne de demem. Ya sen kimsin? Yani seni bu ümmet ilgilendirmiyor mu? Ya niçin bir insan kendine selefiyim der ya? Ya de ki bak ben selefi değilim. Vallahi. Desin, desin der ki ben selefi değilim. Kur'an sünnet ne diyorsa ben onu yaparım. Allah Kur'an'da bizi Müslüman diye isimlendirmiş. Böyle artistler de var. Allah Kur'an'da bizi Müslüman diye isimlendirdi. Ne yapayım selefi? Ne yapayım ehli sünneti? Attık İbn Abbas'ın sözünü çöpe. O gün yüzler kararmıştır diyenlerin bidat ehli olduğunu, yüzler ak diyenlerin ehli sünnet olduğunu. Attık İmam Bukhari'nin sözünü selefîsinlerini. Beni benim Müslümanlık ilgilendirir. Tamam güzel. Öyle de bak Müslümanım da Kur'an sünnet ne diyorsa onu yaparım. Geçmişte kim ne demiş beni ilgilendirmez. Bunu söyleseler selefiyim de demiyorum. Vallahi zaten ilgilenmeyiz bizim mücerret insanlarla işimiz yok zaten. İlgilendirme. İlgilendirmez bizi zaten. Ama selefey'e nispet ediyorsan ya önce bir bak selef bu ses harf meselesine ne demiş? O yüzden dediğim gibi kardeşler, ha burada şimdi şu da caiz değil, şunları da anlatayım. Çünkü eli sünnette caiz değil, bir şüphe ortaya at, cevap vermeden. Hani mesela dedi ki az önce Eyin Allah dedi, Allah nerede? İki anlamı var, değil mi? Nerede kelimesinin bir değer olarak, iki mekan olarak. Alın. Tamam. Şimdi bakın böyle bir kelime geldiği zaman Arap dilinde bir kelime ihtimalli ise iki anlamı varsa, bütün bidat elinin icmasıyla da bu böyledir. Çünkü kaçınılmaz bir kaydedir bu. Ney? Kesratul isti'mal asıldır. Yani çok kullanılış. Sen burada bin tane Arap çağır ey Nahmetler. Ey Nahmet'te Ahmet nerede de kimse Ahmet'in şey, Ahmet değeri ne kadardır anlamaz. Sen bir dış bir karine getirmen lazım ikinci manayı alman için. O yüzden bunların şüphelerine cevap. Ama bunları bu kaideleri, kuralları ilmi olarak kim koymuş, ispatlamıştır? Selifilik. ehli sünnet. Şimdi zaten bak ne diyorum dünyada işte aslında dikkat edilirse bunun cevabı var içinde veya bunu bu işgali söyledim dünyada zaten İrab'da mahalli kalmamış hadis sünnet inkarcıları bunun dışındadır son asırda çıkmış insanlar doğru mu son asırda çıkmış insanlar yani bunlar şimdi ne diyoruz ilmi boyutunu bırak bunlar halkın önünde sen bunu getirdiğin zaman geçmişi getirdiğin zaman bu insanlara Talebelerinin önünde, halkın önünde. işte Eyüp'in yaptığı gibi e, geçen birisinin o şefaat meselesinde. Biliyorsun. Getir bunları desen ki ya geçmişte seni gibi kim söyleyen var? Bu çıksa bütün ümmetin önünde ya kimse beni ilgilendirmez geçmişte. Ne olur? Bu adam ayaklar altına alınır biliyor musun? Biter. O onun bitmesi için yeterdir. Sen oraya bak. Yoksa ilmi boyutuna sen getirirsin. İnna cealnakum ummeten vasatan litekunuşu hada'a elennaz. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık. İnsanlara şahit olasınız diye. Nerede bu Hakk'a şahitlik eden, insanlara neyde şahitlik edesiniz diye? Umumdur. Her şeylerinde. Nerede işte bu ümmet şahitlik etmiş de hayızlı kadın oruç tutar birilerine? Yok. Ayetten de çarpacakları çok yer var yani. mı Bu mesele böyle de yani. Ama sen onu yakalama. Sen şimdi avamı kurtarmaya. Bunlar zaten... Bunlar, bunların diyorum ki Müslüman oldukları şüpheli. Bırak yani bayındırı bu Mustafa İslamoğlu'nu, bu sahtekar insanları, bütün böyle mimikleri, konuşma şeyleri, hepsi sahtekar bu insanların. Görüyorsunuz değil mi? Ya ben var ya avam böyle fıtratı temiz insanları bizzat gördüm ya. Bunların yüzünde nur yok. Allah Subhanahu ve teala pislik indirmiş bunların yüzüne. O yüzden bak bir şiayı 500 metreden tanırsın. Azılı şiaları 500 metreden tanırsın. Allah nuru almıştır. O yüzden bakın tarihte... Takva ehli, zühd ehli sadece selef imamları önder gösterilmiştir. Hiç gördünüz mü ya bir böyle bir sana bir Fahrettin razi böyle zühd ehliydi bir böyle bir ne? Ancak ne var? Tasavvufçulardan bu zikredilir. Doğru mu? Onu da içine bidat doldurmuşlardır zaten. Zühtü zühd olmaktan, şer'i olmaktan çıkarmışlardır. Bu böyledir. O yüzden ben diyorum ki bir rafizi diğer rafisinin yüzüne baksa iman etmesi için yeterlidir ona ya. Bak ya iman ya, iman etmen gerekir. Yani ne kadar pislik bir milletmişiz der biz. Ne kadar pislik bir e, akideye sahipmişiz der yani. İşte bizim kardeşler bakın biz bu değere sahip çıkmadığımız için meydan boş. Muhalifler istedikleri gibi batıl fetvalar verip insanları saptırıyorlar. Getirmiş oldukları delil de makul olunca tabi otomatikmen ne yapıyor? İnsanlar sapıyor. <gülüyor> Bakın kardeşler tekrar bu vurguluyorum. Diyorum ki bakın vallahi billahi ve tallahi. Bu değer öyle bir azim değerdir ki. Bakın bu değerin sonuçları çok fazla şeyler doğurur. Bu değer öyle azim bir değerdir ki. Eğer selefiyim diyenler bu değerin şuurunda olsalar. Ve bu da değere davet etseler. işte o zaman tam olarak Allah ve Resulünün istediği gibi bir nesil ortaya çıkar. Bu öyle bir değerdir ki kardeşler. Eğer biz bu değeri hakkıyla anlar. Kendi dünyamızda benimser. Ve bunu asıl hedef edinerek davet edersek işte o zaman kimse bize zarar veremez. Bu davanın önünde herkes diz çöker. Herkes diz çöker bu davanın önünde. Eğer bu değer bilinir ve anlatılırsa, avam kimselerin erine nisbi olarak da olsa doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü olur. Bu değer bilinirse, canlandırılırsa insanlar bidat ehli kimselere iltifat etmez. Onların sözlerine değer vermez. Ortaya koymuş oldukları şüphelere kapılmazlar. Televizyonlara çıkan deccellere kulak asmazlar. Getirmiş oldukları şüphelere ilmi anlamda cevap veremeseler dahi yine de batıl şüpheler olduklarını anlarlar. Bu değer bilinirse artık bunların birçoğu televizyonlara çıkamaz. Makaleler yazamaz. insanlar dinlemez bunu. Yani 1400 senenin söylemediğini bugün birisi söyleyip de ya ne diyor acaba demez. Kitapları satılmaz. Yayın evleri kapanır. Bu değer bilinirse kardeşler saptırıp dalalete sürükledikleri insanlar etrafından dağılıp giderler. Bu değer bilinirse bir daha fetvalar vermeye cesaret edemez, etraflarında fetvalarını itibar alan kimseler bulamazlar. Dernekleri, vakıfları, gazete ve dergileri işlevsiz hale gelir. İnsanlar bunların kitaplarını evlerinden, şüphelerini ise akıllarından ve beyinlerinden def ederler, söker atarlar. Bu değer bilinirse gerçek selefilik anlaşılır. Selefiyim deyip de aslında selefi olmayanlar veya asıl olarak selefi olup da farkında olmadan bazı hususlarda selefe ters düşenler tam anlamıyla selefe dönerler kardeşler. Bu kargaşa ortamı sona erer. Herkes kafasına göre bir selefilik ortaya koyamaz. Ümmi müçtehitlerin sonu gelir. Selefiyim diyenlerin arasındaki sorunlar sona erer. Dini ve sosyal olaylar da sona erer. Çünkü bakın sos sosyalliğin bozulmasının en büyük sebebi başıboşluktur. Ama bugün insanlar selefe değer verse ve o selefin izinden giden insanlar bu yeryüzünün en hayırlı insanlar olduğunun fıkına varsa ne yapacak? Kim alimlere saygısızlık yapabilir? Kim so, mesela e, so, e, sosyal yaşantımızda herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman ne yapar bu insanlar? Alimlere dönerler değil mi? Herkes böyle başı boşluk yapabilir mi? İstediğini yapabilir mi? Kafasına göre çekip mitinge gidebilir mi? Caiz olup olmadığını sormadan. Bu ümmetin şimdi sen Allah Allah için söyleyin ya. Sokakta selefiyim diyene ya günümüzde muasır alimlerimizden 10 tanesinin ismini saydı. Sen kim biliyor bunları ya? Kaçta durur? İkide üçte takınır, tıkanır ya. Useymin binbaz Elbani der tıkanır ya. Hadi onlar da öldü. Bırakın hatta Elbani binbaz Useymin döneminde olan ismini bilmeyenler bile vardı ya. Bu kadar âlimlerden uzak bu insanlar. Ama bilinse ne olacak? Bu bu ümmetin şu anda yeryüzünün en büyük âlimleri kim? Bizim âlimlerden belli başlı insanlar var değil mi? Onlar fetva da ne vermişlerse onu yaparlardı, çekilip giderdi. O Öyle de öyle de. Ya bugün bakıyorsun yani 3 tane 5 tane ayet hadisle şu caizdir, şu caiz değildir, bu böyledir, bu böyle değildir diyen insanları görüyoruz biz. Ama merci alimler olsa ne olur? Etraf güllük, gülistanlık olur. Ümmi müçtehitler kalkar ortadan, cesaret edemez. Çünkü halk onları, birileri, birilerini alim zannettikleri için onları dinliyorlar. Yani kardeşlerim öyle bir değerdir ki bu şayet kafirler veya selefe, selefe muhalif olan fırkalar bu değerin ne olduğunun farkına varsalar, Sonra da selefi kabullenmiş insanların bu değerin şuuruna vararak sahip çıkıp savunduklarını görmeye başlasalar buna engel olmak için tüm imkan, imkanlarını seferber ederler. Çünkü yeryüzündeki tüm batıl fikri akımların mutlak olarak önünde durabilecek fitnelerin bidatlarının önüne geçecek olan bu değerdir kardeşler. Bu değerin eksikliği nispetinde kişinin selefiliği o kadar eksilir. Bu değerin selefiliği kabullenmiş bir kişideki yokluğu kabullendiği selefiliğin ne olduğunu tam olarak anlamamış olması demektir. İşte bütün bu anlattığım sebepler, bu karma karışık olaylar beni bu kadar şiddet konuşmaya itmiştir ve itecektir de. Selefin fehmini ayaklar altına alan, selefin fehminden uzak olan her kişi hakkında bu konuşulacaktır, olacaktır. Şiddet konuşulacaktır. Düşünün, bir menheci hatadan dolayı ehli sünnet ne kadar şiddetli çıkmıştır bidat ehli kimselere. Ama gel gör ki menheci doğru olup da hata eden insanlara Rahimullah denmiştir. Çünkü beşeriz. Tabii ki hata yapacağız ya. Biz niçin bir insana hata yaptı diye suçlayalım? Çekemediği yükü diyemeyiz ki. Ama menheci bozuksa yerilir bu insan. Bak ima, bir bakıyorsun o kadar e, Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarından birini yanlışlıkla iptal eden Selefi'ye Rahimullah demişler. Bel-Acip'te ayetini delil getirerek Selef'ten. Acip'tu değil Acip'te demiştir bilmem ne yanlışlıkla. E, ama asıl da Selefi isim sıfatları kabul etmiş ama bir hatasından dolayı yerilmemiştir. Ama gel gör ki İmam Malik mescitten nasıl kovmuştur onu? Sadece keyfe istiva için. Nasıl istiva etti diye. Bugün de birileri çıkmış. Şurada burada. Ya işte davetçiler yumuşak olsun. Davetçiler şey. Allah Resulü ne kadar yumuşak davet ediyordu. Ya siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfür mü ediyorsunuz ya? Allah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın bazen damarları şişiyordu. Tabi ki Bedevi A Arap gelmiş oraya. O mübarek sahabe gelmiş oraya. Mesceğin bir köşesine işemiş. E tabii ki bunun bunun menheçle akideyle bir alakası yok. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada yumuşak davranacak. Ya siz selefin tarihine hiç bakmıyor musunuz ya? Öyle yumuşak davrandıkları noktalar olmuş. Ama menheç ci mesele olunca ve oradan çıkan hatalar olunca yerden yere vurmuşlardır. Bakın Ebu Hanife'yi ehli sünnet genel külli manada da yerden yere vurmamıştır. Neden? Ebu Hanife çünkü doğru bir menheç uygulayarak İmandaki mevzuda hata etmiştir. Nedir doğru menheç? Bir insan doğru menheci uygulayarak da hata edebilir. Beşerdir hata edebilir. Doğru menheci uygulamış. Kur'an sünnete bakmış. Değil mi? Bakmış Allah amelle imanı ayırıyor demiş. İman edenler ve salih amel işleyenler. Demiş ki amel imandan cüz değil. E, hata etmiş. Beşerdir eder. Nasıl yanlış anlar. Zayıf hadisi sayı zanneder. Sayı hadisi zayıf zanneder. O hadiste bir kelime geçiyordur. 10 tane manası vardır. Yanlış manaya alır. Yani bir sürü... Hata etmesi için sebep vardır. Kimseyi yermeyiz. Vallahi bir insan hatadan dolayı kıyası inkar etse, bir insan hatadan dolayı ses harfe etse, bir insan Allah'ın uzunluğu etse, kimsenin ona bir şey deme hakkı yoktur. Ama meneci bozuk olduğundan dolayı sonuç ona ulaştırıyorsa, bu batılıktır Bakın Şeyhül İslam İbni Teymiye Mukaddi e, usulü tefsirinde de bunu söylüyor özellikle. Meneci hatalardan dolayı insan yerilir. Meneci hatadan dolayı yanlış sonuca varılmışsa yer, yerilir. Ama menhece hatası olmayıp da yanlış sorunca varılan insan yerilmez. Nasıl yerilsin? Yani mesela bakın size sosyal yaşantımızdan bir şey tasavvur ettirerek basit bir örnek vereyim. Bir babayı düşünün. İki tane oğlu var Ahmet ve Mehmet. Diyor ki ey Ahmet ve Mehmet 10 kilometre ilerideki köye koşarak 5 dakikada gidin. Veya 10 dakikada gidin koşarak. Mehmet tuttu arabaya bindi. Ahmet de koşarak gitti. Mehmet sonuca vardı Ahmet varamadı. Çünkü Mehmet arabaya binerek gitti. Ahmet nasıl gitsin 10 kilometrelik e, yeri değil mi? 10 dakikada. He? Bakın Ahmet yerilmez. Ama Mehmet yerilir. Çünkü babanın istediği usulle gitmedi. Baba koşarak gidin dedi. Ahmet neyle gitti? Arabayla gitti. Barsın, He. Yani. Babası yerse bile Ahmet'i burada baba ayıplanır. Neden? Sen çekemeyeceğin yükü yükledin. Kim gidecek ya 10 dakikada 10 kilometreyi? Veya bunu indirelim ki biraz olsun. 5 dakikada 10 kilometre kim gidebilecek? Doğru mu? Sen adam herkes babaya ayıplar ya sen deli misin der. Yani 15 dakikada 10 kilometre nasıl gitsin? Ama o çocuk yerilir çünkü babanın istediğini yapmamıştır. Bakın size aynı meseleyi bizzat muayyenleştirerek meseleden örnek vereyim. Bugün eşariler ehl sünnet gibi 7 sıfatı kabul etmiyor mu? O kabul ettikleri sıfatla bile yerilmişlerdir. ehl sünnet demiş ki siz 7 sıfatla bize muvaffakat ettiniz ama muvaffakat ettiğiniz yerde bile biz sizi yeriyoruz. Neden? Çünkü siz yanlış bir menheçle oraya ulaştınız. Neydi menheçleri? Akıl delalet ediyor diye siz yedi sıfatı kabul ettiniz. ama yanlış Evet. İsabet ettiler yedi sıfatta. Evet vardı dediler. Ama yanlış bir menheçle. Ki içi, içini içerdiği anlamda da tam ehl sünnet gibi değil de. Yani demek istiyorum ki bakın akıl delalet ettiği için kabul etti. Demek etmese etmeyecekler. Ama gel gör ki isim sıfatı yanlış, isim sıfatı yanlışlıkla iptal eden Selefiye Rahimullah denmiştir. Çünkü hiç doğru adam bakmış Kur'an sünnete, o naslı görememiş, şöyle bir sıfatı yok demiş. Veya nasıl görmüş zayıf zannetmiş, Rahim Allah diyeceksin tabii. Ama Ebu Hanife'den başka amel imandan cüz değildir diyen hiç mi yok? Var. Ehli sünnet kavasını gözünü kırmıştır onların. Çünkü neden? Mantıkla gitmiş adam, nasları çöpe atmış ama Ebu Hanife nasla gitmiş, ulaşamamış. O yüzden bugün ses harf meselesini inkar ediyor. Adam diyor ki ya işte diyelim ki benimki hata da olsa ya İmam Tavi'nin hatası yok mu? Bilmem diğer alemlerin hatası yok mu? İyi de o adamlar naslardan yola çıkarak menheç doğru. Değil mi? Naslardan yola çıkarak hareket ettiler ama sen diyoruz ki bak icma hüccettir. Sen önce bak ehl-i sünnet ne diyor ses ve harf? Kabul et. Ondan sonraki de delillerine bakayım ben. Bakın birisi de ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Bakın. Ya diyor hocaya bir şey deme diyor. Hoca diyor önceden ses tarifi inkar ediyordu ama şimdi sesi kabul ediyor harfi inkar ediyor. Sese dahi delil bulmuş. Ben şimdi delil getirmiştim. Ee, Birisinin aracıyla ulaştırmışlardı. Kabul etmişler. E, tamam artık ses var diyorum. Bu harfi inkar ediyor. Ya bak ben diyorum ki ya bana göre onun şu anki yaptığı daha dalalettir. Dünyada iki, iki tayfa vardı. Ses ve harfi inkar edenler, ses harfi kabul edenler. Yeni bir tayfa çıktı. Sesi kabul edip harfi inkar edenler. Son durumlarını bilmiyorum ne oldular da. Bakın isabet etse derdi. Şimdi son durum ulaştı bize diyelim. Haber geldi isabet etmiş. Artık ses tarifi kabul ediyor. Yine bu dalalettir. Çünkü yanlış bir meneşten dolayı. Adam delil buldu diye dönüyor. Bu dalalettir. Sen geçmişin yok. Senin geçmişin yok. Yani sen demek ki delil bulmasan dönmeyeceksin. Yani demek ki selefin icması seni ilgilendirmiyor. Ha şöyle bir sonuca baksan. Ya ben önce bir bakayım alimler bu konuda ne ittifak etmiş, neye bakmış. Önce bu yola baksa ve görse ki Evet ehl-i sünnetin icmasına göre ses harf vardır. Ha ne der bu adam? Tamam. Ses ve harf der. Değil mi? Ses ve harfi kabul ediyorum der. Ama bir de delillerine bakayım takviye babından. Bunu tabii yap. Ama sen ben Kur'an sünnete bakarım. Ses ve harfi bulamazsam kabul etmem. Ehl-i sünnet ne diyorsa desin. Ya bu dalaletin başlangıç noktasıdır ya. ya ümmet ne hale gelmiş ya? Adam savunuyor bunu diyor ki bir şey demedi diyor hocaya. Artık sesi kabul ediyor. Ya sen bu kadar mı anladın menheçten? Bu daha batıllık. Ya en azından ses harfi inkarse derdik ki ya geçmişi var. E, dalalet de olsa eşareleri var. Bilmem neleri var. Şimdi dünyada tek sesi kabul edip harfi inkar eden. Allah hidayet etsin bunlara. Ama gel gör ki herkes birbirine siyasi davranıyor. Ne vela kalmış nisbi ne berâ kalmış nisbi anladın mı? Bir Fatiha yüzünden kafasını gözünü kırdığımız Ebu Hanife ve ashabının bugün ses harfi inkar etmiş. Ya ne olacak ki ya? Ne olacak ki ya? Yani düşünün ne hale gelmişiz. İşte bütün bu söylediklerim kardeşler beni bu dersi yapmaya itmiştir ve bu gibi ders dersleri yap yapmaya itecektir Allah'ın yani Allah izniyle. Olacağım, evet. Bu kişiler veya bu Türk kardeşler bir yerde hata yapıyorlar. Benimcin yanlışından dolayı. Yani o hata düşür, bir şey ifade Tabii o hata aynen yani öyle. öyle. Maşallah aynen öyle. Evet. Yani yanlış Tabi. Evet. bir sürü Tabii tabii. Yani o yüzden zaten öyle. her geçen gün yeni bir bidat görüyor. Bir bakıyoruz İbrahim aleyhisselam şirk işledi de kafir olmadı ama cahildi diye. Bir bakıyorsun ses harf çıkıyor. Bir bakıyorsun Allah azze ve celle'nin bulutta olduğunu söylerler. Bir bakarsın bir sürü bunlardan bidat çıkıyor. Allah'ın unutması hakkında ne söylendiği belli değil. Bilmem ne bir sürü şey çıkıyor. Bunları görüyoruz. Değil mi? Yani özellikle kardeşler bakın Selefi kabullenen kimseler bu değerin şuuruna varmadıkça, bu değeri anlayıp öğrenip bu değere davet etmedikçe, bu değeri gündemde tutup canlandırmadıkça, bu değerin önemini nesillere aktarmadıkça asla muvaffak olamayacaklardır ve her zaman davet pasif kalacak ve herkes doğru zannettiği ama aslında bazı cihetlerden hatalı ve eksik olan Selefe davet edecektir. Özellikle biz yaşadığımız ülkeyi ele alacak olursak bu değer kardeşler gün yüzüne çıkmadıkça Bidat ehli kimseler için meydan boş kalacak ve istedikleri gibi batıl fikirlerini rahatça ortaya yayacaklardı. Zaten şu anda içerisinde bulunmuş olduğum durum da zaten tam olarak bu şekildedir. Bakın kardeşler bütün bidatların, batılların önüne geçer bu değer. Her şeyin ve sosyal yaşantıdaki sorunların da önüne geçer. Dediğim gibi az önce merci kim olur? Selefin fehmini davet eden alimler. Bakın bugün hala bizim alimleri silsile yoluyla Ebu Hureyre'ye dayanan alimlerimizdir. Hiçbir fırkada, taifede yoktur bu. Silsile yoluyla, senet yoluyla Hüseymin'den tutsay Ebu Hureyre'lere, İmam Mücahitlere ulaşıyor. Ve bugün senetle hadis, hadis ilminde icazet veren alimlerimiz var. Ebu Hureyre'ye dayanan, diğer sahabelere dayanan. Öyle bir te temiz selefe sahibiz. Bizim tarihimiz tertemiz, hiçbir leke yoktur selefte. Selef yeryüzündeki tek hak fırkadır. Biz selefin dışındaki bütün fırkaların akidesine nisbi olarak da küfrediyoruz. Yeryüzündeki tek hak taifedir selef. Biz öyle bir selefiyiz ki ben delil gör, gördüğüm zaman dönerim diyenlere sapık deriz biz. Nasıl dönüyorsun ya? Yani selefe muhalif olduğunu görsen delil e, dönecek misin? Delil gördüğüm zaman döneriz. Nereye dönüyorsun? Hadi gördün delil dön ya. Gördün delil dön. Ya Muhammed diyor hadiste. Ayağın kırıldığı zaman ya Muhammed de iyileşirsin. E hadis zayıf. Maşallah yani. Hayatın boyunca hep Rabi Zincirlerine in uğraştın. Tabi oldun birisine. Tasavvufçu da aynı şey yapıyor da tabi oluyor birisine. Ama gel gör. O tasavvufçuyu al. Şeyhini de al. Yedi sülalesini de al. Hadi dönelim Selefe'de. Hiçbiri gelemez. İttifak ettiğimiz alemlere dönelim. Ne demişler bu konular hakkında? Ve bu hadislerin sayılığı, zayıflığı hakkında ne demişler? Dönelim. Sadece hadisle amel edilir mi edilmez mi? Değil ha. Hadislerin sahiliyle de alakalı söylüyorum ben. Bunların ittifakıyla da hadis Yeryüzünün en büyük hadis âlimleri kimlerdir? İmam Ahmed ve onun takip ettiği esabı ve İmam Ahmed'i takip eden esapları ve o cihetten gelen insanlardan. Yahya ibn Ma'inler vesaire bunlar, değil mi? Tağbür Tirmiziler vesaire yeryüzünde yüzünde. Dönelim onlara. Sen bırak. Bak adam şimdi dese ki, sen Elbany alıyorsan, ben de Muhammed Avam'yı alıyorum. Bırak. Tamam. İkimiz aynı şey yapıyoruz. Ama gel. Ne sen Elbani'yi kabul ediyorsun? Bana göre Elbani mu? Şüphesiz ki Allame'dir. Sana göre de o Allame'dir. Sen ne benim, niye benim Allame'me uyacaksın? Haklısın kendince değil mi? Ben de senin niye için alimle döneyim? Dönelim, senin Allame dediğin adamın da, benim de Allame dediğim adamların, İmam-ı Ahmetlerin, onların ashabının, onların bu hadis hakkında ne dediğine dönelim. Veya istigase adına bir şey arayalım. Buna hiç gelemezler. O yüzden bakın, Bugün müteahhir bidatçı tasavvufçulara bakın. Getirdiği kitaplarda hep muasır alimleri, alimleriyle sahillerler bu hadisleri. Geçmişle sahilemezler. Sadece bir iki rivayet vardır. Mütesahil imamı hakimden. O da mütesahildir. Mütesahil olduğunu kendi alimleri bile söyle. Bir tek onlardan getirirler bu hadis sahiptir, zayıftır diye. Yani böyle sahilemekte biraz gevşeklik var. Yani çabuk sahileyebilen böyle fazla izdelemeden tabir sayısı. Yoktur, geçmişleri yoktur. Hadis ilminde de geçmişleri yoktur. Tıkar yani. Selefin Fehmi bunlara tıkar tıkar. Ee, bakın kardeşler söylediklerime şöyle devam edeyim. Size bir meseleyi bir de başka boyuttan tasavvur ettireyim. Şimdi Abul Kadir sana sorayım mesela anla. Veya Bekir'e soralım. Bekir. Bekire soralım Bekire ve Abdu Kadire soralım Abdu Kadir maşallah aydınsın baya? Şimdi e, Abdu Kadir kardeş mesela benim bir hadis inkardisiyle ki biliyorsunuz hadisleri mutlak inkar edenler muayyen olarak kafirdir mutlak inkar edenler ama yani hadis içerisindeki hiçbir ameli kabul etmeyip kesinlikle dindeki hücciyetini mutlak anlamda inkar edenler kafirdir. Evet. Yani neden? Çünkü namaza beş, beş vakit demeyecek. Doğru mu? Hı. Ha? Bir sürü o orucun, vakitlerin hiçbirisini saymayacak değil mi? Bir sürü şey girecek içine, dinde hiçbir amelde edememiş olacak. Mutlak olarak o yüzden kafirdir. Ama ben mutlak olarak da doğru düzgün e, hadis inkarsızı da tanımıyorum. Bir zaten edep Yüksel var, o da kafir. Şimdi baktığın zaman Abdülkadir, sana şöyle bir soru soruyorum. Bir hadis inkarcısıyla selefi bir insanın arasında kaç tane ihtilaf olabilir? Veya ben sana söyleyeyim. en az o, Ben diyorum ki en az 10.000 tane olur. Muvafık mısın? En az Olabilir mi? Açayım istersen. Tamam. Mesela binlerce fıkhi mevzu yok mu? Evet. Sadece bunları ele alsan ne olur? Değil mi? Sünneti iptal ettikten sonra. Değil mi? Mutlak olarak. Ha, mutlak olarak. Değil mi? Evet. Şimdi ben bir hadis inkarçısıyla tartışsam. Evet. Namaz 3 vakit mi 5 vakit mi? <gülüyor> Değilse ne olur? Nasıl yani? Yani 3 vakit mi 5 vakit mi tartıştım. Bu görüşünü değiştirse, evet. bana muvaffakat etse, beş, evet baş vakittir diye, razı etsem delillerden, evet. Kur'an'dan bir şekilde ispatladım diyelim ne olur? İhtilaf ettiğimiz 10.000 meseleden birini hallettik. Tabii bir yani bir Geriye yani kaldı yani... 9.999 gün daha oturacağız ki bir günde halledebilirsek. Evet. Ki bir adamla ömrümü ömür ekleyerek uğraşacağım ki 10.000 meseleyi düzelteyim. Bu arada da yeni, yeni bidatları çıkmazsa adamın. He? Ama adam sünnetin vahiy olduğunu kabul etse ne olur ablul kadın? Usulü? Meselesi, mecbur hepsini O yüzden bakın biz diyoruz ki biz işte selefin fehmini insanlara versek insanlar bu şuurun farkına varsalar yavaş yavaş bütün meseleler çözülür. Ya şu an subhanallah öyle hikmetsizce davet yapılıyor ki kardeşler bakın adam atıyor celese istekar meselesini. Oy verme meselesini. Önünde bakkal var, kasap var, manav var, ilim talebeleri de var, aydınlar da var. Atıyor şimdi bunların önüne. Allah Azze ve Celle istekarra mıdır, istivasına istekarra mı denir, ot, e, celese denir vesaire atmış kasabın manavın önüne. Hallettik diyelim, evet. Hallettik diyelim. Razı oldular bizle. Oradaki insanlar razı oldu bizle. Biz, biz anlatıyoruz diyelim. Bizle razı oldular. Evet, Allah oturur, şey oturmaz. İnkar ettik. Allah Azze ve Celle oturmaz. Ne olacak Abdülkadir? Allah Azze ve Celle oturmaz deyip bir tane problemli meseleyi hallettik. Bitti mi? Ya meselelerin sonu gelir mi? Bakın bu hiç celeseyi anlatma mı demektir? Hayır. Sen isim sıfatta bu insanlara ne verdin ilmi olarak? İsim sıfat ilminde ne okuttun? Kaydı olarak ne verdin de şimdi geçtin celeseye vs. Ya bu insanlar nesiyede ne olduğunu bilmiyor. Bu insanlar... Tuzak kurmadan ne olduğunu bilmiyor. Bu nuzulun ne olduğunu bilmiyor. Bu insanlar bilmiyor oğlu bilmiyor. Bıkma Allah Azze ve Celle bıktım diyor. Bilmiyor. Tereddüt ettim diyor. Bilmiyor. Yani sanki mevzu bir tane mi yani? Celese mevzusu mu? Bak bu selefiyim diyenlerde isim sıfat mevzusu otursa ama celese işgalli olsa ne dersin? Ya bir tane sorunları var dersin ya bu ehl sünnetin. Değil mi? Her şeyde tas tamam ama Allah oturdu diyor. Ya şunu bir Anlatalım insanlara da artık Allah otur demesin, sorunlarımız çözülsün dersin değil mi? O makuldür. Ya bu insanların hiçbir şeyden doğru gün haberi yok. İsim sıfatta bakmayın. İnsanları biz selefiz isim sıfatta biliyoruz mevzuları. Çok mevzular havada. Bi doğru gün bilinen hiçbir şey yok. O belli başlı el göz falan var ya istiva arşın üzerinde olma, dünya semasına inme. Meşhur 3-5 görüşten başka isim sıfat bilinmiyor. Genel itibariyle konuşuyorum. Hani sen insanlara ilmi olarak bir şey vermişsindir, anlatmışsındır. Ha? Kayda vermesidir, kural vermesidir. Ya celeseyi anlatalım. Yani bu insanlara niye hiç usul anlat, anlat anlatılmıyor? Niçin hiç anlatılmıyor? Yani usul adına doğruyu yanlıştan ayırma meseleleri niçin bugüne kadar insanlara verilmiyor? Ne verdiniz? Yani insanlara ne anlattınız? Ne şifa oldunuz mesela isim sıfatı ele alacaktı da girdiniz böyle bunu e, gündem konusu yaptınız. Arada alimlere saldırdınız. Kasabın manavın eline ne ölçü verdiniz ya? Yani ne okuttunuz bu insanlara? Ne doğru düzgün ders yaptınız bu insanlara? Bak en başta Allah'a yemin ediyorum ki vallahi billahi tellahi kendimi sokuyorum en başta. Türkiye'de bir tane hadis ilminden haberdar olan var mı? İllet ilmini bilen var mı? Hadisin illet ilmini bilen var mı? Bir tane yok. Hadis ilmini geçtik. Hadis usulü adam gibi bir tane ders yapılmış mı? Hadi böyle bir seri seri yapılmış, talebeler yetiştirilmiş, insanlara ders yapılmış var mı? Fıkı usulüne dair bir tane ders var mı? Tefsir usulünü bilen var mı? Arapçası iyi olan, selefiyim deyip de bir tane adam var mı Arapçası iyi? Olan. Getirsinler bu Arap şiirlerini kim çözer? Hani İbn Abbas'ın dediği gibi, tefsirde sorununuz olduğu zaman Arap şiirine dönün. Bir kelimeyle alakalı Rasulullah tek tek kelimeleri anlatmamış. Dönün diyor İbn Abbas Arap şiirine. Var mı bir tane çözecek bunları? Bırakın onu Kur'an okumayı bilmeyenler. Kur'an okumayın. Bilme, Allah Resulüne ders yaptığı derse salat selam getirsin ya. İnnel hamdelillahi diye. Daha derse girmeden o salavatta 10 tane hata, hata yapıyor adam da öyle derse giriyor. Ya da sen salavatı getiremiyorsun aleyhissalatü vesselama. Yani yazılmış adam gibi bir tane eser var mı? Tercüme edilenlerden bahsetmiyorum. Atılıyor milletin önüne ne oldukları, ne kadar anlayabilecekleri hiç böyle e, düşünülmeden. Atılıyor milletin önüne ağır ağır meseleler, hiç, hiç girilmemiş meseleler. Ya sen tutarsın bir 10 ders, 8 ders, 20 ders mukaddime yaparsın. Bir ağır mevzu verirsin. Veya oturduğu karşındaki insanlar aydındır. Ağır meseleleri hafife indirerek usulüyle birlikte verirsin. Ama adamları hiç vermemişsin. Hurra ortaya celese meselesi. Bir de ravi zincirlerine giriliyor. Hani çok hadisten anlıyorlarmış gibi ravi zincirlerine. avam da diyor vay be meseleyi ne kadar ispatladı. Ravi zincirlerine girdi. Eyvah tamam. Arada gitti, Kadı Ebu'ya alalar gitti, mahvoldu. Racihi Fevzan mahvoldu. Saldırdılar onlara. Ondan sonra herkes de güldü. Hanbellik gitti aradan. Hanbellik zaten helak oldu, gitti. Bu mesele konuşulmuş mu mesela? Bizim, alimlerin ilginde böyle, yani çok ciddi bir şekilde ağırlığı... Hayır bir yok, bir örneği yok. Yok, yok he? Bu işte 2009'dan yani, o 12. yıla kadar olan bidattır bunlar. Ya yani Bunun bu kadar gündeme getirmeleri sevdiği... Menhetsizlik. Nedir? İşte menhetsizlik. Birileri oy oy e, niye oy, oy veriyorum diyor. Atıyor avamın önüne böyle Facebook'ta orada burada paylaşıyor. Yani kim bunlar? Ne ne verdin bu insanlara? Ne anlattın da yani uluhiyet, rububiyet, isim, sıfat, selefin, fehmi bitti de oy meselesi mi geldi? Allah için ya. Ama zaten birilerine göre bu oy meseleleri şeyden ya. O yüzden onların için sıkıntı olmuyor yani. <gülüyor> ya bu halkın elinde ölçü Allah için siz tasavvur edin. Bakın itiraz getirin istiyorum. Kalbim vallahi tüm şeyimle açık size. Yani getirin söyleyin de ki bunlar var. Tek derdimiz bizim kimseyle uğraşma derdimiz yok. Tek derdimiz selefin fehminin hakim olmasıdır yeryüzünde. üzünde. Selefin fehmi o hakim olduğu zaman bu alimler bu millet alime alimlere döner. Kur'an okumayı bilmeyenler çıkıp ders yapmaz. Alimlere döner. Alimler de öyle bir nesil yetiştirir. Ondan sonra bu nesil tamamıyla İslam'ı kabullenmeye meyillenir. Her şeyle. Ondan sonra ne yaparlar? Gün gelir öyle bir durum gelir ki bizim bir başımız lazım. İslam halifesi seçilir. altına her şey çözüldü. O yüzden diyorum sosyal sorunların da tek çözümü nedir? Selefin fehmidir. Ya Bugün çok basit şekilde peçeli bir kadın çıkıp böyle evinden hiç kimseye sormadan erkeklerin binlerin arasına ka karışarak avazı çıktığı kadar elini kaldırıp La ilahe illallah deyip o cırtlak sesiyle bağırabiliyor. O kalabalık içinde vücuduna değmeyen erkek kalmayabiliyor yani. yani. Böyle bir şey hale gelmişiz. Yani herkes bir başı boşluk söz konusu. O yüzden kardeşler bakın. Biz mücerret meselelerin sonu gelmez. Cübbeli Ahmet Hoca zındığına saldırıyor uluhiyette. Mesela bak. Düzelse ne olacak? Kader sorunu var bu adamın. Düzelse ne olacak? İman sorunu var. Eşarilerin kader sorunu var. Kaderden cebriyeliler. E düzelse ne olacak? İsim sıfat sorunları var. Hadi Cübbeli'yi yıktık. 10 sene uğraştık Cübbeli'yle. Herkes uğraştı. Facebook'larda topladık onun böyle o komik görüntülerini halkın önünde rezil ettik. Topladık tek tek görüşlerini reddiye verdik. Gecemizi gündüzümüzü ona verdik. Kur'an okumuyoruz artık bir keşede kaldı Kur'an. Selef'in sözlerine bakmıyoruz. Paylaşıyoruz Facebook'ta Cübbeli. Her yerde Cübbeli paylaşıyoruz. Yıktık. Hayatımızı verdik. Kaç senedir de uğraşılıyor adamla, hala da uğraşılıyor ve yıktık bu adamları. Adamı yıktık. Cübbeli bitti. Cübbeli gibi bin tane daha tasavvufçu var. Cübbeli gibi bin tane daha şirk görüşleri söyleyen insanlar var. Sadece bu mu yani sorun? Düzelttik. Hadi cübbeliyi yıktık. Yıllarımızı verdik ona. Cübbeli bitti. Hadi geçelim cübbelinin şüphelerini. Sünneti çürütmeyi bitirdik. Hadi geçelim sünnet inkarı meselesini. Hadi İsa Aleyhisselam meselesini tartıştık. Kader, müzik, kadınla tokalaşma, haiz meselesi bilmem ne. Ama bakın Selef'in fehmi anlatılıp da ne olsa bu meselelere anlatılsa tabii ki cübbeliyle uğraşacaksın. Bir adam gelmiştir hayatını e, e, ile uğraşmaya vermiştir. Vereceksin tabii ki. Verirsin. Bakın sakın sözlerim yanlış anlaşılmasın. Tabii gelir bir insanla bir insan büyük şerdir. Büyük şerdir. Mesela cübbeli gibi bayındır gibi. Tutarsın sadece kendini ona has kılarsın, O mesele. Onunla uğraşırsın gece gündüz. Kimse buna bir şey demez. Dememesi lazım. Ama bir şartla. Selefin fehmini alttan davet ediyor musun? Anlatıyor musun? Selefin fehmini gece gündüz vurguluyor musun? Ha? İnsanlara bunu davet ediyor musun? Bunun için bir topluma bir temel vermiş misin? Toplum bunun şuurunda mı? Cübbeli'nin getirdiği ayetleri, hadisleri hangi ışıkta anlayacak? Bu şuurda mı? Buna hiç değinmiyorsan o zaman gece gündüz cübbeliyle, Mustafa İslam'ını, onunla bununla uğraşman abestir, selefin fehmine terstir. Ama tut hani olur ki Türkiye'de 200 tane, 300 tane davetçi var. Herkes böyle selefin fehmini anlatıyor. insanlara, usul veriyor, kaideler veriyor, kurallar veriyor, hadis ilmi, fıkıh ilmi, usul ilmi veriyor. Bir toplum yetişiyor. Avama da e, Selefin Fehmi'nin icması şuurunu veriyor. E birileri de kendini tefarruh etmiş. E, işte Ankara Okulu'nu has kılmış kendini. Onların şüphelerini okuyor reddiye vermek. Birisi sadece Mustafa İslamoğlu uğraşıyor. Bu çok güzel bir şey olur. Tabi kurayacaksın. Tarihte hep olmuş. Reddiye de vereceksin. Hatta atacaksın sadece haiz meselelerini, nifas meselelerini gündem edeceksin. Edersin. Bu ümmetin haiz nifas meselesinde derdi yok mu? Bir kadından gelen kanın sayısı 5'tir. Hangi kadın biliyor bu ülkede bunu? Herkes gitsin sorsun hanımlarına. Kim ne biliyor bu meselede? Tabii ki bu meseleler anlatılacak. Sahabe cihada gittiği zaman, bakın bu tekfircilerin mesela küçümsediği bunlar hayız nifas halimi diyor ya. Sahabe cihada gittiği zaman zekat fıkı konuşuyordu yolda. Dini bir bütün olarak almışlardı. Bizim tek meselemiz taûtu. Ya sen taûtu yıktın. Güzel. Bakın kardeşler. Tüm ülke taûta küfür ettik. Avamın tümü düzeldi. Milletvekilleri de hepsi tövbe etti, istifa etti, Türkiye karar verdi. Artık Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceğiz diye. Kim gelecek başa? Cehmiyesi mi gelecek? Mutezilesi mi gelecek? Kader inkarçısı mı gelecek? Tasavvufçu mu gelecek? Hadis inkarçısı mı? Zahirler mi? Bayındır mı halifemiz olacak? İslamoğlu mu? Ankara okulu mu gelecek? Zekeriya Beyazı mı halife seçeceğiz? Kimi seçeceğiz? Yani Tahta küfrettik, yıktık. Herkes dedi ki Allah'ın indirdiğiyle yıkmayacağız. Herkes Allah'ın indirdiğini farklı anlıyor. Kader meselesinde böyle yıkmayacağız diyor. Kaderde hata yapana 50 sopa vuracağız. Ee kader meselesinde 50 parçayız. Hadi şeriat uygulayacağız ya. Aynen. Ha? İsim sıfatlarda hata yapanları şöyle uyaracağız. E, şiddetli gelirse şöyle ne, ne yani bu? Neyle uğraşacağız? Hangisi ehli, hangisi zındık olacak? Hapse girmeye hak edecek? Hangi meselede? Yani kader meselesinin hangi meselesinde şeriatı koyduk, Allah'ın indirdiği hükme diyoruz hadi. Şimdi halife, halife, kalife kaderiye ise sen Allah'ın ilmi vardır, her şeyi bilir dersen seni zindana atacak. Neyle hükmedilecek bu? Ha? Adam mürciye ise sen amel imanın sıfatıdır dersen seni zindana atacak. Neyle hükmedilecek bu ülke? Tauut'a küfrettik, Tauut'u yıktık, sorun bitti mi? Ne zannediyorsunuz? Hadi 50 sene uğraştık, Tauut yok oldu. Şimdi isim sıfatlara geçelim. 10 sene de onunla uğraşalım. Kadere geçelim, onunla uğraşalım. Ama adam için zaten bunlar basit şeyler. Tauhut bu kadar önemli nedir ki? Ama bak İmam Ahmed hayatını vermiş. Kur'an mahluktur meselenin hayatını koymuş önüne. Ama bugün tauhut meselelerine göre bunlar basit şeyler. Yani ne uğraşıyorsunuz şimdi isim sıfatla şununla bununla hayız meseleleriyle? Ya iyi de hayız meselesi diyorsun. E namazın terkinin küfür olduğunu sen söylüyorsun. Ha kadın belki hayızlı namaz kılıyor onunla veya hayızlı değil namazı terk etmiş onunla. Câletinden dolayı. Ya geçen gusül dersi yaptık 4-5 tane. Kimsenin bir şey bildiği yok ya bu ülkede. Adam cünüp cünüp cünüp değil zannediyor. Cünüp değil cünüp zannediyor namazı terk etmiş. E neden? Çünkü hayır nifaz meseleleri basit gözlülmüş. O yüzden sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ben demiyorum celse meselesi Allah'ın sıfatıyla alakalı. Tabi konuşulacak celse meselesi ya. Tabii ki Allah'ın oturulması konuşulacak. Biz bundan bahsetmiyoruz kardeşler. Vallahi uyanın ya. İnsanların var ya öyle ayaklarını kaydırıyorlar ki. Yani nasıl Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları konuşulmaz? Ama ne? Kimin önünde konuşuyorsun? Ne kadar ölçü var onlarda? Ne anlıyorlar? Hangi meseleyi verdin de bütün meseleler bitti celese onun üzerinden alimlere saldırıyorsun? Adam seminer konusu yapmış iman meselesini. Önünde 300-500 kişi var. Bu, bu ders birilerine reddiyedir. İyi de kim onlar? Ne? Sen imanda ne anlattın insanlara kadar? Ne kadar ders yaptın? Serin ne? Ders serin ne? Sen oradaki hayatında belki %90'ını ilk defa görüyorsun o insanların ya. Ne verdiniz bu insanlara ilim olarak? Hadis ilminde ne okuttunuz? Fıkıh ilminde bir kere kendiniz ne kadar yetiştiniz? En fazla kendim ya. Şeyhül İslam'ın Allah şahit kitabını okurken on kere düşünüyorum ne dedi diye. O kadar cahiliz yani. O yüzden ne kendi ilmime davet ediyorum ne şeye. Bizde ilim yok. Bunu biliyoruz. Bu tevazudan değil. Bu vakıanın kendisidir. Bunu yaşıyoruz. Ama selefin fehmine döndüğünüz zaman konuşuyoruz. Selefin fehmine döndüğün zaman biter olay. Dünyada hiç kimse duramaz senin önünde. Hiç kimse duramaz. Allah aşkına sen Mustafa İslamoğlu zındığına bu, bu dinsiz adamın önünde, halkının önünde desen ki ya senin gibi kim düşünüyor bu meselede? Hatırlıyor musun? Ey, biz Abdülaziz Bayındır'ın yanına gitmiştik. Benim o münazaramdan daha önce. Gitmiştik demiştik ki ya sizin gibi kim söylüyor? Vallahi diyor, ben o kadar araştırdım ama benim gibi söyleyen bulamadım. Ya halkı dö dönse yüzde doksanı döner. Dönmese de der, der ki bu adam çok cahil ya. Sapık ya der. Adama soruyorum diyorum ki mecazın tarifini siz buyurun diyor. Ya, o kadar cahil. Yani siz bakın bunlar öyle zırva öyle cahil insanlar ki bakın bunların dersine. Zaten Selef, selefim diyenlerin biz şu an cahiliğinden bahsettik de sen dön şunların cahiliğine. Ya Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır bunlar ilmi olarak ne verdiler bu halka? Ne ne verdiler Allah için söyleyin ne verdiler bunlar halkaya? İlim adına ne koydular? Bir tane ilmi eserleri var mı? Usul adına ne okutmuşlar? Tefsir usulü, fıkı usulü, hadis usulü hakkında ne okutmuşlar, ne vermişler? Suçlu edebiyattan başka, böyle de böyle yapmacık bir ses tonunu yükleyerek halkı aşılamaktan başka ne yapmışlar bunlar ya? Ne vermişler? Ama gel gör ki bunların şüpheleri çok basit bir şekilde bizim kardeşleri kandırabiliyor. Bakın İm İmam Ahmet'in şeyini biliyor musunuz? İbni Ebu Duat'la münazarasını mutezile. İbni Bu Duat'a diyor ki Kur'an mahluk meselesi var ya mutezile. Ve sen diyor Kur'an mahluktur mu diyorsun? Evet. Nerede diyor senin diyor bu sözün? Ya İbn Ebi Duat diyor, "Nerede?" diyor senin. Bunu diyor Allah Resulü biliyor muydu diyor? Evet diyor İbn Ebi Duat biliyordu. Bilmiyorduysa kafir olur, kuran maklıktır diyor ya şimdi o Mutezile. Sahabe biliyor muydu diyor? Evet biliyordu. Nerede diyor sözlerinde? Tabiin ve sen nerede sözlerinde? İbn Ebi Duat bak. Bugünkü var ya selefiyim diyenlerden o cihette daha akıllı. Ha. Demiyor ya beni ne ilgilendirir ümmetten kim demiş bunu? Susuyor. Ertesi gün düşünüyor. Geliyor İmam Ahmet'e. Sen Kur'an Kur mahluktur değil mi diyorsun? İmam Ahmet diyor ki evet değil diyorum. Bunu Resulullah biliyor muydu? İmam Ahmet diyor biliyordu. Ashabı biliyor muydu? Diyordu biliyordu. O zaman diyor nerede sözlerinde Kur'an mahluk değildir? İmam Ahmet diyor ki Uskutu siz susun ben de, biz de susalım. Çünkü bütün ümmet biliyor ki kelamullah dediğin zaman sıfat mevsfü aslen izafe olduğu zaman nedir? Sıfattan kendidir. Allah yaratılmış değilse bunu herkes biliyordu. Uskutu neskut diyor. Ona bile bir şey diyemiyor biliyor musun? Edepsizlik edemiyor. Ya bir kelime oyunu yapayım diyemiyor. İbn-i çekip gidiyor. Çünkü sen zaten Naslar atsız itibariyle ne anlam ifade ediyorsa herkes onu anlıyordu. Anladın mı? Allah'ın kelamı. Sen Allah'ın eli dediğin zaman kimse anlamaz. El mahluktur. Doğru değil mi? Allah'ın kelamı da budur. Allah'ın kelamı Allah'tan bir sıfattır. Tabii ki mahluk olmayacak. Bakın bunlar, bunlar hayati şeylerdir. Bakın sırf menzu menhece dayanıyor diye İmam Ahmet hayatını vermiştir Kur'an mahluk meselesine. Ha bugün bugünkilere göre te tağut ta küfür oy var. Bırak şimdi kuran maklûk. Allah açtımı dil mi? Hayır nifas meselelerini bırakın. Ya adam cih cihada gidenler nasıl teemmül edeceğini bilmiyor. Neden? Çünkü basit meseleleri görüyorlar bunları. Yok mu? Çok akıllı, basiretli insanlar var. Cihada giden gidenleri de ikiye ayırmak lazım. Ama bakın benim burada anlatmak istediğim mücerret insanlar değil kardeşler. Genel külli manada verdiğim değerler. sa tabii ki basiretli davetçiler var, anlatan davetçiler var, selefi insanlar var, menheci şey edilmiş. Ama bu pasif ve zayıf kalıyor. Ve bakın kardeşler bu insanlara nasıl aşılanır özellikle? Bakın bunu da söyleyeyim devamlı alimlerin faziletlerini ve ilmi meseleleri gündeme getirerek. Yani bu ilim, bu Kur'an-Sünnet ancak ve ancak alimler ve bunu örneklendirerek. O yüzden bize de bir iş düşüyor. Selefimizi iyi tanıyacağız, bileceğiz ki bunları örneklendirelim, değil mi? Yani mesela basit bir örnek. Sen bana dedin ki ya işte Kur'an-Sünnet'in okuyarak sapıtan zahir e hemen bak aklımıza geliyor, değil mi? Mesela unutma meselesi, bir sürü şey, değil mi? Bunları bileceksin ki insanlar örneklenecek ki ya. Hakikaten ya Kur'an-Sünnet kafatına göre tek başına okunmaz. Alimle okuyacaksın. Sen o, al Bukhari'deki o hadisi Şeyh İbn Useymin'in, Şeyh Bin Bazın, Fevza'nın kitabında oku. Hadis okumayı yasaklamak zındıklıktır ya. Kur'an okumayı yasaklamak. Biz kendi başınıza mücerret alimlerin kitaplarından koparak değil. Direkt alimlerle okuyun. Anlamadığın zaman gel sor değil. Adam anladığını sormuyor ki. Çünkü anlamadığını sor demişsin sen ona. Anladığını sormuyor. O yüzden yıllarca Allah'ın unutmasını veya şey, dünyanın semasına inmesini öyle anlamış. Ne yapsın adam? İbrahim Aleyhisselam Rabbim dedi diyor. Bak ne kadar açık diyor. Rabbim. Rabbim dedi diyor. E, açık gelecek tabi adamı. O yüzden kardeşler vallahi billahi vetallahi alimlere saldıranlar, alimlerle uğraşanlar asla iflah olmazlar. Asla. Bir gün gelir Allah Azze ve Celle onu rezil rüsva eder. Muvaffak olamaz. Bu selefle uğraşan insanlar tarih boyunca muvaffak, muvaffak olamamışlardır. El ceza-u min cinsil amel. Ya, verilen ceza yapılan amelin cinsindendir. Sen ne yaparsan onu görürsün. Türkçedeki karşılığı diğer bir anlamla. Bakın o yüzden biz e, vakiyada bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yıllarca alimleri basite alanlar, alimlerin görüşlerini basite alanlar, e, alimlere... Hak ettikleri değeri vermeyenler talebeleri tarafından hep basite alınıyor. Bunu vakiada görüyoruz değil mi? Hepiniz yaşıyorsunuz şu, son zamanlarda. Hak ettiği değer, değer verilmiyor. Sen öyle ahlak verirsen aynı ahlakı görürsün. İşte el ceza min cinsil amel. Hangi ameli yaparsan onun karşılığını görürsün aynı aynı cinste. Rahimeullah diyerek alimlere değer verilmez. Rahimeullah diyerek. Sen git alimlere de ki Alimler haramı helal yapmıştır. Yok binbaz böyle yaptı. Ee, Suud'da kadın araba sürmesine bak ben işte kıyasası inkar ediyorum. Bana bir tane örnek verin haramı helal helale haram yaptığını. Ama ben kıyası e, inkar ediyorum. Verin bir örnek ama ben kıyası kabul edenlerin haramı helal helale haram yaptığını bir sürü örnek veririm. Sonra ver binbazdan bir örnek veririm. Ondan sonra biz alimlere ne saldırıyoruz ki bilmem ne ki. Bak dediğim gibi şialar ne yapar? Sana sahabeye küfretmez. Ne aşarşılar? Cemal Sıf finanı anlatır. Oradan başlar ve ona benzer olayları başlar. Sonra der ki ya işte hepimiz beşeriz, hata ederiz. Bak işte bir sahabenin bir yaptığı hatayı gösterir. İşte bal şerbetini sarı Allah Resulünün hanımlarından nefettir. Sonra bir bakmışsın ki sen elinde sahabe düşmanı olmuşsun farkında değilsin. Sendeki yok Malikiler hanıma dübürden yaklaşıyordu. Böyle devamlı alimlerin en böyle zellelerini gündemet. İşte taklidi reddetme adına ne usul var? Devamlı bunları. Ondan sonra birilerine haramı helal yapıyor de. Bak. İbrahim Aleyhisselam'ın müşrikliği kalmadı. Heh, şirk işledi. Kafir olmadı. Binbaz'ın haramı helali kalmadı. O da Allah'ın dinini değiştirmiş oldu. Malikiler haramı helal yaptılar. Devamlı böyle alimlere vur. Ondan sonra biz alimlere ne yaptık ki? Ya Biz görmedik mi ya? Biz görmedik mi ya? iki hadis öğrenen müftüyle tartışır. Cami imamları dolaşıp dolaşıp sağda solda münazara edenlere biz yıllarca. Camide fitneler çıkaranları. E biz de yaptık. ya ben zaten en başta kendimden bahsediyorum. Bize böyle ahlak verildi. Eğer bakın alime değer vakıya ile uğraşırız. Rahime Allah'la değil. Hangi alimlerin kitaplarını okuttunuz bugüne kadar? He? Dersler böyle çay sohbetinden öteye geçti mi? Böyle bir seri şeklinde bir usul verdiniz. Fıkıh kitapları, hadis kitapları, tefsir kitapları böyle okudunuz. Nerede dersler? Hani bu alimleri seviyorum diyenler bu. Zahiri taifesinden bahsediyorum. Hangi kitapları okudunuz? Ne verdiniz ya? Rezil ettiler, mahvettiler kardeşler bu davayı. Bu davayı. Temiz Selef'in ismi, ismini insanların gözünde mahvettiler. Herkes bizi alim düşmanı, mezhep düşmanı diye tanıyor bu ülkede. Her yerde alimlerin, taklidi reddetme adına alimlerin hatalarını gündeme getir. Hem de bir de utanmadan haramı helal, helali haram yapmış dersin. Bir de, dersi, de diyorlar ki ya hocam hocaya saygı göster. Ya saygısızlık yapılmadık, alim kalmadı burada ya. Saygının içi neyle dolduruluyor? Bakın ilmi platformda zelleleri olan insanlara bu adam cahildir, bu adam zırvadır, bir şey bilmiyor veya bu adam serseridir demek ilim dilinde ahlaksızlık değildir. Bunu anlamak gerekir. Bu insanlara neler verdiler? İki delil öğrenen çok rahat müştehitlerin, alimlerin, mezhep imamlarının görüşçüklerini hiçe sayabiliyor. Dediğim gibi bu ülkede saysan ya topla. Ya günümüzde bizim kimlerimiz var? Allah Allah için bir söylesene. Kaç tane alimimiz var? Hele bir tane böyle önder sözü dinleyen, On tane alim say, beş tane alim say, üç tane alim say. Bak hakikaten bu şuuru almış bir insan saymasa bir şey olmaz. O kadar önemli değildir. Çünkü neden? Zaten başta birkaç tane biliyordur. Tamam. E onların da sözüne itibar alıyordur. Sıkıştığı zaman da ilim talebesine sorar alimler ne diyor? Ayrı. Ama hiç bunları önemsemeyen, bunların dünyasında olmayan, sayda da beş tane bizim alimimiz kim var şu an dünyada söze itibar alan? Tuhaf tuhaf baktıklarını görürsün. O kadar uzaklaştırılmış. Burak onlara alimlerimize saldırılıyor ya. Şu an hanbellik ne hale geldi? Ne, ne yapıyorlar derslerinde bu insanlar? Racihi mi kaldı? Fevzan mı kaldı? Ne kaldı bu insanların elinde? Bakın e, geçmişte duyduğum e, tam lafızlarını, olayı tam tasavvur etmediğim ama genel anlamıyla e, ta, bir, aklımda olan bir mevzuyu anlatayım. Bu işte NATO olayları bir şey oldu ya. Bu polisler böyle bir sürü Müslümanları aldı o zaman. O zaman bu dinsiz kafirler hep baştaydı. Bu ne oldu? E, alıyor şimdi polis din düşmanı. Almış bir tane Selefi kardeşi. Demiş ki sen teröristsin demiş. Değil mi? O da demiş ki yok önce demiş ki senin akiden ne demiş Şimdi polis sorguya çekiyor. Çocuk da aslan gibi birisi zaten. Ben selefiyim demiş. O zaman demiş ki sen selefi, sen teröristsin. Neden demiş? E şu an demiş patlamaları, şöyle böyle yapanları, insanları katledenleri, öldürenleri selefiler yapıyor. Selefiyim diyenler yapıyor. O zaman demiş ki ee sen de demiş Türkçe'de ee o ismi vermeyeyim biraz ağır kaçar. Hani kadın pazarlayanlara verilen bir isim var değil mi? Biliyorsunuz o isminin ne olduğunu. Sen de olsun demiş o zaman. Şoka girmiş. Sen de olsun. İsmi vermiş. Hmm. O demiş ki niye o? E demiş neden? Demiş e, çünkü sen demiş hangi e, mezheptensin? O demiş ki Hanifi'yim biliyorsunuz halk genel olarak Hanifi ya. Sen sen demiş o zaman kadın pazarlısın. Neden? Çünkü kadın pazarlığının hepsi Hanifi şu an. Değil mi? Bu halk Hanifi'yim demiyor mu? Ha? Hanifi o zaman sen de olsun demiş. Anladık Anladınız mı olayı? Yani böyle bir rezil durum işte. Tutuyorsun iki tane, üç tane Hanbeli'nin ismini verip bütün Hanbeli'yi kirlet. İyi, şimdi iki tane halktan daha namazı olmayan, ben Hanefi'yim diyen insanlar hata ettiler diye bütün Hanefi'yi kirletecek misin? Dört mezhebi ayaklar altına aldı bu insanlar ya. Bu yeryüzünün en değerli imamlarıdır bunlar. Ya sermayeni sen gittin ya, sermayeni ettin Allah, Kendi şeyini gittin ya, elini, ben buna takmayayım. Millet onlara sahip şükür diye bir şey ne diyorum ya? Ya Ya Subhanallah, Subhanallah yani nereden başlayacaksın? Vallahi insan şaşırıyor. O yüzden diyorum yani Allah için vallahi kardeşler selefinize sahip çıkın. Yoksa gidişat iyi değil. Gidişat hiç iyi değil. Bakın şu an görün en basit meselede bile her kafadan bir ses çıkıyor. Halbuki bizim de şu anda yeryüzündeki en büyük alemlerimiz ortada belli değil mi kimler? Onlar ne diyor baksan Çekilmez misin köşeye? Bitmez mi sıkıntı? Dertler bitmez mi? Biter. Onlar da ihtilaf ediyorsa. Zaten ihtilaf ettiği bir mesele varsa bizim alimlerimiz, işte zaten önümüzdeki derste işin fıkhi boyutu işlenecek. İhtilaf ediyorsa bir meselede nedir? Zaten akidevi mevzuda olabilir mi bu? He? Olmaz. Doğru mu? Hı. Fıkhi mevzuda olursa biz ne diyoruz zaten? Fıkhi mevzuda ihtilaf olduktan sonra, ihtilaf güçlüyse, Deli, delilin, kalbin hangisine mutmayan oluyorsa onu alırsın zaten. Doğru mu? E bitti. Geriye ne kaldı? Mesela siyasi günümüzdeki belli başlı olaylar. Emin ol çok örnek bulamazsın ihtilaf olunada. Bulduğunda da ne yapar biliyor musun abam? Ya ben buna şey diyorum der. Kendi köşesine çekilir. Meseleyi karıştırmaz. Tamam mı? Çünkü o ihtilaf adabı verilmiştir ona. Yani sorun kalmaz. Biz selefimizin önünde bir ölü gibiyiz. Yani ölü yıkayıcısının önündeki ölü neyse biz de selefimizin elinde oyuz kardeşler. Böyle olmadığımız müddetçe ifla olmayız. Ölü yıkayıcı nereye çeviriyorsa onu oraya çevrilir. Doğru mu? Nereye çeviriyorsa oraya çevrilir. Var mı ölünün seçme şansı? Bizim de selefimizin önünde bir ölü gibiyiz. Seçme şansımız yok. Bizi neye irşad etmişlerse onun gibi inanıp onun gibi amel etmek zorundayız. Başka bir alternatifimiz yok. Unutmayın kardeşler Allah'a yemin olsun ki bu cihattan daha büyük bir meseledir. Bizim bildiğimiz kılıçla cihattan daha büyük bir meseledir. Nasıl kırılsa cihattan daha büyük bir meseledir. Bakın ne diyorum sahabeler cihada giderken bile ilmi itibar almış. Meneheci aslı itibar almış, zekat mevzusunu konuşmuş. Din bir bütündür, yaşanmak içindir. Senin cihatta düşmanın bir tanedir. Savaşırsın, şehit verirsin, onlardan kafir öldürürsün, işin biter. Ama ilmi platformda bakın bütün dünya bir olmuş ilmi olarak İslam'a saldırıyor. Yetmiyor, bütün dünya bir olmuş. İslam'a saldırıyor, yetmiyor. Aynı zamanda tutun, 72 fırka bir olmuş ilmi olarak eli i Sünnet'e saldırıyor. Senin ilmi olarak bütün dünya önünde senin. İlmi olarak sadece sana kafirler saldırmıyor. Müslümanım diyenler de. Bakın Allah Subhanahu ve teala bize İslam'ı seçmiş ve semavi veya gayri semavi onlarca din gelmiş, yüzlerce binlerce din gelmiş. Bütün bunların içinden Allah Subhanahu ve teala bize İslam'ı nasip etmiş. Ve bu İslam'ın içerisinde Resulullah'ın haber verdiği 73 fırka var. Sadece seni Müslüman olmakla seçmekle bırakmamış Allah subhanahu wa ta'ala. Ve sana bu bütün fırkalar içerisinden sana selefi seçmiş. Ve bu selefe de nispet eden onlarca grup var kendisine. Ve onun içerisinden de sana hakkı nasip etmişse gece gündüz ağlayıp Allah'a secde etsen azdır. Biz bu değeri kaybetmişiz. Selefi bir könere atmışız. Kimsenin umurunda değil. Herkes bir tarafından tutmuş davayı. Onu asıl sanıyor. Ona davet ediyor. Yani bir de şunu unutmayın kardeşler. Bu asıl davanın şuurunda olanlar çok az. Bizim sorumluluğumuz mesela Suud'a göre, Suud'daki e alimlerin, davetçilerin, ilim talebelerinin şeyine göre bizim sorumluluğumuz çok daha büyük. Çünkü orada menheç oturmuş, orada her şey oturmuş, düzen oturmuş. Bak Arap Arap ülkelerinde ne oldu? Çıktı ayaklanmalar, herkes, alimler helal değilmiş. Haramdır diyenlerin sözünü dinleyenler olmadı. Helaldir diyenlerin sözünü dinleyen olmadı. Halk tamamıyla kendi duygularına kapıldı orada. Verdi gitti. Yani bak Suud'da bir şey olacaktı. Alimler bir fetvaya verdi caiz değildir. Tak diye bitti her şey. Gördün mü? nasıl menaj oturmuş. Selefilik budur işte. Bütün herkes televizyonlarda alimlerin gözünün ağzının içine bakıyor. Ne diyor diye. Alimler haydi dese dünyayı fethedecek bu insanlar biliyor musun? Öyle hırslı bir toplum yetişmiş. Var. Bozulmalar oluyor mu? Oluyor. İşte o da nedir? Münafıkların dış etkenlerle girip de sağa sola gidip yurt dışına çıkıp da oradan batıl görüşleri alıp da kendi ülkelerinde bunları almayıp direkt çıkıp da gelenlerin saçlığı fitneler dışında hiçbir şey yok. Ha, bozulmayacak, bozulacak. İnsanlar bozulacak ki kıyamet kopsun. Nasıl kopacak yoksa? Zaten garip olacak bu davet. Zaten guraba olacak bu davet. Yani bakın kardeşler. su öyle ama burası böyle değil. Yani çok daha çalışmak gerekiyor. Gece gündüz anlatmamız gerekiyor. Yani bu kadar güçlü bir akıma karşı... Ya biz insanlara böyle anlatalım, işte böyle isim vermeyelim yavaş yavaş usulüyle. Tamam işte iki bin tane, bin tane, 3 bin tane davetçi olsa, insanlara anlatsa deriz tamam yavaş yavaş artık nasıl olsa böyle bir sürü davetçi var. şerefin fehmini anlamış, anlatıyor, gece gündüz her yerde davet ediyor. Dersin yani bu insanlar yavaş yavaş e, güçlü akıma karşı senin derinde bir şey var ama öyle bir şey yok şu an. Akım çok güçlü. Karşı zıt akım çok güçlü. Sadece kafirler değil İslam içerisinde 73 fırka 72 fırka bile bu değere saldırıyor. Selefin fehmini yıkmak için elinden geleni yapıyor. Kimsenin uyandığı yok. Bunu unutmayın kardeşler. Bu tabir sayısı bir cihetten savaştır. Bakın. Tabii ki savaşta bedeller vereceksin. Yani abes olur. Bu kadar azim bir değere karşı bu kadar azim bir değeri elde etme adına çok basit bir şekilde onu elde etmek abes olur zaten. Tabi ki Zor bir şeyi, değerli bir şey elde etmek zor gelir. Arada değerler olur. Tabii ki e, aradık, etrafından bazı insanları silmek zorunda kalacaksın. Bazı insanlardan uzak olmak zorunda kalacaksın. Bu da davanın bir değeridir. Bir savaş düşünün mesela. Savaşta nasıl şehit veriyorsun bir bedeldir. Allah'ın dini kelimesi yüksek olsun diye değer vereceksin tabi. E, bedel vereceksin tabi. Verilecek de. İşte bu ilmi de böyledir. Eğer birileri bu davanın önünde engel oluyorsa, birileri selefin fehmini içe sayıyorsa... Evet vereceksin bu bedeli, yapacaksın. Yapmak zorundasın. Olacak. Yeri geliyorsa birileri silinecek. Abin de kardeşin de olsa silinecek. Bu davaya engel oluyorsa, senin bütün alimlerine saygısızlık yapıyorsa, alimleriniz gece gündüz reklam edip bunlar helal helale haram yapıp yapıp diyorsa, bu ahlaksızlığı veriyorsa insanlara tabii ki sileceksin. Adam binbaza küfredecek, teymiyeyi hiçe sayacak, mezhek imamlarımıza saldıracak, ne binbazı kalacak ne racihisi kalacak. Ya ondan sonra hocaya ee, biraz yumuşak olsana. Nereye yumuşak oluyorsun sen ya? Bu adamların kırmadığı ceviz mi kaldı? O gün saldırırken ona dedi, biraz saygı saygı e tabi. Zaten adam ben ona yanıyorum. Abdülkadir. Adam hiçbir zaman tutup da ya bak düşündüklerimi yani ağzından aldın. Yani adam hiçbir zaman onu diyen ya bak e, bu bimbaza saygısızlık yapıyor. Kimse bunları konuşmaz biliyor musun? Herkes birbirine siyasi idare eder böyle. Bakmayın çoğunun menheci birbirine terstir. Kimse kimseyi sevmez bilmez. Bu açık <gülüyor> ve nettir menecini sevmez hiç kimse. Evet kardeşlik olarak sevgi var. Var elhamdülillah da. Ama menheci olarak benim ama herkes idare eder. Siyasi davranır. Yani o ses harfte böyle demiş o bilmem mesela şöyle küfretmiş. Umumda değil bunlar basit şeyler. O kadar vela ve berâ fıkı yanlış anlaşılmış. İdare et yani. Ya bu adamlar alimlere yapmadıklarını bırakmadılar ya. Bunu en iyisiz siz biliyorsunuz. Neyi inkar ediyorsunuz? İbni Kayyima'da ben gitti ya. Mesela. İbni mı gitmedi? Kimlere gitti? Kıyası ilk yapıp şeytan... Ya bak sen alime de ki helali haram yapıyor bunlar. Kadına dübörden yaklaşıyor. İbrahim Aleyhisselam şirk işliyor, müşrik olmuyor. Kıyası yapan ilk yapan şeytandır. Bütün kıyas alimlerine bu vasfı ver. Ondan sonra ben hiçbir şey demedim ki. Ben alimlerin ne dedim? Örnek versene. Hep şia, şia mantığı şia. Alimlere nefret ettirmezsin. Ve ben vallahi şuna inanıyorum. Evet bu alimlere bu hakaret edenler hakikaten samimi bir şekilde alimlere saldırmak için yapmıyorlar. Bak adaletli olmamız lazım. Asıl niyetleri alimlerden nefret ettirmek değil. Ama yaptıkları menheç budur. Ve sonuç budur. Bu da onların cehaletinden, seleften ne kadar uzak olduklarından kaynaklanıyor. Yoksa tabii ki bunlara diyemezsin. Haksızlık olur. ya, Olur mu öyle şey? Yani bunlar binbaza düşman, elbani düşman demiyoruz tabi. Böyle bir şey olamaz. Bilakis seviyorlar. Belki de bizden bir de çok seviyorlar. Ama cehaletleri ve ilmi yoldaki sapkınlıkları onları bu yollara getiriyor. Biz de onlara eyvallah diyecek değiliz. Hiç bakmıyor musunuz Allah için ya? Yurt dışında şurada burada yapılan meselelere. Çiçek böcek haftasını kutlamanın işte çiçek böcek haftası dediğimiz bu. Bu kadar önemli mesele varken Çiçek Böcek Haftası konuşuluyor ya. Çocuğumu nasıl eğitebilirim? Aile eğitimi bilmem ne. Yani hepsi birbirine o, o dersleri yapanların hepsi birbirine hiç bakımından beğenmeyen ve yanlış gören insanlar. Ama ne? Herkes birbirine siyasi. Böyle olmaz. Böyle selefilik olmaz. Duyuyoruz şu anda yurt dışında yavaş yavaş aralarında nasıl bölük pörçüklüğün olduğu yavaş yavaş bölünmelerin başladı. Herkesin parmakla gösterdiği o grupları. Şimdi bölük bölük paramparça oluyorlar. Neden? Menheç üzerine birleşmediğin zaman bir yerde patlak verir. Ne zamana kadar siyasi sayacaksın? Ya benim hak dediğimi adam şeytan yapmıştır diyor okuyası. Ben adama siyasi olacağım böyle. Ya siz velaberayı nerede okudunuz? Yani senin Hüseymi'nin adam şeytanın yaptığı fiili yapıyor diyor. İlla bunu isimlendirmesine gerek yok. Ya uyanın Müslümanlar. Nereye kadar bu ya? Ya illa bunu Ebu Zerka mı tes tespit edecek? Bu tespit edilen bir şey değil ki. Bu vakıada bir şey ya. Bunu hiç mi görmüyorsunuz? Görmüyor musun? Ne, ne veriyorlar ya? Bu yurt dışında şurada burada yapılan seminerde. Ne anlatılıyorlar? Bu ümmete ne veriyorlar? İlaç olarak nasıl anlıyorlar? Hep aynı konu etrafında biz nasıl işte... Ee, Çiçek bahçesinde yemek yeriz. Bu, bu meselelerden başka ne anlatılıyor bu insanlara ya? Maşallah isim sıfatları hallettiniz. Muahhit oldunuz. Urubiyet'i biliyorsunuz. Rubiyet'i biliyorsunuz. İmanda bir sürü dersleri ortaya koydunuz. Yaptınız. Sadece bu meseleler kaldı. Bakın yine dönüyorum. Anlatılmasın demiyorum. Ben ne diyorum? Yoldan eziyet verecek şeyi kaldırma meselesini sen hafife görsen kafir olursun. Ama selefin menhecinin, selefin icmasının e, bu nasların nasıl anlaşılacağının... Fıkı insanlara verilmediği müddetçe bunlar hep havada kalır. Benim o be, sen aile eğitimi, çocuk eğitimi veriyorsun. O adam eee Useymine şeytanın amelini yapıyor diye ahlakla yetişse çocuk eğitimi ne kadar onu düzeltecek ya? Kıyası ilk yapan şeytandır mesela kimler veriyor bunları ya bu insanlara? Hepsinin dediğim gibi birbirine menheci ters. Herkes birbirini idare ediyor. Ne olursan ol gel mantığı var yani. Saldırdığımız Mevlana var ya, ne olursan ol gel mantığı var. Yani sen isim sıfatla böyle inanmışsın, sen kaderde böyle inanmışsın, sen izmada kıyasla böyle inanmışsın, önemli değil onlar ya. Ama şey önemli. Fatiha mesela şunlar falan önemli ama. O yüzden ben diyorum ki Allah size hidayet etsin. Nasıl selefilik bu? Ben ne alimlerden ne ilim ehlinden böyle selefilik hiç görmedim. Dediğim gibi bak İmam Malik istiva meselesinden ne yaptı? Mescitten kovdu onu. Neden? Çünkü o tartışılan platform farklıydı. Menheçle alakalıydı. Adam belli oldu. Adamın cehmiye, mutezili olduğu belli. Adam keyfiyetinden soruyor. Menheç farklılığıyla yaklaşmış olaya. Sanki etraf güllük gülüştanlıkmış gibi. Ya ufak tefek hatalardan ne olacak mantığı var herkeste. Dediğim gibi kardeşler Allah'a yemin olsun ki vallahi billahi tallahi hiç kimseye mücerred olarak saldırma niyetimiz yok. Örneklendiriyoruz çünkü bunlar vakanın beyanı. İnsanlar bu saçmalıkları öğrenecekler. Bilecekler. Gizli kalmayacak insanlara. Tek derdiniz vallahi selefin fehmine dönülsün. Ölüp gidecek bu davayı, bu sahih menheci anlatan insanlar var. Anlatıyorlar da Allah hamdolsun. Bu insanlar ölüp gidecek. Belki ondan sonra birileri gelmeyecek bu da şeyi anlatan. Eğer bu şuur insanlara ve o zaman iyice etraf berbatlaşacak. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman insanlara selefin icmasını, selefin fehmini anlatacağız. Ve Kur'an sünnet deyip bırakmayacağız. Bugün ben Türkiye'de Kur'an sünnet deyip ortada bırakmanın zararlı olduğunu söylüyorum. Bakın insanlar alıyor bunu. Alıyor, Kur'an'dan sünnetten anladığını yapıyor. Adam illa benim gibi düşün diyemezsin ki. Kur'an sünneti benim gibi anla diyemezsin. Kur'an sünnete her zaman selefin fehmi kaydını koyacağız. Yani kitap ve sünneti selefin fehmi üzere anlamak. Hedefimiz kitap ve sünneti muasır selefi alimlerimizin gösterdiği şekliyle yeryüzündeki tek mutlak hak taifi olan selefin fehmi üzere anlayıp yaşamak ve ona davet etmektir. Dersin başından sonuna kadar bütün anlattıklarımın özeti budur kardeşler. Bakın dediğim gibi kimseye, kimseyle mücerret olarak alakası yok. Hepiniz biliyorsunuz bana onlarca rediye verildi. Verildi de yaptığım derslere hiçbirine cevap verdim mi? Kayseri'deki biliyorsunuz Kur'an ümmisi verdi bir yaptığım bir dersi karşı. Allah'a yemin ederim ki dinlemedim bile başındaki 2-3 dakika Ayşe ne diyor diye diye. Konya'daki o miskin mayda 44 meselesinde verdi yazılı red diye. Bilmem. Ee, devamlı işte bu Hüseyin Avni bidat tehlisi konuşuyoruz münasebetiyle ondan sonra 5 gün sonra reddiye yazıyor. Bilmem ne. Hiçbirine verdin mi cevap? Çünkü mesela benim mücerret mesele değil. Evet ben onlarla da asıl meseleleri konuştum. Konuşmak istedim. Onlar meseleleri mücerret hale getirdi ve konuştum onlarla mücerret meseleleri. Ve ben onlara o yüzden sordum. Mecaz neden? Çünkü neden? Mecaz mevzusu menheşle alakalı. Neden diyorum mecaz? Çünkü geçmişi yok adamın. Yine konu menheşle alakalı. O yüzden diyorum yeri geldiğin zaman isim sıfatı da konuşacaksın. Yeri geldiği zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetme ayetini de tartışacaksın. Her mevzuyla konuşacaksın. Mitingi de konuşacaksın. Başka meseleleri de konuşacaksın. Ama onu asıl edeceksin ki bir zemin hazırlayacaksın ki sen miting caiz mi değil mi dediğinde o abam orada konumu ne olsun onun bilsin ne yapacağını bilsin. O gidiyor, o öyle dedi, ona öyle diye verdi, ona öyle dedi, o caiz değil dedi, o caiz dedi. Karma karışık halkın ne? Kime nasıl inanacak? Ne ölçü var halkın elinde? E Beyde denen birisi, verdi bize diye bir sürü. E, bu işte onların, alimlerinin ben şey olduğunu anlattım işte, hiç ilimden haberdar olmadığını. Verdi, bilmem ne. Verdim mi hiçbiriyle? İlgilenmem. Bu dersten sonra da yapmayacak mı birileri? Yine vermeyeceğim. Çünkü versem kendime ters düşerim. Ancak çok özel bir maslahat görmem hariç. Asıl itibariyle vermeyeceğim. Vermedim de bugüne kadar. Hiç umurumda değil. Çünkü bunlar yani bütün ümmetin karşısında ee, Kur'an okumayı bilmeyen bir insan reddiye vermiş. Acaba o zaman acabalık çıkar. Acaba ne demiş bakalım. Yani bütün bu ümmeti terk edeceğim ki de acaba onun reddiyesinde hak olan şey mi var? Onun mı bakacağım? O yüzden hiçbirine bakmadım. Yazılarını da okumadım. Allah'a yemin ederim ki. Okumadım. Vallahi billahi tıllahi. Yani bugün Binbas'ın, Fevza'nın, Elba'nın bunların icmasının bilmediği şeyi Bugün Ankara'da, Kayseri'de, Malatya'daki adam bilecekti. Öyle mi? Ben de bakacağım ya acaba doğrudan... Biz, çünkü biz delil olduğu zaman döneriz diyenlerden değiliz onlar gibi. Onu onlar diyor. Onu onlar diyor. Son olarak kardeşler önce kendi nefsime sonra da siz değerli kardeşlerime şunları nasihat ediyorum. Siz siz olun Selef'in menhecinden ayrılmayın. Selef'in menhecini öğrenmeye gayret gösterin. Buna davet edin. Uykunuzdan fedakarlık edin. Vallahi gezmenizden fedakarlık edin. Yani normalde saat, sabah namazından sonra 8'e kadar 9'a kadar uyuyorsan, 7'ye kadar uyu, o 8'e 9'a kadar birilerine anlatın bu davayı. Uykunuzdan fedakarlık edin. Gezmenizden fedakarlık Denize gidiyorsun yüzmeye, yolda anlat. Selefi Fehmi'ni anlat. Yolda gelin arabasıyla hanımınla gidiyorsun evlenmeye, ilk günden başla hanımına bu dava, davayı anlat. Çünkü dediğim gibi bakın karşıdan gelen akım çok güçlü. Bu kadar güçlü akıma karşı pısırık adımları bırakın e, yankı yapmasını hiç görülmez bile. O yüzden bütün gücünüzü ortaya koyacaksınız. Her yerde selefiliği anlatacaksınız. Bu insanların, bu televizyonlara çıkan dinsizlerin, bir çoğu bunların ilahiyatçı, bu sapıkların, bir de kimselerin ne kadar ehl ne kadar selefin fehminden uzak olduğunu anlatacaksınız. Ama orada ne düşüyor üzerinize? Selef'in fehimini bilen bir insan yapar bunu değil mi? Selef'in görüşünü bilen o zaman alimlerin görüşlerini bileceksiniz, öğrenmeye çalışacaksınız ki bunların alimlerin bunların görüşlerinin alimlerin görüşlerinin dışında olup olmadığını anlıyasınız. Ya düşünsene, adam Abdulaziz Bayındır kafirinin bu adamın kader inkarı zındık adamın sırf adam cübbeliye reddiye verdi diye videolarını paylaşıyor ya, kitapları kapış kapış gidiyor. Ya ne kadar basiretsiz bir ortam ya. Ya ne kadar anladınız siz selefi? Ya bu adamın uluhiyette problemi var. Türkiye'de kimse bunu bilmiyor. Bu adam şefaati niye inkar ediyor? Uluhiyete ters düştüğü için. Adam bunu görüyor. Ya bu kadar mı basiretsizsiniz ya? Ya düşünün kardeşler, bu adamın uluhiyette bile sapık bu adam. Şefaat aracılıktır diyor. Uluhiyette problemi var. Düşünün. yere diye vermiş adam videosunu paylaşıyor. Ya basiretsiz adamlar. Vicdansızlar, hikmetsizler. Evet. Bu adamı meşhurlaştırıyorsunuz. Evet. Kitabı bir kitapta Cübbeliye reddiye verdi diye, siz tutuyorsunuz, bunun paylaşıyorsunuz, insanlar da merak ediyor, bunun diğer videolarını dinlemeye başlıyorlar, Sapıtıyorlar Zaten avamın elinde hiçbir şey yok. Ya bu adam Ahmet Mehmetle Ahmet Ayşe ile evleneinceye kadar Allah bil Allah o zamana kadar bilmez diyen sabık kafir bir adam bunlar ya. Bunlar gece gündüz Allah'a küfre Sadece Cübbeli'nin küfrü mü var? Cübbeli zaten maskara, palyaço. Ya onunla kim ilgileniyor? Tamam avamı saptırıyor işte söylediğime dönüyoruz. Avamı saptırıyor. Geçen, otu, geçen, geçen taksiye bindim. Adamla muhabbet ediyoruz. Hemen ben meseleleri dini konulara çevirdim. Adama bir, bir kaç nasihat ediyorum falan. Ya hocam hakikaten diyor söylediğiniz doğru cübbeli de çok güzel. Adam yani daha dün içkiden ayılmış belli. Zaten adam bana söylüyor. O, hocam diyor vallahi diyor var ya içkiyi de bırakacağım falan diyor. Yani adam yani böyle bu insanlara kadar inmiş. Neden? Neden? Çünkü adamın önünde Selef'in fehmi, Selef'in ne dediği böyle bir şuur yok halkın elinde. Bakıyor, konuşması hoşuna geliyor, birkaç espri de yapıyor. Saptırıyor insanları, gidiyor. E güzel ayet hadisi de süslüyor, Arapçası da fena değil. Hızlıca okuyor Arapçaları. Bizim selefilerde Abdullah Abdülaziz Bayındır'ın kitaplarını dağıtıyor. Onun videolarını satıyorlar. Neymiş? Cübbeliye reddiye vermiyor. Ya bu adam ruhiyette bile sapık. Siz bunun niçin şefaatini inkar ettiğini zannediyorsunuz siz bu adamları? Bak yine söylediğime geliyoruz. Demek ki bu selefiler daha uluhiyeti bile anlamamış. Anlamamış. Vallahi anlamamış uluhiyeti. Anlasalar bu adamın neden şefaati inkar etti uluhiyete problemi olan adama sen uluhiyette reddiye verdi diye nasıl insanların önüne koyarsın ya? Uluhiyette cübbeliye reddiye verdi diye. Sapık bu adam. Dinsiz imansız bunlar. Uluhiyette bile bozuk. Bugün Türkiye'deki selefilerin %90'ı ne diyordu zamanında ya? Tevessül, zatla tevessül büyük şirk demiyorlar mıydı? Halbuki ehli sünnetin icmasına göre küçük şirktir zatla tevesül, Ta ki zatın bizzat kendisine dua etmeyinceye kadar. Bak uluhiyette bile problemi var. İman meselesinde problemleri anlattım. Adam mümin mümin olarak zina etmez hadisini almış. O an mümin değil demiş. İsim sıfattaki muaddilalığı anlattım, müşebbiheliği anlattım. Bak uluhiyet tevdikteki problemi anlattım. Ah, adam ne zannediyor bunu ya? Adam Allah'ın tevesül meselesinde bile küçük şirk olduğunu anlayamamış. Büyük şirk diyor buna ya. Bütün selefin akidesine ters. İşte kardeşler, dersi burada inşallah bitiriyorum. Şu ana kadar benim anlattıklarım problemlerin ne olduğu ve bunun çözümünün ne olduğuyla alakalıydı. Çözümle ne olduğuyla alakalıydı. Sorun ne? Selefin fehminden uzak olmak. Sorunun çözümü ne? Bu ümmete selefin fehmini ver. Gece gündüz anlatacaksın selefe. Alimleri anlatacaksın. Selefi fehminden dışına çıktığın zaman bidattır. Bu görüşü vereceksin alimlere. Ondan sonra herkes yarın bir gün bir şey duyduğu zaman bunun geçmişi var mı yok mu? Yoksa reddedecek alimi. Temiz bir ümmet çıkacak. Biz görmesek de en azından biz bunun tohumlarını atalım. Ki görmek de zor çünkü bu kadar akıma karşı ama Allah dilerse olur tabii. En azından biz, ölme, biz görmesek de kardeşler ölürüz. Ama belki Türkiye için konuşuyorum. Belki çığır açarız bu yolda. Allah subhanehu ve teala bizim çocuklarımıza bunu nasip eder. Çocuklarımız görür bunu belki. Allah dilerse olur. O yüzden size bu anlamda nasihat ediyorum. Söylediklerim bunlar Vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain.